Hüseyin Atay, Kur'an'a göre araştırmalar 3. Zihniyet, Kur'an'a göre araştırmalardan 3. kitapçığını okuyuculara sunarak millete ve İslam dinine yapmaya çalıştığım hizmetin, Yüce Allah tarafından kabul görmesini ümit ederim. İslam dünyasının asırlardan beri içine düştüğü bunalım ve çıkmazdan kurtulmasının sebeplerini birisine veya birilerine bağlamaktan vazgeçmek lazımdır. Her şahsın kendi ayakları üzerinde durmasına ve herkesin kendi sahasında, kendine düşeni en iyi şekilde yapmak istemesine ve bu düşüncesini fiiliyete geçirmeye azimli ve kararlı olmasına yardımcı olmayı, Ferdin ve toplumun şahsiyetinin teşekkür etmesine ışık tutmayı amaçlamaktayım. Tarih boyunca kendi kendimizi, İki asırdan beri de hem kendimizi hem de başkasını taklit etmekten kurtulmanın çarelerini önce zihinlerimizi aramak, sonra da çözümler, yenilikler bulmak ve uygulamak zorundayız. Kur'an'ı modern ilim ve araştırma verileri doğrultusunda incelemek bize yeni atılımlar ve anlayışlar, çalışma ve üretme sahaları sağlayacaktır. Böylece kendi başımıza ayakta durup kendimize yeter duruma gelebilme imkanını elde edeceğiz. Yeni bir anlayışım ve farklı açıklamalarım varsa bunu iki şeye borçluyum. Birincisi İslam ilimlerini ve Kur'an'ın geleneksel anlayışını tahsil etmiş, yani onun birikimini elde etmeye gücüm ölçüsünde devamlı çalışmış olmam. İkincisi ise öğrenciliğimden bu yana seyahatleri mesnasında İslam'ı en kolay biçimde ve doğru yaşamaya özen gösterirken kendi çektiğim sıkıntılara ve etrafımda gözlemlediğim insanların dindar olsun olmasın. Çektikleri sıkıntıları Kur'an açısından çözmeyi görev kabul ettiğim için, tek tek kişileri decil bütün insanları kapsayacak şekilde fikir üretmek zorunda olduğumu görmemdir. Bunun için geleneksel din anlayışını inceleyebildiğim sahalarda aşmaya, ulaştığım fikirlerimi ve yeni anlayışlarımı ortaya koymaya çalışıyorum. Allah'ın rızasını kazanmaktan başka emelim ve amacım yoktur. Bu amaç Kur'an'ı anlamak ve Allah'ın yarattığı insana oyuna hizmettir. Yüce Allah'tan rahmet ve başarı dilerim. Hüseyin Atay, Kur'an'a hangi yöntemle, nasıl yaklaşmalı? Doçentlik çalışmaları esnasında çektiğim sıkıntıları göz önünde bulundurarak doçentlik tezimin ön sözünde yapılan çalışmalarda kullanılan üç yöntemi ortaya koymak zorunda olduğumu düşündüm ve kendi tezimin hangisine göre okunup değerlendirilmesi gerektiğini belirttim. İslam felsefesine dair yazı yazanlar ister Müslüman, ister müsteşrik olsun şu üç kategoriye ayrılabilir. A. Ana kaynaklara değil ikinci elden eserlere dayanarak yazanlar, b, felsefi eserleri günlük gazete okur gibi okuyup manaların derinliğine inmeden yazanlar, c, eserlerdeki kelime, ibare ve cümleler üzerinde dikkatle durup mana çıkarmaya çalışan, müellifin başka eserlerindeki ifadeleriyle mukayeseler yaptıktan ve ayrıca bu ifadelerin dışına çıkıp müellifin prensiplerini ve fikir bütünlüğünü göz önünde bulundurarak açıklama yapanlar, okuyuculardan ricamız, bu eseri 3. kategoriye göre mütalaa edip hükümlerini ona göre vermeleridir, 1. 25 sene önce, 1968'de ortaya koyduğum bu yöntemler, 25 sene sonra çok önemli bir konuda, Kur'an'a dönmek ve onu anlamak hususunda yöntem tespit etmek için bana yardımcı oldu. Kur'an'a dönmek gerektiği asırlardan beri söylenip durduğu halde hukuki, fıkıh, sosyal ve siyasi meselelerde kimsenin fiilen Kur'an'a başvurduğuna şahit olmadım. Öğrenciliğimde Kur'an'a fiilen başvurmak gerektiğini kavradım ve o zamandan bu yana, Kur'an'a başvurduğum meselelerde İslam'ın olumlu sonuçlara ulaştım. İşte bu şekilde yaptığım araştırmaların sonuçlarını içeren eserlerimin bir kısmı değişik adlar altında kitap ve makale şeklinde okuyuculara sunulmuştur. İnsanları Kur'an'a dömeye ve Kur'an'ı anlamaya çağırmak en zor konulardan biridir. Çünkü Kur'an herkese hitap eden ve herkesi yakından ilgilendiren bir kitaptır. Allah'ın her insana mektubu ve işidir. Kendisini ilgilendiren bu mektubu okumak herkesin hem görevi, hem hakkıdır. Kur'an herhangi özel bilim dallarından birine ait bir kitap değildir ki, yalnızca o bilim dalında çalışan bilim adamlarını ilgilendirmiş olsun ve sadece onların okuması yeterli bulunsun. Kur'an'ı çoluk çocuk, okur yazar, okumaz yazmaz, alim, düşünür, edip, fakir müçtehit, Filozof, bir profesör, doktor, Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sina'ya göre yaratma. S6 Ankara 1974. İlkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu, doktor, doçent ve profesör herkesin okuması gerekir. Dinsiz de dinli de okuyacak. Şüphesiz bu okuyanların her biri Kur'an'ı kendi bilgi, hayat tecrübesi düşünce ve kültür seviyesine göre anlayacaktır. Anladıkları kadarını anladıkları şekliyle uygulamaya çalışacak ve böylece toplumda bir din kargaşası çıkacaktır. Bu noktada çözülmesi gereken sorun, Kur'an'a göre doğruluk ölçüsü ve uygulanabilirlik imkanı hangi tür anlayışa göre olmalıdır? İşte bütün endişem bu kadar farklı anlayışların içinde birliği ve bütünlüğü sağlamanın yolu, yordamı, yöntemi ve disiplininin nasıl olması gerektiğine karar verebilmektir. Buna göre hem çokluk, hem birlik, hem doğruluk, hem bütünlük, hem de disiplin olsun, ancak bu disiplin fikri dondurmasın, Tek düzle düşünceye sıkıştırıp zorlamasın. Bütün bunları iki evrensel ilke dediğim disiplin ve nezaket ile açıklamayı uygun görüyorum. Disiplinle yalnız fiziki değil, aynı zamanda fikri ve ilmi disiplini de kastediyorum. Nezaketle de sadece oturuş, kalkış ve davranışta nezaketi değil, fikri hoşgörü ve nezaketi, maddi ve manevi terbiyeyi de kastediyorum. Bütün İslam inanç ve amel olarak bu iki ilkeyle özetlenebilir. Yukarıdaki endişeme ve başkalarında da gördüğüm bu endişeye bu çalışmada, yukarıda sözünü ettiğim üçüncü ilkenin uygulamasıyla cevap vereceğim. Yaptığım sohbetlerde aynı endişeyi paylaştığım başka profesörlerde olduğunu fark ettim. Kurban, Bayramının 2. günü, 2 Haziran 1993, akşamı, Bayramımızı tebrik için evimi şereflendiren ve bizim meslekten olmayan bir profesörün sorusu bu endişeme nasıl bir açıklama getirebileceğimi bana ilham etti. Aslında bundan senelerce önce merhum profesör doktor Turan Feyzioğlu ile Aktürci'deki sohbetimizde ben Kur'an'a başvurmak gerektiğini anlatırken onun da aynı endişeyi dile getirdiği hatırımdan çıkmıyordu. Bu endişeyi ortadan kaldıracak ifadeler kullanmaya ve buna bir açıklık getirmeye çalışıyordum. Ama, kendimi tatmin edecek apaçık ilke ve kurallar koyamamıştım. İşte, şimdi bu bayram sohbeti bana yeni bir ilham kaynağı oldu ve aklıma 25 sene önce koyduğum, yukarıda zikrettiğim 3 yöntemi getirdi. O zamandan bu yana bu ilkeler kimsenin dikkatini çekmemişti. Şimdi onların ışığında Kur'an'a nasıl yaklaşılması gerektiği ortaya çıkacaktır. Yukarıda zikredilen A, B ve C bentlerinin uygulaması şu şekilde olmalıdır. A, ikinci elden kaynaklara dayanarak asıl kaynak hakkında hüküm vermek. İkinci elden kaynaklar, başkalarının asıl kaynak hakkında yazdıkları, söyledikleri, anlayışları ve yorumlarıdır. Kur'an nasıl ve ana kaynak olduğuna göre 14 asırdır Kur'an hakkında yazı yazan fakihlerin, müfessirlerin, müçtehitlerin, alimlerin, ediplerin, tasavvufçuların, kelamcıların, filozofların yazdıkları ikinci elden kaynaklardır. Sırf bunları okuyan, Kur'an'ın kendisine gitmeden Kur'an'a dair konuşan ve yazan herkes bu ikinci elden kaynaklarla yetinen, araştırmacılar sınıfına girer. Ancak burada çok dikkat edilmesi gereken bir noktayı hatırdan çıkarmamalıdır. İkinci elden kaynaklar Kur'an ayetlerini de zikretmektedir. Bu ikinci kaynaklara dayananlar da aynı ayeti kaynakta gördükleri gibi zikredebilirler. Bu bizim kuralımıza aykırıdır ve bu araştırmacılar asıl kaynağa gitmiş olmazlar. İkinci elden kaynaktaki asıl kaynaktan yapılan alıntıları asıl kaynağın kendisinde incelemelidir. İkinci önemli nokta bu ikinci elden kaynaklara takılıp kalanların, bu kaynakları asıl kaynak olan Kur'an yerine koymuş olmalarıdır. Bu, gerçekten çok ciddi bir tenkit ise de doğru bir kuraldır. Başka yerlerde de bunu açıklayan ifadelerin bulunmaktadır. Böyle araştırmacılara İslam düşünce tarihinde taklitçiler denmektedir. Onlar bu taklidi sözle ve fiille yaptılar. Biz ise onların yaptıklarını eleştiriyoruz. Bizim bu eleştirimizi tenkit edeceklerin, aslında onları tenkit etmeleri gerektiğinin farkında olmalarını dileriz. İşte İslam dünyasının geçmişten bugüne gelen Müslümanlığı, ikinci elden kaynaklara dayanıyor. Bu Kur'an'a gitmek sayılamaz. 12 asır boyunca hep bu yöntem izlenmiş ve hala da izlenmeye devam edilmektedir. Benim, Kur'an'a gitmek şeklinde formüle ettiğim yaklaşım, buna karşıdır. Şimdiye kadar, doğrudan Kur'an'a gidilip fıkhi bir hükmün değişmesi gerektiğini söyleyene rastlamadım diyebilirim. Bu yöntemi, yani ikinci elden kaynakları dini nasıl kaynağı gören ve mezhepçiliği benimseyenler, Kur'an'a gidelim deseler de fiilen dönüp yine ikinci elden kaynaklara gidiyorlar. Bunun en acı ve en yanlış uygulaması, ikincil kaynakları, yani Kur'an'a dair yazılanları Kur'an'ı anlamada ölçü almalarıdır. Bu da çok yanlış bir yöntemdir. Sırası gelmişken, en azından Gazali'den bu yana İslam felsefe ve düşüncesinde herkesin işlediği ve istisnasını görmediğim yöntemsel bir yanlışa da decinmek isterim. Gazali, Farabi ve İbenne'sine ait tenkit etmiştir. Günümüzde herkes Batı'da doktora yapmış Müslüman akademisyenler bile Farabi ve İbn Sina'yı Gazali'den öğreniyor ve Gazali'nin onlar hakkındaki hükümlerini onun ifadeleriyle tekrarlıyorlar. Kendi anlayışlarını doğrudan Farabi ve İbn Sina'nın eserlerine gidip temellendiremiyorlar. Bunu başka düşünürler hakkında yazılan eserlerde de gözlemlemek mümkündür. İkinci elden kaynaktan istifade etmek ayrı Yalnızca ikinci kaynaklara dayanarak hüküm vermek ayrı şeydir. B, Kur'an'ı gazete okur gibi okuyanların anlayışları. I burada, peşim fikirli olsun veya olmasın, Müslüman olsun veya olmasın, herhangi bir sebep veya herhangi bir ile Kur'an'ın aslını veya tercümesini okurken o anda anladığı kadarıyla hemen kaleme sarılıp yazı yazanları kastediyorum. Oysa böyle bir davranış hem ilmi değildir, hem de böyle yapanlar yanlış ve eksik bilgi vermekle itham edilmekten kurtulamaz. Bu hususta lehde olanlar da aleyhte olanlar da gayri ilmi bir davranış sergilemiş oluyorlar. Bu şekilde Kur'an'a ait çok eksik ve yanlış bilgi, fikir ve hüküm verilmiş olmaktadır. İl bu tanıma Kur'an'ın sözlük anlamına bağlanıp kalan ve İslam düşünce tarihinde lafızca şeklinde adlandırılanlar da girmektedir. İşte gazete okur gibi ifadesiyle anlatılmak istenenler bunlardır. Bu tutumun temsilcilerini heze, Peygamber devrinde de bulmaktayız. Lafızcılık zihniyetini yukarıda açıkladığımız ikinci elden kaynakları asıl kaynak gibi kullananlarda da bulmak mümkündür. Onlar da okudukları kitaplardaki ifadelere saplanıp kalmaktadırlar. Neden diye anlıyorlar, ancak nedenmek istendiğini anlamaya çalışmıyorlar sözlükçü, lafızcı tırnak işareti kavramını açıklamaya ihtiyaç vardır. Bu kavram, bir ayette ve ibarede geçen kelimelerin sözlükte geçen anlamları kadarıyla okunması ve benimsenmesi anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım yabancı bir dile tercümesini okuyup anlamak gibidir. Bunun tersini ce maddesinde açıklayacağız. İyi. Hayatımda pek çok defalar karşılaştığım husus şudur. İlahiyat tahsili görmüşlerin dışındaki insanlar hiç okumamış, az okumuş, çok okumuş fark etmez. Kur'an'ı ve İslam'ı ezberlediği bir iki ayetin Türkçe tercümesinden veya Arapçasından ibaret sayıyor, hemen İslam bayrağını açıyor, İslam'ı tebliğe başlıyor ve cihada çıkıyor. Bazı gruplar da bunları destekliyor. Hele bunları öğrenci hisseler, bu mücadele ve cihadı yapmaya özendiriliyorlar. Onlarla karşılaştığımda, bana bir ayeti okudukları zaman, şu cevabı veriyorum, herhangi birimiz kanundan birkaç madde biliyoruz, ama hiçbirimiz, savcı, hakim veya avukat gibi davranmıyoruz, çünkü buna, hakkımız olmadığını, kanunun bir iki maddeden ibaret olmadığını, böyle davranırsak gülünç duruma düşeceğimizi biliyoruz. Buna göre siz bir iki ayetin Türkçe anlamından ibaret bir bilgiyle bütün İslam ve Kur'an hakkında davaya nasıl kalkışabilirsiniz? Kur'an bir iki ayetten ibaret değildir. Bir iki ayet öğrenerek İslam bayrağını açıp cihat etmeye yeltenenlerin İslam'a en büyük zararı verdikleri kendilerine anlatılmalıdır. Özellikle gençler bu gibi telkinlere kapılmaya çok müsait bir yapıdadırlar. Bu gibi tehlikelere önlemek için, Okullarda din kültürü derslerinin gençlere yetecek kadar ve eşit olmak üzere verilmesi tevhid-i tedrisat kanununun amacı ve felsefesidir. İşte, Kur'an'a gazete okuru gibi yaklaşmak ve haddini bilmeyerek boyundan büyük iddialarda bulunmak, İslam'a zarar verir. Samimi kimseler böyle zararlı bir yola girmez ve yanlışlarını anlayınca da bu yoldan dönerler. Kur'an, Kur'an'a çağırmanın yöntemini şu şekilde bildiriyor. Rabbinin yoluna bilgelikle ve güzel öğütle çağır, en güzel biçimde onlarla tartış, İki Allah'a çağırmanın yolları ve yöntemleri bu ayette belirtilmiştir, bunları bilmeyenin, insanları Allah'a ve Kur'an'a çağırması bu ayete aykırıdır, biz, bunlar öğrenilsin diye Kur'an'a çağırıyoruz, İnsan Kur'an'ı gerçekten öğrenirse, Kur'an ona nerede, ne zaman ve nasıl hareket etmesi gerektiğini öğretir, çünkü o, Hikmet ve Düşünce Kitabıdır. 2-Nahl 16-125 C. Yukarıdaki açıklamalara göre Kur'an'a dönmek, başvurmak, her şeye Kur'an'dan başlamak asıl amaçtır. Kur'an gibi yazılı bir metni ve kaynağı anlamanın ne tür bir çalışmayı ve hangi bilimleri bilmeyi gerektirdiğini sıralayalım. I. Söz ve sözcükle ilgili olarak birinci Kelime yapısını, türeme şekillerini, etimolojisini bilmek. İkinci kelimenin anlamını, filolojisini bilmek. Üçüncü cümlenin yapısını, kuruluşunu, biçimini, şeklini incelemek. Dördüncü kelimenin, sözün, cümlenin bağlamını, önceki ve sonraki ifadelere göre alacağı veya vereceği anlamı incelemek. Özetle Kur'an'daki ifadeleri dilim felsefesini, belagatını ve semantiğini yaparak yani anlam bilimine göre inceleyerek anlamaya çalışmak ilke ve fikirle ilgili olarak, birinci diğer ayet ve ibarelerde açıkça anlatılan ilkeleri tespit edip, göz önünde bulundurmak, onlarla ilgili yapılan yorumlardan ve bunların uygulanabilirliğinden istifade ederek bu anlam ve uygulamalara katkıda bulunmaya çalışmak, ikinci ayetlerin, ilkelerin, hükümlerin ortaya çıkış sebeplerinin bütünlüğünden meydana gelen, fakat sözde ifade edilmemiş olan manevi ve akli ilkeleri ortaya koymak ve bunları dikkatle irdelemek, ı, ses uyumu ile ilgili olarak, ayrıca Kur'an'ın kelime, cümle ve ifadelerinde bulunan ritmi, müziki ve ses uyumunun ve tonunun, da insan ruhuna yapabileceği etkiyi göz önünde bulundurmak, bu, Arapça bilenler için Kur'an'ın manasını perçinleyebileceği gibi, Arapça bilmeyenlerin de ruhuna manevi bir ritim ve müziki zevki verebilir. Bu etki en çok Kur'an iyi ve güzel okunduğu zaman meydana gelir. Merhum Abdülfettah Şeşay ve Şey, Kur'an okuma alimi, Mustafa İsmail gibi hafızların okuyuşları buna örnek verilebilir. Kur'an'ın iyi yapılmış, edebi tercümesinden de benzer bir haz alınabilir. Aynı zamanda fikir üretilebilir, ilim ve içtihat yapılabilir. Kur'an'a, Anlattığımız bu yöntem ve ilkeler çerçeve ve ışığında yaklaşıldığı zaman, Kur'an'ın her zaman ve şartta insana ilimde, ahlakta ve inanç konusunda, hülesa, iyi ve kamil insan olma yolunda bir rehber olacağı konusunda şüphem yoktur. Ancak bu şekilde yetişen alim ve düşünürlerin, insanların maddi ve manevi sorunlarını daha iyi çözebileceklerine inanıyorum. Bu niteliklerin hepsinin bir insanda bulunması imkansız veya zor olabilir. Ancak bu niteliklerin bir kısmına haiz olanlar birbirlerini tamamlayabilir ve yardımlaşabilirler. Zaten ilim hep yardımlaşma ve birbirinin birikiminden istifade etmekle gelişmektedir. Her Kur'an okuyan, gücü ölçüsünde bunları düşünerek Kur'an'ı okumalıdır. Kur'an okuma aynı zamanda onu anlamaktır. Ne var ki? Her Müslümanın Kur'an'a gidebilmesi için bu şartların hepsini veya bir kısmını elde etmesi imkansız olabileceğinden bu şartların hiçbiri olmadan, yalnızca Kur'an'ın tercümesine gitme imkanı olan kimseler, Arapça bilmedikleri halde yine de yukarıda, zikredilen şartların bir kısmını yerine getirebilir. Öncelikle düşünme yetenekleri ve hangi sahada olursa olsun bilgi birikimleri onları Kur'an'ın tercümesine gitme konusunda cesaretlendirmelidir. Bu kimseler fikri ve ilmi yanlış yapmaktan korkmamalıdır. En büyük yanlış, yanlış yapmamak için başkasını taklit etmektir. Hiç okumamış bir kimse bile aklı ve hayat tecrübesiyle çok şey anlayabilir ve bu anlayışları üst seviyedeki alimlerin, düşünürlerin anlattıklarını anlamasına yardımcı olabilir. Böylece Kur'an'ın temel kültür ve ruhunu kavrayabilirler. Onun için zaman zaman, Kur'an'ı, Arapça bilmeyenler tercümesinden mutlaka okumaları gerekir. Kur'an'ın iyi yapılmış tercümesini anlamak, üzerinde ilim yapmak, fikir üretmek mümkündür. Bütün dünya milletlerinin alimleri, düşünürleri genellikle bu yollarla, Tercümeler yoluyla birbirlerinin ilminden, felsefesinden yararlanmış, birikimlerini artırmış ve birbirlerinden etkilenmiş, birbirlerinin ilim ve felsefe yapmalarına yardımcı olmuşlardır. Bu, Kur'an'ı asıl dilinden okuyup anlamak, onun ilmini, felsefesini yapmak için büyük alimler yetiştirmeyi engellemez. Bir alimin bir sözünü hatırlayabildiğim kadarıyla buraya almayı uygun görüyorum. Bir kitabın tercümesi her 20 senede yenilenmelidir, burada herhangi bir kitap kastedildiğine göre, bu söz Kur'an için daha geçerli olmalıdır. Kur'an'ı tercüme edecek bir kimse, yukarıdaki niteliklerim çoğuna veya bir kısmına sahip olmalıdır. Ancak böyle bir kimse tarafından tercüme edilen Kur'an üzerinde içtihat yapılabilir ve fikir üretilebilir. Kur'an'da insan problemi. Milattan önce 270 yıllarında ölen Sicilyalı, Serekuzalı, fizik alimi Arşimet, demiş ki, Kaynatın dışında bana sabit bir nokta verin, kaynatı yerinden oynatayım, Arşimet bu sözüyle kaldıraç kanunun ortaya attığı söylenir. Gerçekten, yalnız fiziğin değil, bu felsefenin de üzerinde durması gereken bir sözdür. Yani kaynatın bir temeli, esası ve dayanacağı bir varlık olmalıdır. Kainat o sabit noktadan başlar ve o sabit varlık, kainata varlık verir, dünyayı izaha kalkan ve kainat nizamı kurmaya çalışan veya kainatın nizamını açıklamaya uğraşan büyük filozoflar, mutlaka bir sabit noktadan, tespit ettikleri bir varlıktan başlamak, kainat o varlık üzerine kurmak ve açıklamak zorunda kalmışlardır. Ama böyle bir varlık tespit etmeden ve böyle bir varlığın varlığını kabul etmeden kainatın varlığını açıklamanın imkansız olduğunu kabul etmişlerdir. Böyle bir varlığın varlığını kabul etmeden kainatı açıklamak ve kainat nizamını kurmak isteyen filozoflar kainatı değil, kainatın içindeki nizamları açıklamaktan ileri gidememişlerdir. Kainatın içinde kalmışlardır. Kaynatın dışına çıkıp kaynatı dışarıdan anlamaya ve onun nizamını kurmaya çalışsalardı, Arşimet gibi kaynatın başlangıç noktasını görebilirlerdi. Bunun için kaynatın içindeki nizamla uğraşan ve kaynatın dışına çıkamayan filozoflara ikinci derecede filozof demek gerekmektedir. Bu ilk neden, ilk varlık kaynatı var eden, yaratan varlıktır. Kaynatı tabiatın yarattığını iddia edenler de, Kainatın yaratılmış olduğunu kabul ediyorlar. Ancak tabiatın ne olduğunu açıklamakta acze düşüyorlar. Önemli olan, dışarıdan bakıp kainatı kurmak isteyen filozofların kainatın yaratılmış, yapılmış olduğunu ve bir varlığa dayanması gerektiğini kabul etmiş olmalarıdır. Günümüzde kainatın açıklanması hususunda en önde gelen nazariye olan Büyük Patlama (Big Bang) nazariyesinin dayandığı nokta. Kainatın başlangıçta bir yumurtanın patlamasından oluştuğu ve genişlemekte olduğudur. Ancak bu nazarı savunanlar, kendilerine şu soruyu sormadan edemiyorlar: Bu yumurta oraya nereden gelmiştir? İşte fizik ilmi bu yumurtaya kadar gidiyor. Bunlar yumurtanın sınırları içinde düşünüyorlar. Yumurtanın dışına çıkabilen filozoflar bu soruya yukarıdaki cevapları veriyor. Diner ise filozofların değişik adlar verdikleri o ilk varlığa, Tanrı ve Allah diyor. Kur'an'da bunu insanlara anlatıyor. O halde kaynatı yaratan ve kainatın nizamını koyan, Allah'tır. Kainatın içinde insanı O yarattı ve bu kainat nizamını O'na anlattı. Çünkü Allah insanı, anlatacağı nizamı anlayacak mevkide olmak üzere yarattı. Bir ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisini ele alalım. Hocaları ona selam verdiği zaman, gönüllerine kadar hoş olur ve neşe dolar. Eğer müdür veya rektör selam verse daha çok memnun olur. Rektörün bir hocaya selam vermesi bile, hocaya sevinç veren bir iltifat olur. Bunu Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na kadar götürebiliriz. Cumhurbaşkanının küçük büyük, insanlara iltifat etmesi bir kıymet ifadesidir. İnsanın sosyal hayatında bunlar, bir değerler sistemini ifade eder, Kur'an'ın insana verdiği en büyük değer, ona hitap etmesi, onu kendisini anlayacak seviyeye yükseltmesidir, İnsan da diğer canlı varlıklar gibi sudan ve topraktan yaratılmıştır, ama Allah, insana kendi ruhundan üfleyerek onu diğer bütün varlıklardan ayırmıştır, ona, ey insan, ey ademoğlu ve ey insanlar şeklinde seslenmiştir, İnsanın Allah'ın ünlemesini anlaması, temelinde olan Allah'ın ona ruhundan üflemesine, nemasına göre bu hitabayla layık olduğunu ifade etmek yerinde olur. Bu insana en büyük değeri vermek olmuyor mu? Allah'ın insanı kendisine mi hitap almasının altında onu kendisine halife yapıp yeryüzünün imarını ona havale etmesi yatmaktadır. Dünyada Allah'ın yerine iş yapacak olan insana, onun istediğine göre hareket etmesi ve halifeliği doğru gerçekleştirmesi için Allah nasıl iş yapılacağını bildirir. Allah'ın halifesi olmanın tek şartını Kur'an açıklamaktadır. Bu şart ilimdir. Çünkü Heze, Adem, meleklere ilmiyle üstün gelmiştir ve Allah'ın halifesi olma hakkını kazanmıştır. Allah'ın halifesi olmak için iman şart kılınmamış ve Adem imanından imtihana çekilerek Allah'ın halifesi olmamıştır. Diğer bütün ibadetler imandan sonraki bir mertebede olduklarından, onlar da Allah'ın halifesi olmak için şart değildir. O halde bir insan ne kadar ilim sahibi ise, Allah'ın halifesi olmakta o kadar hissesi vardır. Allah tek insanı halife yapmamış, bütün insanları, yani kadın erkek hepsini halife olarak yaratmıştır. Burada kadın ve erkek farkı yoktur. Nice kadınlar ilim sahibi oldukları için Allah'ın hilafetinde nice erkeklerden daha çok hisseye sahiptirler. Allah'ın hilafetinden hisseler ilmin derecesine göre dağıtılır. Bugün dünyada Allah'ın hilafetine en çok layık olan ve bundan en çok hisse sahibi olan millet, ilimde ileri olan millettir. Allah'ın halifesi olmanın şartının ilim olarak ortaya konmasının neticesi olarak en çok ilim sahibi olan dünyaya hakim olmuştur. Allah da ilmiyle kainatı kuşatmış ve ilmiyle kainatı idare ediyor. Hükümranlık ilimden sonra gelir. Bilmeden hükümranlık yapılamaz. Kişinin de şahsiyet sahibi, kendine ve yaptığı işlere hakim olması, bu işleri gereken düzen içinde yürütebilmesi için ilim sahibi olması gerekir. Devlet de böyledir. Dünya idare ve siyasetinde de ilim ile hükümranlık atbaşı gitmektedir. Hükümranlık ve ilmin birbirlerine önceliği yok gibi görünse de var olma açısından ilim önce gelir. Tasavvufta ve tarikatlarda yanlış bir inanç vardır. Bu kutup nazariyesidir. Kutup Arapça bir kelimedir ve asıl anlamı, Değirmen taşının üzerinde döndüğü mildir. Tasavvufçular ve tarikat içinde yetişen bazı kimseler sözde öyle bir dereceye yükselirler ki, Allah kainatın idaresini onlara verir ve kainat onlar üzerinde döner. Bunlar içinde biri kutupların kutbu, kutbu laktab, merkeğine yükselir, kaynatı idare etme yetkisi ona verilmiş olur ve böylece kaynatı idare eden tek halife o olur. Bu tamamen yanlış bir iddiadır. Allah'tan dünyayı idare etme yetkisini alan bir iddiadır. Bu iddianın sonu nereye varır, düşünmek gerekir. Saçma tevile sapmayanlar düşünsün, kararını ona göre versin ve inansın. Bu nazariye, birçok bakımdan Kur'an'a, Kur'an'ın anlattığı Allah inancına ve tek bir insanın değil, bütün insanların Allah'ın halifesi oldukları gerçeğine taban tabana zıttır. Öncelikle Allah'ın kaynata hakim olmadığı, onu idare etmediği, istirahata çekildiği inancı, bilerek ya da bilmeden kabul ve telkin edilmiş oluyor. Bu, Kur'an'ın Allah inancını temelinden yıkmaktadır. Allah, insanı kendisine vasıtasız muhatap kabul ettiği halde, bu nazariye Allah ile insan arasına vasıta koyuyor ki, bu Kur'an'ın şiddetli reddettiği putperestliktir. Allah'ın insana hitap etmesinde bir ayrım yoktur. Kadın erkek erginlik çağına varan her insana eşit surette hitap eder, emirlerini ve yasaklarını bildirir. Emir ve yasaklar, mükafat ve cezalar hususunda kadın erkek farkı gözletilmez ve her birine her iyi işten, aynı sevap ve her kötü hareketten aynı ceza verilir. Ama insan toplumları ve cemaatleri Allah'ın koyducu bu eşitlik kavramına çoğu kez ters hareket etmektedirler. Bir örnekle yetinmek istiyorum, zina eden erkek ve kadının bütün günahı, toplumumuzda kadına yüklenmektedir, erkek ise lekelenmemektedir. Oysa Kur'an her ikisine de aynı cezayı vermektedir. Kur'an bu konuda verdiği cezada kadın erkek farkı gözetmez. Toplum, Kadını nasıl cezalandırıyor ve ona orospu damgasını vuruyorsa, erkeğe de aynı şekilde muamele etmelidir ve ona doğruzpu demelidir. Kur'an ikisini de zani, zina eden şeklinde adlandırıyor ve aynı cezayı veriyor. Kur'an'ın zina meselesindeki tutumu eşitliktir. Erkeğin elinde para, silah ve fiziki güç vardır. Toplumun onu zorlaması, suçlaması ve ona doğru damgası vurması halinde zinaya yönelmesi önlenebilir. Sahip olduğu bu güçlerden dolayı, toplumun onu alkışlaması, toplumu kuran karşısında büyük bir günaha ve mesuliyete iter. Zani'yi alkışlayan, öven kimse, kendisi zina etmemiş olducu halde aynı günahı yüklenmiş olur. Allah'ın halifesi olmanın birinci şartının ilim sahibi olmak olduğunu söylemiştik. Burada ilim sahibi olmak ile alim olmak arasında bir fark bulunduğunu anlamak gerekir. İlim sahibi olmanın anlamı şudur, ilim, insanın dışında bir kitapta nesne olarak bulunuyor. İnsan onu okuyor ve ona sahip oluyor. Saatçiye gidip bir saat, kitapçıya gidip bir kitap satın almak gibi, bu şekilde ilim elde edene, İlim sahibi denmesi doğrudur, bir de alim olmakta biri vardır, bu ise ilmi, almış, özümsemiş, kendisine mal etmiş, ilim kendisi ve kendi sıfatı olmuş demektir. İşte ilim sahibi olmakla, alim olmak arasındaki fark budur, İnsanların bir kısmı ilim sahibi, malumat sahibidir, bir kısmı da alim mertebesine yükselmiştir. Şüphesiz her türlü ve derecede bilgi sahibi olanlar Allah'ın ilafetinden hisse alırlar. İlim ve düşüncedeki mertebelerine göre en yüksek hisseye alimler ve daha yükseğine filozofların sahip olduğunun anlaşılması doğru olur. İlmin ibadetten üstün olması, ilim hususunda iki ayeti buraya almak, Kur'an'ın, Hz. peygamberin ve Müslümanların ilme verdiği de çok iyi anlatacaktır. Bütün Müslümanların ilme verdikleri değeri sözde itiraf etmek, eğitim eyleme geçmeleri, fiilen ilim yapmaları Müslüman olmalarının bir gereğidir. 1. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 1. İkinci e inananlar. Kalkın, denildiği zaman da, kalkın ki, Allah içinizden inanmış olanları ve kendilerine bilim verilenleri derecelerle yükseltsin. 2. Bu ayetlerde Yüce Allah bilgili ve ilim sahibi olan ile bilgisiz, cahil bir kimsenin eşit olmadığını apaçık anlattıktan sonra, iman edenleri imansızlardan ve iman edenlerin içinde alimleri derecelerle yükselteceğini açıkça ortaya koymaktadır. Hz, Peygamberden gelen bir hadise bu dereceler, o zamanın kültürüne göre şöyle anlatılmıştır. 1 Zümer 39.9 2 Mücadele 58 11. Alimin ibadet edene üstünlüğü benim sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir. 3 İbn Abbas bu dereceleri 700 derece olarak değerlendiriyor ve her bir derece arasında sülüm gibi süratli bir koşu atı ile 500 senelik mesafe bulunduğunu ifade ediyor. 4 Ebu Hureyre ve Abdullah bin Ömer de Alim'in ibadet edene üstünlüğü 70 derecedir ve her bir derece arasında sülün gibi bir koşu atı ile 70 senelik mesaf vardır. Beş demişlerdir. Ebu Darda'nın, Hz. peygamberden işittiğini rivayet ettiği uzun bir hadiste Hz. Peygamber, Alim'in abet, ibadet eden üzerine üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Çünkü alimler Peygamberlerin varisleridir diraltı demiştir. Hz. Peygamberin, sahabenin, tabiinin ve ulamanın ilmin ibadetten ve her şeyden üstün olduğuna dair çok veciz sözleri bulunmaktadır. Bunların hepsine yer vermeye gerek yoktur. Bu konudaki ayetler yeterlidir. Burada önemli bir noktaya işaret etmek gerekiyor. Sahabeden İbne Abbas derece sayısını 700 takdir ederken gene sahabe olan Ebu Hureyre ve Abdullah B. Ömer'in bu sayıyı 70 olarak takdir etmelerinden İbne Abbas'ın ilme ötekilerden daha çok değer verdiğini anlıyoruz. Çünkü İbne Abbas ikisinden de daha alim ve Kur'an'ı daha iyi anlayan biri olarak anılmakta ve tanıtılmaktadır. 3 Sahih Cirmizi, 10, 157, 4 Ali B. Abdullah Semhudi, 911 H. 1505 M. Cevahir Olik Demfi Fadlis Şerefein, S. 78, Bağdat, 1984. 5 AGS 89. 6 I. Abdulbel N. Cami Muhtısar Camii Beğenelim ve Fadlihi, S. 21, Semudi, 83. Sahabe ve İlim Adamları, İlmin insanı ne kadar üstün ve fazileti derecelere yükselttiğini kendi zamanlarındaki der ve kültür anlayışlarına göre ifade ettiler. Ben de şimdiki insanımıza ilmin cehalete üstünlüğünü nasıl anlatabileceğimizi düşündüm. Vereceğim örnek vuku bulan bir olaydır. Alim ile cahil, bilen ile bilmeyen arasındaki mesafe, dünya ile Jüpiter arasındaki mesafeye denktir. Alim olan en azından Jüpiter'e yükselir. Cahil olan ise yerde kalır, ilim ve cehalet arasında bu kadar uzak bir mesafe vardır, bu ikisi hiçbir zaman kavuşamaz, burada kayınatta mevcut bütün ilimler kastedilmektedir, din kitapları ve din alimleri ilme bu kadar kıymet verirken, asırlardır Müslümanlar böyle bir cehalete nasıl düştüler, sahabilerden Ebu Derda diyor ki, Sabah akşam ilim öğrenmeye gitmenin cihat olmadığını söyleyenin aklında ve fikrinde sakatlık vardır, 7 okuma yaşında olan kadın, erkek, kız ve oğlan bütün insanlar her zaman her yerde şartsız olarak okuyacak ve ilim öğrenecektir. Bu insanların nafiyle namaz kılmaları ve nafiyle oruç tutmaları ilim tahsil etmeleri ve okumaları gereken vakitlerinden ne kadar alıyorsa, o kadar farzları terk etmiş ve ilimden kaçmış sayılırlar. İlimden kaçan kişi her ne surette olursa olsun büyük günah işlemiş olur. İbadetlerin ilki ve en büyüğü ilim okumaktır. Her türlü ilim hangi konuda olursa olsun ilim olma bakımından ilme olan bütün övgülere layıktır. İlim ile cehalet ve alim ile cahil arasında bu kadar büyük ve yüksek derece farkı olduğu için Yedi ibn Abdulber AGS, 20. Cahiller alimlerin, bilmeyenler bilenlerin düşmanı olmaktadır. Buna rağmen, pek az kimse ilim elde etme yarışına girişmektedir. Tam 40 sene önce bir öğretmenden şunu dinledim, köylünün biri Konya İmam Hatip Okulu'nda okuyan çocuğunun durumunu öğrenmeye gelir. Müdür yardımcısına çocuğunu sorar, hoca, çocuğun yaramaz, tembel olduğunu ve okuyamadığını söyler, al onu götür der, adam hocaya yalvarır, aman hocam bu çocuğu mutlaka okut, ben cahillikten çok çektim, oğlum çekmesin, der, bunu bana hocanın kendisi anlattı, bu milletin her ferdi, bu köylünün yaptığının aksine çocuğunun okumak istediği alanda ilim tahsil etmesine önem vermezse, başkası Jüpiter'e çıkarken kendisi kabakiliği gibi yerde sürünür, Allah'a, Kur'an'a ve HZ'e, Muhammed’e inanan ve inandığını söyleyen bir kimsenin bunu, bunlara inanan ve samimiyetle 55 yılını geceyi gündüze katarak bunları öğrenmeye ve öğretmeye çalışan biri olarak ve Allah' için söylüyorum. Çoluk çocuğunun rızkından ve ilim ihtiyacından kısıp hacca gitmesi yanlıştır. Böyle bir hac farz değildir. Bu hac için harcanan paranın hesabını Allah ona soracaktır. Gerçekten hacca gitme imkanı olan bir kimseye hac bir defa farzdır, umreyi hacca gittikten sonra yapabilir, ayrıca umreye gitmek farz değildir, birden fazla hac ve umre nafi ile ibadettir, zamanımızda birden fazla hac ve umreye gitmek için harcanan paranın, kişiye bir misli kadar bile sevap kazandırmadığına kanayım, orada yapılacak dualar ve kılınacak namazlar, hacca, gitmeden de yapılabilir. Orada ibadetler mutlaka kabul olur veya orada ibadet etmek daha sevaptır, şeklinde bir hüküm yoktur. Alınacak olan sevap miktarı insanın ihlasına, halis niyetine ve samimiyetine bağlıdır. Bunlar, her zaman ve her yerde yapılabilir. O halde yapılacak iş, umreye ve nafil'e hacca yatırılacak paraların ilim için harcanmasıdır. Okullara, öğrencilere, kütüphanelere kitap hediye edilmesi, Hocalara ilma araştırma yaptırılması, kitap yazdırılıp basılması, bunların öğrencilere dağıtılması, kütüphane ve okullara, üniversitelere yurt, misafir hocalar için lojman ve misafirhaneler yaptırılması, ilim adamları teker teker veya heyetler halinde davet edilip gereken yerlerde konferanslar verdirilmesidir. Bütün bu umre ve nafile haç paraları, bu gibi ilim ocaklarına harcandıktan sonra ne olacak? İlme yapılan yardım, umre ve nafi ile hacca yapılan yatırımdan sevap bakımından milyonlarca katkardır. Yüzlerce dinleyici ve binlerce öğrencinin, öğrendikleri tek bir kelimeyi yine yüzlerce ve binlerce kişiye öğretmesi ve anlatması asırlarca devam ettiğinde edinilecek sevap miktarı düşünülmelidir. Senelerce önce Bursa'ya bir gidişimde akıllı bir vaizle tanıştım. Ona bütün hoca ve öğrencilerin kitap, yiyecek, ''Giyecek ve barınma ihtiyaçlarının bu adatta İmam Azam'ın vakfı tarafından temin edilen külliyet-üs şeriada 6 sene okuduğumu anlattım, sonra kendisi Ulu Cami'de vaaz ederken İmam Azam'ın öğrencisiyle karşılaştım'' diye söze başlamış, görüldüğü gibi İmam Azam'ın vakfına yardım eden ve katkıda bulunan bir kimse, 12 asır sonra benim gibi yüzlerce ve binlerce ilim adamı yetiştirebiliyor.'' Öğrencilerden her biri bir değil yüz binlerce kelime öğreniyor. İlme yapılan yardımın sevabı böyle devam eder. Umrenin ve nafile haccın sevabı yapıldığı anda ne ise o kadarla kalır, devam etmez. Kur'an-ı Kerim, böyle bir anda olup biten iyiliğe bir tane sevap veriyor. Kur'an, bir iyilik yapana bir kat sevap verilir, bazen on kat, bazen yüz kat, bazen yedi yüz kat ve bazen sonsuz. Enren gayre memnun kesintisiz, sevap verilir, der. Bu, yapılan iyilikten, hayırdan ne kadar çok kişi yararlanıyorsa, o iyiliğin sevabı o kadar artar, demektir. Akıllı bir tüccar, nereden daha çok para kazanacaksa parasını oraya yatırır. Akılsız tüccar ise, yanlış yatırımlar yaptığı için iflas eder. Müslümanların bugün iflas bayrağını çekmiş olmalarının sebebi, İlme yatırım yapmamalarındandır. Allah ilim adamının kıymetini her şeyden üstün tutmuştur. İlim yapmayan ve ilim adamı olmayan bir kimse de, ilme yardım etmekle ilim adamı şerefine yükselebilir ve onun sevabını alabilir. Allah'a inanan, Allah'ın övdüğü şeyi elde etmeye çalışır. İlmi namazdan, oruçtan, hacdan üstün tutmayı ilk Müslümanlar anladılar ve dünyaya meydan okuyan bir medeniyet kurdular. Şimdikiler Müslümanlığı rezil ettiler. Taşa, çakıla para verdiler, okul yaptırdılar, cami yaptırdılar, ama tek bir kitaba para vermediler. Bunları ancak taş kafalılar denebilir, kitap kafalılar değil. Aklı başında Müslümanlar umre ve haç parasını ilme ve ilme kurumlara vermelidir. Allah yolunda bunların hepsi cihattır. Öyle, rivayet edilir ki… Âlimin mürekkebi şehidin kanından daha kıymetlidir, en azından onun kadar değerlidir. Fıkıh bilmeyen, okumayan, okusa da ne demek istediğini anlayacak seviyede olmayan Diyanetteki ve Diyanet dışındaki din görevlilerinin bu husustaki sözleri ve vaazları yanlıştır. Onlar, da farzı olduğunu, farzın olduğu yerden afilenin hükümsüzlüğünü, Özellikle aynı cinsten farz ve nafilenin değerlendirmesi şöyle dursun, cinsleri ve türleri değişik farz ve nafilenin önceliğini ve sonralığını ayırt etmekten acızdirler. Halkın hoşuna nasıl giderse bazen yanlış olducunu bildikleri halde öyle söyler ve söylediklerini meşrulaştırırlar. Eğer halkın ve hocalarının bu Müslümanlığı yeterli olsaydı, Müslüman milletler bugün dünyada sözleri dinlenmez bir durumda olmazlardı. O halde bu töreli, ataerkil Müslümanlığı değiştirip, onurlu ve kişilikli, ilmi her şeyin önüne alan Kur'an Müslümanlığına gitmekten başka çıkar yol yoktur. İlk adım, Kur'an'ı Türkçesinden okuyup anlamaya ve müzakere etmeye başlamaktır. Kur'an insana yol gösterir. Bu söylediğime inanmayanlar, önce Kur'an'ı, sonra benim okuduğum kitapları ve daha sonra da saf bir zihinle yine Kur'an'ı okusunlar, eminim. Kur'an'ı benden çok daha ileri düzeyde anlayacaklardır. Allah'ın halifesi olmanın ikinci şartı, adaletle çalışmak ve iş görmektir. İlim sıfatı öncelikle ferdi öne almakta ve onu ilgilendirmektedir. İnsana şahsiyet veren ve kendi varlığıyla özdeşleştiren, ona benlik bencillik değil veren ilim sıfatıdır. Bu sıfata haiz olunca peşinden hükümranlık gelmekte ve, Hükümranlık sıfatı da adalete dayanmaktadır. Adalet diğer insanları ilgilendirir. Allah'ın halifesi olan insan, çalışmalarında ve idaresinde, yöneticiliğinde adil olmak zorundadır. Yüce Allah Davud'a, ey Davud'i seni yeryüzünde yönetici atadık, öyleyse insanlar arasında onları gerçekliğe yönetsek demiştir. Sosyal nizamda, idarede, siyasette en büyük sorun adalettir. Kur'an'da insan probleminin toplumsal boyutu adalettir, toplumları yıkan, tahrip eden ve felakete, nihilizme, sonu olmayan karanlık bir yokluk çukuruna sürükleyen adaletsizliktir, yani zulümdür, bu hususta en çok dikkat edilmesi gereken ilke ve prensip, geçmişten günümüze yapılan zulümlere karşı bazı İslam alimlerinin verdikleri şu fetvadır, adil bir kafir hükümlerin idaresi, Zalim bir Müslümanın idaresinden yedir, iyidir. Zulüm, karanlık anlamındaki zalamdan türeyen bir kelimedir. İnsanları karanlığa düşürmek, onları karanlıkta işkenceye, eziyete ve zarara sokmak anlamındadır. Allah'ın zerre kadar zulmetmeyeceğini Kur'an birçok yerde açıklamaktadır. Adil olmak, yalnız hakimlerin mahkemedeki icraatlarına yönelik değil insanın bütün işlerine şamildir. Yeteneti ve ehil bir kimseyi göreve almamak zulümdür. Buna karşılık beceriksiz, yeteneksiz bir kişiye görev vermek hem zulüm, hem de hıyanettir, devletin malını haksız yere harcamaktır. Adaleti tamamlayan ayetlerden biri Kur'an'da şöyledir, Doğrusu Allah size, işleri ehil olana vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle, 8 38, 26. Hüküm vermenizi emreder, 9. Doğru Allah adaletli olmayı, iyi davranmayı, yakınlığı olanlara vermeyi emreder. 10. Bu konuda çok önemli başka bir ayet de şudur: Bir ulusal olan düşmanlık adaletli olmanızı engellemesin. Adaletli olun. Bu saygın olmaya daha çok yaraşır. 11. Şimdi bizim toplumumuzda adalet olduğu söylenebilir mi? Toplumumuza her türlü ve her sahada yapılan adaletsizlikler ve zulümler yüzünden fertler huzursuz, hükümet huzursuz, haklı haksız zengin huzursuz, fakir huzursuz, hoca huzursuz, öğrenci huzursuz, veli huzursuz değil midir? Allah'ın indirdiği hükümlere ve ilkelere göre adil çalışmayan bakkal, terzi, marangoz, tezgahtar, hakim, işçi. Öğretmen verdikleri hükümler ölçüsünde zalimler zümresine, girerler. İşte Kur'an'ın bütün bu huzursuzluklara getirdiği çare, adalet sahibi olmaktır. Bu adaletsizlik ve zulüm bütün dünyayı sarmış değil midir? Dünyaya hakim milletler ve devletler Kur'an'ın getirdiği evrensel adaletten uzak oldukları için, dünyaya huzuru getiremiyorlar. Onlar adaleti çevresel, bölgesel olarak çıkarlarına göre uyguluyorlar. Bunun adı günümüzün deyimiyle çifte standarttır. Kur'an'ın adaletinde tarafgirlik, dostluk, düşmanlık, dindarlık, dinsizlik, milliyetçilik, milliyetsizlik söz konusu değildir. Kur'an'ın adalet anlayışı karşısında bunların hepsi 9 Nisa 458. 11 16 90. Ne Maide 5 8 eşittir. Dünya Kur'an'ın mesajına muhtaç değil midir? Elbette önce Müslümanlar bu mesaja muhtaçtır. Bu mesaja uyarlarsa, dünyaya örnek millet olurlar. Görülüyor ki insanlığın mutluluğu, huzuru Kur'an'ın anlattığı adaletin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Yine görüldüğü gibi bu adaletin yerine getirilmesi için iman şart kılınmamıştır. size de aynı adalet uygulanacağı gibi, bir dinsiz de bu adaleti uygulayabilir ve uyguladığı zaman adil olma sıfatına nail olabilir. Kur'an edaleti uygulaması için asla bir aile veya soy tayin etmemiştir. Bu hususta taraf bir ifade asla kullanmaz. Kur'an insana şahsiyet, benlik ve varlık ayniyeti verecek olan ilim tahsil etmeyi ve alim olmayı emretmiş, bundan dolayı onu halife yapmaya layık görmüştür. Kişi alim olduğu zaman her şeyi ilimle çözecek ve görevlerini bu ilim sayesinde en iyi şekilde yapabilecektir onunla başkalarına nasıl muamele etmesi gerektiğini öğrenecek, Allah'tan başkasına boyun emenin, onları aracı yapmanın saçmalığını kavrayıp başını dik tutacak, ama kimseye de adaletsizlik, haksızlık ve zulüm yapmayacaktır. Allah'ın insana bahşettiği bu gibi yüce nitelik ve nimetlerden daha büyük bir nimet de ona varlık vermesi, onu yaratmasıdır. İnsan bu nimetlere nasıl karşılık verecektir? Mutlaka bunlara bir karşılık vermek gerekir. İnsan kendisine yapılan bir iyiliğe ve verilen bir hediyeye karşılık verme eğilimindedir. Vermediği zaman, kendisini minnet altında, boyun emiş ve ezik görür. İyilik yapanı ve hediye vereni, her gördüğünde ona karşı kendini bir eksiklik içinde ve borçlu hisseder. Bu bir tür esaret ve bağımlılıktır. İnsan böyle bir durumdan kurtulmak için kendisine iyiliği yapana iyilikle karşılık verir. Bu karşılık vermede önemli olan, kendisine sunulanla aynı değerde bir iyilikte bulunma veya hediye vermedir. Allah insanlara pek çok nimet vermiştir. İnsanların bu nimetlere verecekleri karşılık, kendi aralarında uyguladıkları sosyal geleneklere göre düşünülürse, altından kalkılamaz. İnsana verilen en büyük nimet kendi varlığıdır. Bunun karşılığını vermek için insanın kendi varlığına eşdeğerde bir şey kazanıp sunması gerekir. İnsanın buna gücü yetmez. Öyleyse insan, her zaman Allah karşısında boynu bükük mü kalacaktır. İşte Kur'an insanın bu önemli problemini de çözmüştür. Ey insanoğlu, sana verilen bütün bu nimetlere karşı senin yapman gereken Allah'ın bayırlıklarına ve yasaklarına teslim olmandır. Bu, insan açısından şu demektir. Ey Tanrım, bütün bu verdicin nimetlere karşılık olarak kendimi sana geri verip teslim ediyorum. Bu suretle insan verilen nimetlerin ezikliğinden kurtularak hürriyetine kavuşur ve bu nimetler üzerinde hak sahibi olur. Bu, İslam kelime, sinin içerdiği manadır, tam teslim olmadır. Burada İslam kelimesinin iki anlamı olduğunu hatırlatmak doğru olur. Birinci anlamı kelimenin sözlük anlamıdır. İslam, sulh sükun, sağlık, esenlik, sağlamlık, karışıklıksız olma anlamında olan selam silm kökünden türer. Buna göre İslam sulh sağlığa, esenliğe kavuşma anlamındadır. O halde maddeten ve manen sağlıklı ve sağlam olan bir kimse Müslüman olmuş sayılabilir. İslam kelimesinde teslim olma anlamı da vardır. Buna göre İslam'ı şu şekilde tanımlamak doğru olur. İslam iyiye iyi niyetle bağlanma yani sağlam olana samimiyetle teslim olmadır. Sağlam her şeye şamil ve her şeyi içeren bir kelimedir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, atasözü bunu açıkça anlatır. Buna göre yapılan işilim ise ilimde, sanat ise sanatta, niyet ise niyette sağlam olmak gerekir. Aklı selimin, sağduyunun sağlam dediği şey, İslam kelimesinin içine girer ve o nesne İslam'dan sayılır. İslam kelimesinin bir de terim anlamı vardır. Burada da Kur'an'ın anlattığı emir ve yasaklar, övgü ve yergiler kastedilir. Bu, kelimenin özel ve terim anlamıdır. Bu manaya göre Müslüman olmak, Kur'an'daki emirleri yerine getirmek ve yasakları yapmamaktır. Kur'an-ı Kerim'in, İslam kelimesiyle bu iki manayı kastettiği açıktır. Çünkü kelimelerin terim manası, sözlük manasına dayanır. Kur'an baştan sona İslam kelimesinin sözlük anlamını gerçekleştirmek ve insan hayatına geçirmek yönünde vurgularda bulunur. Kur'an'daki bütün emir, yasak, övgü ve yergiler birinci manayı, yani iyiye iyi niyetle bağlanmayı insanlara anlatmaktadır. Çok basit gibi görünen bu tanım bütün Kur'an'ı içermektedir. Sonuç olarak şunu söylemek gerekmektedir. Kur'an'da insan problemi basit bir formülle çözülür, o da İslam kelimesinin sözlük anlamı olan iyiye iyi niyetle bağlanmadan önce iyi nedir, nasıl bilinir, nasıl elde edilir, iyi niyet nedir, nasıl bilinir, nasıl elde edilir, bağlanma ve teslim olma nedir, nasıl yapılır ve gerçekleşir, sorularının cevaplarını bilmek gerekir, bu soruların cevabını ancak akıl verebilir, akıl, cevaplarını şu kaynaklardan elde eder. 1. Akıl ilkeleri 2. Sağlam, kesin ilim verileri 3. Kur'an 4. Vaka, olgu, akıl Bunların her birini, ne zaman, nerede, toplu olarak, teker teker veya çifter ve üçlü olarak nasıl kullanacağını bilir. Buradaki akıl eğitimle çarpıtılmamış aklı selim, sağduyudur. Din mantığı, dini hükümlerin tutarlılığı Kur'an'ın din mantığı ve felsefesi, insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve bu ilişkilerin esaslarını mantıklı ve tutarlı hale getirip devam etmesini sağlamaktır. Çünkü işler mantıklı, tutarlı ve birbirini destekleyecek şekilde olmazsa düzen olmaz, yapılan bir iş öbürünü yıkar. Bunun için Kur'an, önce fert olarak insanı ele alıp onu iyi yetiştirerek onun meydana getireceği toplumun iyi, düzenli, mantıklı, tutarlı ve mutlu bir birlik meydana getirmesini amaçlamıştır. Kur'an'ın asıl gayesi budur. Bunu temin etmek için hem fert, hem de topluma yönelik kurallar koymuştur. Bu kurallar fizik kanunları gibi birbirine bağlanmış, neticeleri yani ve zorunlu kurallar değildir. Bunlar insanın iradesine ve seçme hürriyetine bırakılmıştır. Kur'an'ın düzeni, bu kuralların mantıklı bir sistemle işlemesine bağlanmıştır. Mantığın en önemli bölümü, bir şeyin hakikatinin ve mahiyetinin nasıl bilinebileceği ile ilgilidir. 1- Şeyin gerçek değerini böylece tespit etmek mümkündür. Bu, o şeyi tarif etmekle olur. Tarif etmek, o şeyin şeyler arasındaki yerini altta mı, üste mi, arkada veya önde mi, içinde veya dışında mı bulunduğunu tespit etmektir. Mantık, şeyleri böylece sınıflandırır, değerlendirir. Başka şeyler ile olan ilişkisini, bulunduğu yeri, içinde bulunduğu sınıfa göre durumunu bildirir ve ona göre hüküm verir. Kur'an olumluları ve olumsuzları, yapılacakları ve yapılmayacakları, buyrukları ve yasakları, iyilikleri ve kötülükleri, güzellikleri ve çirkinlikleri, doğrulukları ve yanlışlıkları, karşılıklı ve dengeli, tutarlı, mantıklı sebep ve netice bağlantısını ve her ikisinin hükümlerini ilkeler halinde anlatmaktadır. Kur'an'ın buyrukları, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, doğru ol, adil ol, adaletle emret, iyi davran, yardım et, sözünü tut, anlaşmayı yerine getir, doğru söyle, görevi ehil olana ver, çalış, Allah uğrunda uğraş ver, ilim öğren, ilme uy, düşün. Aklını kullan, düzelt, ıslah et, ödünç ver, Kur'an öğren, helal kazan, helal olanı ye, Allah'ı hatırında tut, iyiliğe yardımcı ol, iyilik yap, iyi olanı yaptır. Kur'an'ın buyruklarının önemli bir kısmını bu şekilde hatırlatmış oluyoruz. Bunların hemen hemen hepsini insan, aklı ile de bilebilir ve bulabilir. Kur'an'ın bunları anlatmasına ne gerek vardı, diyenler çıkabilir. Bu soru yalnız Kur'an'a değil, bütün dinlerin temel felsefe sefesine yöneltilmiş olur. Din felsefesi, kelam, teoloji, bu soruya cevap vermektedir. Ancak biz Kur'an'dan bahsettiğimiz için bir iki cümleyle açıklama yapalım. Bu soruya Kur'an, evet, insanoğlu bunları bilebilir, ancak bildiği halde yapmayabilir ve yapmadığı da görülmektedir, Zer. Kur'an, Bunlardan yapılması gerekenleri yaptırmaya, yapılmaması gerekenlerin de önlenmesini sağlamak için gelmiştir. Kur'an siyasi, idari, ahlaki ve sosyal kanunların mantıklı, düzgün, sistemli bir şekilde çalışmasını teminat altına alır. Ayrıca, insanın dini ihtiyacını da karşılar. İnsanın ruhunu huzura kavuşturur. Ölüm endişesini içinden atar. Öldükten sonraki hayatını ve varlığını mutlu geçirme garantisi verir. Kur'an, emir ve yasakların yerine getirilmesi halinde fazladan mükafat ve sevap ad eder. İnsanları buyrukları yapmaya özendirir, teşvik eder ve yasaklardan uzaklaşmaya sevk eder. Bu buyrukları önemlerine göre sınıflandırmak, sıraya koymak gerektiği düşünülebilir. Biz burada bunları gelişi güzel zikrettik. Bunları sıraya dizmenin bir sakıncası şu olabilir, sanki bir emir yerine getirildikten sonra sıradakine geçmek gerekir gibi anlaşılabilir, böyle bir yaklaşım yanlış olur, İnsan bu emir ve yasaklarla hayatının neresinde, nasıl ve ne zaman karşılaşırsa o zaman sorumlu hale gelir, fakat, her zaman, her yerde, her insanın karşılaşacağı şeylerden önemli olanların bilinmesi ve bunların dinde temel teşkil ettiği öğrenilmelidir. Böylece aralarında mantıki, tutarlı bir ilişki ve denge kurulabilir. Anlaşılmasını kolaylaştırmak için en önemlilerini bentler halinde sayalım. Kur'an okumanın şartı yoktur. Kur'an okumak, dinin ilk ve en önemli farzıdır. Çünkü dini buyruk ve yasakları Kur'an anlatır. Dinin ne olduğunu ve ne olmadığını Kur'an bildirir. Dini buyruk ve yasakların hangilerinin önemli olduğunu Kur'an belirtir. Her şeyden önce ve sonra bilinmese zorunlu olan Yüce Allah'ı, Kur'an tanıtır ve öğretir. Kur'an okumak, Kur'an'ı anlamakla olur. Onun için Kur'an'a Arap olan Arapçasından, Arapça bilmeyen başka milletler de kendi dillerinden okumalıdır ki, anlayabilsinler. Kur'an okumanın şartı yoktur. Her fırsatta, her durumda, yatarken, otururken, ayaktayken, abdestli, abdestsiz, hayızlı, hayızsız okunabilir, bir okumak dinen en önemli buyuruldur. Kur'an'ı herkes anlayamaz, demek saçmadır ve Kur'an'a düşmanlıktan başka bir şey değildir. Kur'an'ı herkes kendi kültür ve tahsil seviyesine, hayat tecrübesine göre anlayabilir. Çünkü Kur'an anlaşılacak bir kitaptır. Din ilimsiz olmaz, bilmeden bir şey yapılamaz, Allah'ı anmak, dinin diğer önemli bir buyruğu yüce Allah'ı hatırlamak ve akılda tutmaktır. İşte bunu Kur'an öğretmektedir, Rabbini, seni var edip büyüteni ve eğiteni unutunca, anımsa, bu Kur'an'ın emridir. Allah'ı zikretmek iki şekilde olur, birincisi adını ve sıfatlarını delile söylemek, ikincisi de onu ve sıfatlarını anımsamak ve hatırda tutmaktır. En önemlisi budur. Çünkü, 1BKZ, Hüseyin Hatay Kur'an ve Temizlik, E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985. Dil ile Allah'ın yüce adını söylerken bazen insanın aklı başka yerde olabilir. Her zaman Allah'ı anımsayan ve O'nun huzurunda olduğunu düşünen bir kimse Allah'ın emirlerinin dışına çıkmaz. İşte dinin bütün buyruk ve yasaklarına uymayı kapsayan bu farz. En büyük dini farzdır. Ancak Allah'ı sayıyla anmamak gerekir. Allah'ı zikrederken saymayı bırakmak doğru olan yoldur. Kur'an'da Allah'ı zikretmek vardır, ama bunun sayısı yoktur. Sayıyla meşgul olmak Allah'ı değil, sayıyı anımsatır ve sayıyı akılda tutmak önem kazanır. Allah'ı sayıyla anmak yanlıştır. Hiç kimsenin de bu iş için sayı tayin etme hakkı yoktur. Helal kazanç Helalinden kazanmak ve helalinden yemek de dinin önde gelen farzlarından biridir. Öyle ki din bütünüyle helal kazanç ve helal yemekten ibarettir denmiştir. Bunun içine doğruluk, dürüstlük, işini iyi öğrenip iyi yapmak gibi dinin başka bir takım farzları da girmektedir. Helal kazanç elde etmenin yolu insanın toplumdaki işlerini doğru ve dine uygun bir şekilde yürütmesinden, işini çok iyi bilmekten ve yapmaktan Kimseye yanlış ve haksız muamele etmemekten geçer. Ayrıca helal yemeye ve harcamaya da dikkat etmelidir. Kişi hala kazanç elde ettiği halde haram yiyip içebilir. Zekat vermezse kazancını haram karıştırmış, içki içerse haram içmiş olur. İsraf ederse, gereksiz yere harcarsa alıp döker, atarsa haram harcamış olur. Öyleyse hem helal kazanç sağlamak hem. De helal yere harcamak şart ve farzdır. Namaz. Namaz kılmak farzdır. Kur'an'daki farzlar yani buyruklar yapılması zorunlu işlerdir. Bunlar içinde faydası, hikmeti ve felsefesi gösterilen tek farz namazdır denemez. Bütün farzların bir hikmete ve sebebe dayandığı konusunda ihtilaf yoktur. Namazın mantığı da gösterilen hikmet ve faydaya bağlanmıştır. Namazın faydası, insanı fuhuştan ve nefreti uyandıran şeylerden korumasıdır. Namaz kılan kimse fuhuş ve iğrenç bir şey yapmaz. Namazın mantığı budur. Namaz kılanın bunları yapması, dinin mantığına, Allah'ın emrettiği namazın mantığına ters düşer. Bu şuna benzer, matematikte bir denklemi çözmeye çalışan kimse, denklemin kurallarına aykırı hareket edecek olursa, doğru sonuç elde edemez. Bunun gibi namaz kıldığı görülen bir kimse de fuhuştan ve iğrençlikten uzaklaşmıyorsa namazın faydasını elde edemiyor ve görevini gerçekten yapamıyor, demektir. Kur'an'da fuhuş ve münker kelimeleri geçmektedir. Bunlar büyük ve küçük günahlara ihtiva eder. İleride de bunları açıklayacağız. Namaz şekil bakımından belirlenmiş bir ibadet ve dine bağlılığın bir simgesi olarak görülmüş. Bütün aşırı. Büyük ve küçük tutarsızlıkların, mantıksızlıkların önüne geçmesini sağlamak için farz kılınmıştır. Bir denklem, kaidelerinin hepsine uyularak işlem görürse doğru netice verir, verdiği netice kesindir, şaşmaz ve gecikmez, ama namaz böyle değildir. Ancak bütün şartları yerine getirilerek kılınırsa namaz kılınmış olur, fakat yine de istenen neticeyi vermeyebilir. Matematikteki gibi kesin ve ani netice vermez, namazın neticesi fuhuştan, münkerden kaçınmaktır, İnsan namaz kıldığı halde bunları yapabiliyor, çünkü nasıl namaz kılmak kişinin iradesine bağlı ise bunlardan sakınmak da yine iradesine bağlıdır, bunun için namazdan aldıcı sevaba ek olarak bunları terk ettiği için de ayrıca sevap alır, ancak namaz kişiyi bunları terk etmeye sevk etmiyorsa, Kişi namazın yalnızca şekli sorumluluğundan kurtulmuş olur, deniyorsa da namazın ruh eğitimine erişememiş ve gayesine ulaşamamış durumda kalır. Kamil insan ve Müslüman olamaz, namaz kıldığı halde namazın hikmetini ve ahlakını elde edemez. Müslümanlar, emirleri maddi ve manevi yönden gerçekleştirebilirse, her açıdan ve her sahada ileri bir toplum olur. Kuralların birine bile uyulmadığı zaman doğru sonuç vermeyen bir matematik denklemini çözemeyen kişi gibi, şeklen namaz kılanlar, tutumlarıyla etraflarında dinin en sembolünün faydasız ve gereksiz olduğu izlenimi uyandırıyor ve bu şekilde din aleyhine propagandaya sebep oluyorlar. Çünkü kendileri mantıksız olduklarından din mantıcını da küçümsüyorlar ve böylece toplumdaki diğer işlerindeki mantıksızlık da devam edip gidiyor. Namaz geye değil, insanı eğitme vasıtasıdır. Namaz geye haline geçirilince eğitim vasıtası olmaktan çıkmış ve insanı Allah'a bağlamaktan uzak düşmüştür. Namaz kelimesinin Arapçası salattır. Kur'an'da salat kelimesinin çeşitli türevleri kullanılmıştır. Bu kelimenin Arapçadaki kök manası dua etmek, yalvarmak, yakarmak, övmek, iyiliğini ve mağfiretini dilemek, rahmet etmektir. Aslında namaza salat denmesinin sebebi, namaza da yalvarma, yakarma ve dua bulunmasıdır. Dua etmenin yeri, yurdu, zamanı ve şekli yoktur. Kur'an'da zikredilen her salat kelimesi namaz kılmak anlamında değildir. Bu kelime aynı zamanda dua etmek... Allah'tan mağfiret dilemek, ona yönelmek ve yakarmak anlamına geldiğinden daha eden herkes bu anlamıyla salatı yerine getirmiş olur. Namaz hakkında heze, peygambere isnat edilen hadislerin bir kısmına ilaveler yapılmış olduğundan şüphe ile yaklaşılmaktadır. Yani onları heze, peygamberin söyleyip söylemediği kesinlik kazanmamıştır. Bunların birçoğu da farz namazların dışında kılınan nafile ve sünnet namazlar ile ilgilidir. Doğrusu şu ki, nafile namaz caizdir, Ama bu bir kurala, mekana veya zamana bağlı olmamak şartı iledir. Yapacak hiçbir işi olmadığı ve zamanı, yeri müsaat olduğunda, kişinin namaz kılması uygundur. İlk zamanlarda Müslümanların yapacakları fazla bir şey olmadığı için zamanlarını boşa harcamamak için, yapabilecekleri en iyi ve güzel iş şüphesiz nafile namaz kılmaktı. Bugün ise, nafile namaz kılmak kadar, belki onlardan daha önemli, daha çok sevap kazandıracak, Farza olan pek çok iş vardır. İnsanlara fayda sağlayacak bu işleri yapmak, insanlara daha çok sevap kazandırır. Okumak, yalnızca hoca ve öğrenci için değil, Herkesin kendisini yetiştirmesi ve mesleğinde ilerlemesi için farz namaz gibi kişinin üzerine farzdır. Bu dinin emridir ve farzdır. Bundan bütün insanlar ve toplum istifade edecektir. İşte dindeki buyrukların ve farzların mantığı budur. Böyle düşünmek ve yapmak din mantığına uygundur. Gerçek Müslümanlığın ölçüsünü namazın dışında aramak lazımdır. Önemli bir farzı anlatmak için çoğu kez namazı örnek veriyorum. Çünkü bütün hocalar namazı ön plana çıkarıyorlar, bu yüzden herkes bu örneği daha iyi anlar. Oruç Oruç dinin farzlarından olup insanın bedeni ve ruhi terbiyesini amaç edinir. Orucun mantıki sonucu insanı dinin diğer emirlerine ve yasaklarına uymasıdır. Oruç tutan kimse bunları yapmıyorsa, din emirlerinde mantıksız davranıyor demektir. Bu suretle oruç tutmak konu terbiye etmediği için dinin gayesi gerçekleşmemiş ve kişi boşuna aç kalmış olur. Dinin diğer emirlerini de yerine getirirse hepsinde kazançlı olan kendisi olacaktır. Oruç gayesine ulaşmayınca ne oruçtan istenen kar elde edilebiliyor ne de orucun sebep olacağı diğeri bıdetler gerçekleşiyor. İşte mantıksızlık bir yerde başlayınca başka yerde de zararı görülüyor. Bir dini farz gayesine ulaşırsa o gaye dinin başka bir farzının da ifasına sebep olur. Bunun mantık ifadesi şöyledir: Dinin bir farzı ifa edilince olumlu bir netice elde edilmiş ise o netice dinin başka bir emrinin öncüllerinden birini teşkil eder ve böylece öteki dini emir de olumlu netice verir. Onun olumlu neticesi başka bir emrin öncüllerinden birini teşkil Eder ve böylece sürüp giderek dinin bütün emirleri yerine getirilmiş olur. Böylece insanda Yüce Allah'ın istediği gibi bir insan ıkamil olur. Zekat Zekat vermek İslam dininin önemli farzlarındandır. Zekatın önemi, haram yememekte yatmaktadır. Zekat, Kur'an'da gösterilen yerlere ve kimselere verilir. Zekat vermeyen kimse, başkasının hakkını yemiş olacağı için hem haram yemiş hem de başkasının hakkını vermediği için emanete hıyanet etmiş olur. Zekat topluma yönelik bir farzdır. Bu sebeple zekat vermeyen bir kimse, toplum suçu işlemiş ve insanların hakkına tecavüz etmiş olacağı için de büyük günah işlemiş ve Allah'ın toplum için koyduğu kanuna isyan etmiş olur. Yüce Allah tövbeleri kabul eder. Ama Allah kendisine karşı işlenen suçları affeder. İnsanların hakları ile ilişkili olan bir günahı, ancak o insanları affettikten sonra affeder. Allah, insanların hakkı ödendikten sonra, bu hakkı zamanında vermediği için emrine muhalefet ettiğinden dolayı gelecek cezayı da ancak tövbe ile affeder. Kişi borcunu ödemeden tövbe ederse, git borcunu öde, ondan sonra af dile ki, hakkı geciktirdiğinden dolayı özür dileyebilesin, Zer, Müslümanların ihmal ettikleri en önemli farzlardan biri olan zekat miktarının ve ödeme biçiminin 1400 sene içinde değişen günümüz şartlarına ve hayat standartlarına, malların çeşidine göre yeniden, yeni fakihler tarafından tespit ve ihtiyaç vardır. Fakat Müslümanlar, zamanımıza göre, çok basit olan fıkıhtaki tariflere göre bile zekatlarını ödememektedirler. Zenginlerin zekat vermesinin sebebi para ve servetin oluşum felsefesidir. Zenginlerin kendi zeka ve kurnazlıklarıyla zengin olduklarını iddia ederek kimseye borçlu olmadıklarını söylemeye hiçbir hakları yoktur. Onlar toplum içinde zengin olmuşlardır. Toplum ise dağda, bayırda, köyde, yaşayan kör, topal, sakat, kötürüm ya da sıhhatli, kadın, erkek, genç, ihtiyar insanlardan teşekkül etmektedir. Bunların hepsinin zenginin servetinde hakkı vardır. Bu hak, hem Allah'ın kanununa, hem de beşer kanununa göredir. Bu hakkı inkar eden zenginleri ayrı ayrı bir arıssız adaya sürmeli. Bakalım orada para kavramı olacak mı? Öyleyse oraya gitsinler, istedikleri kadar zengin olsunlar, o zaman kimseye bir borçları olmaz. Zekatını vermeyen bir kimse dini görevini yapmadığı için, insanların gözünden akıs ve günahkar, haram yiyen Müslüman durumunda olması lazım gelir. İnsanlar nasıl namazını kılmayan bir Müslümana namaz kılmayan biri olarak bakıyorlarsa, zekatını vermeyenlere de iki kat kötü bakmaları gerekiyor, zira zekat namazdan önemlidir. Namaz kılmayanın topluma doğrudan bir zararı yoktur, ama zekat vermeyenin topluma doğrudan zararı dokunmaktadır. Hakları olan insanların işleri, güçleri, dini ve toplumsal görevleri aksamaktadır. Bunların suçlusu zekatını vermeyenlerdir. Dinin mantığı bunu gerekli kılar. Dinin mantığına riayet etmeyen mantıksız ve çarpık bir, dinsel iki olmaya mahkumdur. Adalet Kur'an-ı Kerim adalet kavramı üzerinde ciddi bir şekilde durmakta, hatta heze, Muhammed'e adaleti gerçekleştirmek için özel emir verildiğini ifade etmektedir. Ayrıca bütün insanlara adil olmaları ve adilane davranmaları emredildiği gibi aynı zamanda Allah'a saygılı olma, Allah'ı sayma diye Türkçeleştirir ile bileceğimiz mütteke olmak da Kur'an'da üzerinde çok durulan ve iyi insan ölçülerinden biri belki de teke olarak söz edilen bir kavramdır. Bunun sonucu veya sebebi Kur'an'ın ortaya koyduğu mantık sisteminin bir sonucu olarak adaletli olmaktır. Müslümanlar, Allah'ı saymayı, yani mütteke olmayı yanlış anlamaktadırlar. Onlara göre mütteke olmak, çok nafile namaz kılmaz, Oruç tutmak gibi şeklen ibadet yapmaktır. Oysa Kur'an-ı Kerim adil olmanın takvaya, Allah'a saygılı olmaya en yakın ibadet olduğunu ifade etmektedir. Kendini nafile namaz gibi şekle dayalı ibadetlere verenlere sırf bundan dolayı müttaki demek genellikle yanlıştır. Çünkü Allah'ın emrettiği adaletle hareket etmedikleri görülmektedir. Daha doğrusu bir kimse, farz namazları kıldıktan sonra adil davranırsa, işte o zaman mütteki olmaya en çok yaraşan kendisi olacaktır. Kur'an, adalet ile takva arasında mantıki bir bağ kurmuştur. Mütteki olan adil olmalıdır. Adil olan aynı zamanda müttekidir. Hiç nafi ile namaz kılmasa, nafi ile oruç tutmasa ve umre yapmasa da takva sahibidir. İnsanlar, adil olmayana takva sahibi dememelidir. Takvanın en bariz görüntüsü ve işlevi adil olmakla ortaya çıkar. Adalet idi kökünden türer ve denk demektir. Hayvanın sağına ve soluna vurulan yüklerden her birine denk, eş, eşit yük anlamında idi denir. Adalet, adil, adilane kelimeleri bu kökten türetilmiştir. Bunun için adalet, denklemek, denkleştirmek, eşitlemek demektir. Matematikte denkleme aynı kökten muadelet, diploma denkliğine muadelet veya tadılı şeşahı dedenmesi de bu sebeptendir. İnsanın aile içinde fert veya aile reisi olarak, toplum içindeki resmi, gayri resmi görevlerinde, mahkemede hakim, okulda müdür veya öğretmen, orduda subay, mahallede bakkal, çarşıda marangoz, fabrikada patron veya işçi olarak, kısaca nerede olursa olsun dengeli, adaletli davranması, kendi yakını veya dostu olsa da hiç kimsenin hatırına bakmadan, adilane hareket etmesi dinin en önemli farzlarındandır. Herkesin hakkını araştırıp hakkı sahibine vermek dinen en büyük ibadet sayılır. İster şahıs, ister özel veya resmi müesseseler olsun, insanları çalıştıranların günün şartlarına göre insanlara emeğinin karşılığını vermeleri adaletin gereği ve Allah'a saygılı olmanın neticesidir. Böyle yapmayan hem Allah'a saygısızlık, hem de iş görene o haksızlık yapmış olur. Eşit işe eşit ödeme olması gerektiğine göre, işi yapan kişiler arasındaki arkadaşlık veya akrabalık ilişkilerine bakarak bazılarına yaptığı işin gerektirdiğinden fazla ödeme yapmak, bazen daha iyi özellikleri olanlara daha az ödeme yapmak, zulüm, adaletten ayrılma ve Allah'a saygısızlık olur. Denebilir ki, İslam'ın bütün emirlerinin toplandığı merkez nitelik, adil olmaktır. Diğer, bütün emir, farz ve nafileler, bu sıfatı insanlara kazandırmak ve onları bunu gerçekleştirmek için terbiye etmek ve tabi tutmak içindir. Ama görülüyor ki, İslam dünyasında, namazın dışındaki emirlere, farzları az ya da çok, doğru ya da yanlış, riyali ya da riyasız uyanlar ne kadar azdır. Kur'an-ı Kerim adaletin yanında yine adaletle ilgili, onun teferruatına ve uygulamasına ait, onu tamamlayan veya adaletin uygulanması sayılan doğruluk, verilen sözü tutma, vefalı olma ve ifetli olmayı demretmiştir. Bunlar birbirinin sebebi veya neticesi olarak bir sistem, İslam ahlak ve hukuk düzenini meydana getirirler. Bunlardan birine aykırı hareket etmek, diğerlerini de etkiler ve iyi netice vermez. Mesela dürüst olmayan kimsenin adil olması düşünülemez, dürüst olmayan iffetli de sayılmaz, sözünü tutmayan bir kimse, dürüst olmadığı gibi adil de sayılmaz, adil olan hem dürüst, hem iffetli ve hem de sözüne bağlıdır. İşte, bugünün Müslümanları, bu kavramları gereği gibi kavramadıkları ve aralarındaki mantık ilişkiyi düşünmedikleri için çünkü akla ve mantığa, aklı kullanmaya düşmandırlar onlardan mantıklı düşünme beklenemez. Abartılmış, dine sokulmuş herhangi bir fikri, dinde asıl olan bir fikre dayanarak reddetmek, çürütmek veya yanlış olduğunu ortaya koymak isteyen bir kimseye, ilk gösterilecek tepki, onu mantıklı hareket etmekle itham etmek ve akıl yürütmekle suçlamaktır. Aklı suçlamak, mantığı itham etmek için, Başka bir insanın sözüne dayanmaktan, ve onu şaşmaz otorite kabul etmekten başka bir delil süremezler, buna ihtiyaç da duymazlar. Oysa İslam'da herhangi bir kimseyi bayrak yapıp kutsamak haramdır, Kur'an'a aykırıdır. İnsanlar mantık kurallarına riayet etmedikleri zaman, mantıksızlığa düşüyorlarsa, dindarlarda dinin mantığına riayet etmediklerinde dinde mantıksızlığa düşüyorlar. Dolayısıyla günaha giriyor, münafık ve iki yüzlü oluyor, ahlak dışı davranıyorlar. İyi bir Müslüman olmak için mantığı iyi bilmek, sebep ve netice arasındaki ilişkiyi tespit etmek ve ona göre davranmak gerekir. Dindeki mantıksızlık kadar küçük düşürücü bir şey az bulunur. Diğer sahalardaki mantıksızlık, tutarsız iş yapmaktır. Dini konularda yapılan bir tutarsızlık ise hemen göze çarpar. Müslüman din mantığına göre hareket etmek zorundadır. İyi bir Müslüman mantıklı olan, tutarlı davranan ve işi sözüne, sözü işine ters düşmeyen insandır. Buraya kadar dinin emrettiklerini örnekler verdik. Şimdi de dinin yasakladıklarına geçelim. Kur'an'ın yasakları Kur'an'ın yasakladığı eylemler şu şekilde sıralanabilir. Yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmek, haram yemek, ihanet etmek, Zulmetmek, faiz yemek, iftira etmek, adam öldürmek, verdiği sözü tutmamak, kötülük etmek, zina etmek, hırsızlık yapmak, kovuculuk yapmak, fitne çıkarmak, hak yemek, Allah'ı unutmak, içki içmek, kumar oynamak, bir kimseye zarar vermek, kötülüğe yardımcı olmak, kötülüğü engellememek, bir kimseyi sömürmek, bir kimseye hakkını yedirmek. Dinin yasakları konusunda tutarsız veya mantıksız uygulamaların nasıl meydana geldiğine ve mantıklılığın nasıl olması gerektiğine değinmek din mantığının konusudur. Önce şu iki kavramı anlamak lazımdır. Fahşa, fuhş, fahşa kelimesi Kur'an'da geçmektedir. Bazen fahişe ve çoğulu fevahış olarak da geçer. Fahişe, fahşa sıfatlarının kökü fuhştur. Fuş, miktarını, ölçüsünü aşan Aşırı giden her şeye denir. Bu ölçüsünü aşmanın ve aşırı gitmenin şartı tiksinmeye yol açmaktır. Hakka, doğruya, ölçüye ve ilahi kanuna uygun olmayan her şeye fahiş, fuhş denir. Allah'ın yasakladığı her şeye fahişe kavramı içine girer. Çirkin olan her türlü söz veya işe fahişe denir. Pis, iğrenç, ölçüden aşan, iffetsiz, yakışıksız söz ve işlere fahişe, fuhuş ve fahşa denir. Fahiş, sözü Türkçede de ölçüyü aşan, ahlaka ve törelere aykırı olan söz ve davranışlar için kullanılır. Fuhuş, taşkınlık, aşırı davranış, gayri meşru ve kanunsuz cinsi münasebette bulunmaktır. Aşırı derecede çirkin ve insana layık olmayan, büsbütün yolsuz, hiçbir şekilde doğru görülemeyen söz ve iştir. Fahiş fiyat, aşırı, İnsafsızca yüksek fiyat anlamında kullanılır. Sözlük anlamını açıkladığım fuhuş, fahiş, fahişe kelimelerinin bu anlamları geçerlidir. İşte Kur'an-ı Kerim, bu kelimelerin gösterdiği, kapsadığı her türlü sözü ve işi reddeder, bunların meşru, kanuni, olmadığını kesin kes bildirir ve Yüce Allah'ın bunları kesin surette yasakladığını öğretir. Sözlük manasından da anlaşılacağı üzere her türlü çirkin, uygunsuz, yakışıksız, münasebetsiz, gayrimeşru söz ve fiil bu kavramın içine girmektedir. Fuhuş ve fahişe kelimesinin anlamı İslam'da en büyük günah ve çirkin işlerden sayılan zina ve homoseksüellikten herhangi bir kimseye yakışık almayan bir söz sarf etmeye kadar her türlü çirkin eyleme kadar uzanır. Buna göre fiyatların aşırı yüksek olması da büyük bir günah sayılır. Çünkü bu haksız kazançtır. Haksız kazanç aramdır, fuhuştur. Yukarıda söz ettiğim namazın, Allah'a yakarmanın ve yakın olmaya çalışmanın, insanı fuhuştan, fahişelikten, çirkin söz ve işlerden alıkoyacağını bildiren ayetin mantıki neticesi şudur, namaz iyi ve güzel bir şeydir. Fahişelik ise kötüdür. İyi ile kötü bir arada bulunmaz, İkisini bir arada bulunduran ve yapan tam ve arı bir insan olma niteliğini kaybeder, mentıksız olur, dinde mantıksızlığa düşer, münker, münker kelimesi de Kur'an'da geçmektedir, bu kelimenin kök manası da şöyledir, nekre, nükr, inkar, nekre, nükr, inkar bilmenin, tanımanın zıddı bir anlam taşır, inkar etmek, itiraf ve kabul etmemek, bir sözün veya işin vuku bulduğu gibi olduğunu inkar etmek ve tasdik etmemektir, doğru olduğunu tanımamaktır. Mülkerin karşıtı maruf, bilinen, tanınan, kabul gören, itiraf edilen ve doğruluğu tasdik edilen, söz veya iştir. Kur'an bu iki kelimeyi karşıt olarak yan yana kullanır. Kur'an'ı anlamada göz önünde bulundurulması gereken önemli iki temel yöntem vardır. Bunlardan biri, Kur'an'da geçen kelimelerin semantik manasını tespit ve tayin etmektir. Bunlardan başka yöntemler de vardır. İkincisi ise, Kur'an'ın o kelimeye yüklediği yeni manayı tayin ve tespit etmektir. Bu ikinci manayı tespit etmekte üç şekilde olabilir. Birinci kelimenin cümle içindeki semantik manası, bu birinci yöntemdir. İkinci kelimenin kullanıldığı yerde kastedilen ve bağlamsal manası, 3. Kur'an'ın diğer ayetlerinden veya Kur'an'ın bütününden esinlenilerek anlaşılan bir mananın kelimeye yüklenmesi, Münker kelimesine de bu yollarla farklı manalar yüklenebilir. Münker kelimesinin semantik manasına biraz daha açıklık getirmeye çalışalım. Bu, tanınmaz ve kabul edilmez olan şey, yapılan bir işin veya söylenen bir sözüm sağduyu sahibi, Makul insanlarca kabul görmeyen, itiraf edilmeyen ve inkar edilen şey anlamındadır. Bu semantik ve etimolojik anlam bile insana birçok şey anlatıyor. Burada ölçü alınan, insanın sağduyusu, sağlam bilgisi ve ahlaki tutumudur. Bu kadarı bütün insanlarca müşterektir. Bunun üzerine eklenecek anlam, her toplumun kültürü, dine inancı ve tarihi geleneğinin katacağı manıdır. Buna katılacak mananın ölçüsü ve doğruluk derecesi, insanlık ölçüsü olan sağduyuya ve akla uygun, olmasıyla belirlenebilir. Ancak Kur'an'ın ekleyeceği anlamın Kur'an'ın tüm felsefesine ve amacına uygun olacağını Kur'an açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü Kur'an'ın iyi ve kötüyü ayırt etme hususunda açıkça belirttiği ölçü, Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Çünkü Allah hikmet sahibidir ve hikmetle emreder. Kuran. İnsanın sağduyusunu esas aldığına göre, Kur'an'da Allah'ın emir ve yasakları hem akla hitap eder, hem de makuldür. Buna göre, münker, Allah'ın yasakladığı şeydir. Allah'ın yasakladığı şey de münkerdir. Münker ile fahşa, fuhuş arasında her ikisini de Allah'ın yasaklaması bakımından anlam farkı bulunur. Her ikisi de gayede birleşir. Her ikisi de Allah'ın yasaklarından kaçınmayı ifade eder. Ancak fuhuşta çirkinlik ve tiksinme söz konusudur. Münkerde ise reddetme, tanımama, itiraf ve kabul etmeme tepki ile karşılama anlamları hakimdir. Münker, insan aklının, tabiatının ve hastalığının kabul edemeyeceği şeydir. En açık fark şu olabilir: fuhuş duygusal ve maddidir, münker ise zihinsel ve bilgiseldir. Bu iki kelime. Allah'ın bütün yasaklarını kapsadığı gibi, Allah'ın emirlerine karşı gelmeyi de tazammın eder ve dolaylı olarak ihtiva eder. Allah'ın emirlerine karşı gelmek, onları inkar etmek, tanımamak, benimsememek sayılır. Diyelim ki, zekat vermek, adil olmak Allah'ın emridir. Bunları yapmayan münker irtikab etmiş olur. Bunların her ikisi, yani fahşa ve münker bir yerde birleşebilirler, zina, hem fahişeliktir, çirkin, iğrenç ve kötüdür, hem de münkerdir. Buna karşılık hırsızlık münkerdir, fakat çirkin olmayabilir. Adam öldürmek de münkerdir. Şimdi münker ve fahişe olan büyük günahlara örnek verelim ve aralarındaki mantıki bağı göstermeye çalışalım. Kur'an'da zinaya, fahşe yani fahişelik denmiştir. Türkçede de fuhuş ve fahişe kelimeleri zina anlamında kullanılmaktadır. Kur'an zina eden kadın ve erkeği eşit tutmuş, her ikisine aynı cezayı kesmiştir. Oysa Kur'an'ın bu eşitlik hükmü göz ardı edilerek Müslüman toplumlarda bile zinaya ilişkin uygulamalar kadının aleyhinde işlemektedir. Zina eden kadına fahişe, orospu dendiği halde, zina eden erkeğe orospu denmemektedir. Oysa aynı fuhuşu ikisi birlikte işlemiştir. Toplum ikisine de Kur'an'da olduğu gibi fahişe demelidir. Kadını orospu deniyorsa erkeğe de orospu demek gerekir. Çünkü aynı çirkin işi ikisi beraber işlemiştir. Eğer erkek, zorla hırza geçiyorsa, o zaman yalnız erkek orospu olur. Dinin yalnız mantıcı değil, kendisi bizzat açık hüküm vermektedir. İşte Müslüman toplumlar kendi dinlerinin gereğine ve mantığına bu kadar ters düşmektedirler. Erkeğe de orospu denmiş olsa, Orospuluk yapmaktan vazgeçme ihtimali artar veya bu eylem en aza iner. Dinde mentikli olmak hem şahsa, hem de topluma faydalıdır. Zaten din toplumun düzeni için gelmiştir. Toplum olmazsa düzende söz konusu olmaz. Düzende en az iki kişinin bulunması zorunludur. Hırsızlık Hırsızlık yapmaya Kur'an ağır ceza vermiş, bunda da kadın ve erkeği eşit tutmuştur. Hırsızlık her toplumun kötülediği ve insanın öz hakkına tecavüz sayılan bir harekettir. Müslümanlar, hırsızlığa Kur'an'ın verdiği cezayı ağır görmüş olmalılar ki, onu çok dar bir tarife sıkıştırdılar. Günümüzdeki suistimallere, devlet malını kaçırma ve zimmetine geçirmelere de teşmil edecek şekilde hırsızlığın tanımı tekrar gözden geçirilmeli ve Kur'an'ın bu fiile verdiği cezayı da harfi manasına değil, gayesine göre anlamaya çalışmalı ve ona göre uygulamaya gidilmelidir. Hırsızlık hiçbir insanın tasvip etmeyeceği, tanımayacağı, doğru bulmayacağı bir şeydir. Kur'an da bunun için hırsızlığı yasaklamıştır. Hırsızlıkta hem aşırı gitme, başkasının malına tecavüz etme hem de haram yeme bir araya gelmektedir. Bir şahsın malı için böyledir. Devlet malını çarçur etmek, zimmetine geçirmek Birilerine fazladan harcamada bulunmak veya ödeme yapmak, sonra da aradaki farkı bölüşmek gibi fiillerde, hem hırsızlık, hem emanete hıyanet vardır. Bütün bunlar da hırsızlığın kapsamına girer ve aynı cezayı alır. Devlet malını çarçur etmek ve paylaşmak çirkin bir hırsızlıktan başka ne olabilir? Devlet malında, fakirin, yoksulun, körün, topalın, sağırın hakkı vardır. Onların hakkını yemek hem münker, hem fahişelik, hem kötü, hem de çirkindir. Öyleyse hırsızlık, başkasının malına haberi ve rızası olmadan alıp yemek ve kendi nefsi için harcamaktır. Eğer hırsızlık kavramının kapsamı mantıklı olarak düşünülüp anlaşılırsa, bir günahın nasıl başka günahlara sebep teşkil ettiği görülür ve böylece bir günahtan dolayı birçok başka günah işlemenin mantiki sonucu anlaşılır. Zulüm, Kur'an-ı Kerim'in zulmü ve zalimleri lanetlemesinin sebebi zulmün, insan toplumuna yaptığı zararın büyüklüğüdür. Zulmün ne kadar büyük günah ve yıkıcı bir iş olduğu Kur'an'ın bir münker yapıldığı zaman, yapana günah ve ceza terettüp edildiği halde, yalnız fiilen zulmü dene değil, gönlünden zalimi tasdik ederek, ona gönül veren ve zulme meyledene de, ateşle azap edileceğini açıkça ifade etmesinden anlaşılabilir haksızlık yapanlara gönül vermeyin, yoksa, ateş size de dokunur, Allah'a karşı hiçbir dostunuz bulunmaz, sonra yardım da göremezsiniz, İki kişinin zalime sadece gönlünden mail duyması bile azaba uğratılacak günahlardan biridir, bu da zulmün büyük bir günah ve onu önlemenin ne kadar önemli olduğucunun açık ifadesidir, zulüm kavramı etrafında örülen mantık sisteminde, onun münkerliğini ve çirkinliğini anlatmak için kullanılan yan cümlecikler ve önermeler şunu ifade ediyor, Allah zalime ve ona gönül verene yardım etmez, bu çok büyük bir tehdittir, diğer günahlarda, münker ve yasaklarda böyle bir tehdit bulmak zordur, demek ki, Allah zulmün dışındaki günahları affedebilir, kişi iyi bir iş yaparak yanlışını affettirebilir. Buna karşılık kişi ancak yaptığı zulmü ortadan kaldırdığı zaman günahından kurtulabilir. Zulme meyledtirmekle sebep olduğu zarara öder, zalime olan desteğini çeker ve gönlünden ona düşman olursa kendisini affettirebilir. Zulmün ne olduğunu kısaca 2:11 113 ifade edelim. En büyük günaha Allah'a ortak koşmak ve insana yapılan en küçük bir haksızlık zulmün içine girer. Haksızlık Hangi derecede olursa olsun zulüm sayılır, yalan, Kur'an yalan söylemeyi şiddetle reddetmek ve yasaklamakla kalmaz, aynı zamanda yalancılara lanet edilmesini öğütler, yalan bütün kötülüklerin ve çirkinliklerin anası sayılabilir, İnsan bir kötülük veya fenalık yapmadan önce, Yalan söyleyerek suçunu örtbas edebileceğini veya başkasının üzerine atabileceğini aklına getirirse o kötülük veya fenalıcı yapması kolaylaşır. Ayrıca yalan sözler taşıyarak başkalarının arasında düşmanlığa sebep olabilir ve insanları birbirine kırdırabilir. Aldatmak da yalan söylemekten başka bir şey değildir. Aldatmanın çeşitleri yalanın çeşitlerini teşkil eder. En çok aldatan yalan şekli doğru ile karıştırılarak, doğruluk süsü verilerek söylenen yalandır. Buna hakka batıl elbisesi giydirme denir. Örneğin müteahhit, kârı içinde olmak üzere 100 milyona satması gereken dairesini, aylık kirası 2 milyon liradır, ben kiralarım, diyerek 200 milyona satar. Müteahhit bir seneliğine daireyi kiralar ve 24 milyon lira alıcıya öder. Bir sene sonra daireden çıkar. Ama kazandığı fazladan 100 milyon liranın sadece 24 milyonunu vermiş olur ve kendisine 76 milyon lira fazladan kalır. İşte bu para haramdır. İşte bu hakkı batıla karıştırmaktır. Buradaki yalanın ve haram kazancın zararı sadece daireyi alana değil, bütün toplumadır. İktisadi ve ticari hayatadır. Böyle biriyle bütün ticaret piyasasını alt üst eder. Etkisi kadar günah kazandığında şüphe yoktur. Yapılan kötülüklere karşılık verilen günahlar kötülüklerin sebep olduğu kötülüklere bağlı olarak artar. Bir kötülüğün karşılığı yalnız kendi çapı kadar günah değil, aynı zamanda sebep olduğu başka kötülüklerin de günahıdır. Bu yalnız din mantığı değildir. Sosyal ve diğer kanunların mantığı da böyledir. Yayma, Kur'an'ın zikredeceği büyük günahlardan ve yasaklardan biri de, fuhşun Müslümanlar arasında yayılmasına önayak olmak, canla başla çalışmak ve bunu severek, propaganda, reklam ederek başarıyla yürütmeye uğraşmaktır. Bu esas çok kimse tarafından ihmal edilmekte ve sanki Kur'an'da böyle bir yasak, hem de alçaltıcı bir azapla tehdit edilen münker olduğu bilmemezlikten gelinmektedir, Kur'an'da bir insanın günah işleyebileceği, ancak hemen peşinden tövbe ettiği takdirde affa uğrayacağı zikredilmektedir, bu, Kur'an'ın ilkesi ve din mantığıdır, ama, kişi kendisinin veya başkasının yaptığı bir fahişeliği açığa çıkarır, onu seve seve, özendire özendiri anlatır ve yayarsa, işte onu alçaltıcı, Aşağılayıcı bir rezap vardır. Ayrıca işin içine iftira ve mübalağa da katıyorsa daha kötü bir duruma düşmektedir. Kur'an, ancak kendisine zulmedilenin ve haksızlık yapılanın şikayette bulunmasına, kendisine yapılan zulma anlatmasına izin vermektedir ki böylece zulmedenin zulmüne engel olunsun. Kur'an'ın fahişeliğin, orospuluğun en kötüsü olarak zina bu eylemin ne kadar çirkin olduğunu gösterir. Kur'an insanın madde ve manevi sağlam bir yapıya sahip olmasını teminat altına almak için zinayı fuhşun en kötüsü saymıştır. Zinanın yaygın olduğu bir ailede ve toplumda çocuklar iyi, insanca, sağlam bir bünye ve karaktere sahip olarak yetişemezler. Bir kaza eseri vuku bulan bir zina kimseye duyurulmadan tövbe edilerek affa uğrayabilir. Ama zinayı yaymak ve herkese şirin göstermekle zina yapmasa bile Zinayı da aşan ve çirkinlerin em çirkini bir iş yapmış olur, hele günümüzde zina, orospuluk, yaptığını kendini överek yaymak artmıştır, bu toplum kanseridir, dinin emir ve yasakları, mantıktaki yasın öncülleri, istidallerin sebep ve sonuçları gibi birbirine bağlıdırlar, bir emrin yerine getirilmesi sonucunda iyi ve güzel başka fiil ve durumlar da ortaya çıkacaktır. Başka bir söyleyişle emir ve farzlar iyi sonuç vermeleri için vardır. Eğer iyi ve amaçlanan sonucu vermiyorsa, yerine getirilen bir emir, yerine getirilmemiş ve iyi ve tam olarak yerine getirilmemiş sayılır. İşte, dinin mantığı iyi ve güzel hedefe, iyi ve güzel yöntemle varmaktır. Biz, burada Allah'ın emir ve yasaklarının felsefesini yapmayı amaçladık. Sadece Allah'ın emir ve yasaklarının birbirleriyle olan mantıki sebep sonuç bağlarına örnekler verdik, gerisine okuyucu kendisi anlar, Müslümanlar da mantıklılık ve mantıksızlık, bir kişinin veya toplumun mantığa düşman olması kadar büyük felaket olamaz, mantık nedir, bazı çevreler ilk mantık kitaplarını yazan Aristoteles'e gereksiz yere düşman oldukları için mantığa da düşman olmuşlar ve olmaktadırlar. Bir yazar da bunlara şöyle cevap vermektedir, Tanrı insanı yarattı da mantıklı olmayı Aristoteles'e mi bıraktı? Demek istiyor ki, Tanrı insanı yarattığı zaman onunla birlikte mantığı da yarattı. İnsanın mantıklı hareket etmesini suç saymak ve bu suçu da Aristoteles'e yüklemek insanı mantıksızlık karanlığına düşürmekten başka bir işe yaramaz. Tanrı insanı mantıklı yarattı ve bütün kanunlarında şaşmaz bir mantıklılık hakimdir. Tanrı, insanı da kendisi gibi mantıklı hareket etmeye çağırmaktadır. Bunun için Kur'an'da mantıksızlık ve çelişki olmadığını bildirir. 3- Mantık nedir? Sorusuna cevap vermek çok kolaydır. Mantık, düzenli ve insicanlı, tutarlı, konuşmaktır. Kişinin sözleri, işleri ve fikirleri arasında mantıklılık bulunması, bunlar arasında çelişki bulunmamasıdır. Bir yerde söylediğini başka bir yerde yalanlamaması, bu bakımdan prensip sahibi, düzgün ve düzenli olmasıdır. Mantıksızlık, çelişkili olmak, münafıklık ve ikiyüzlülükten başka nedir? Münafıklar, dolandırıcılar ve sahtekarlar mantığa karşı çıkarlar. Mantıklı olmak işlerine gelmez. Mantığın olduğu yerde yalan olmaz. 3 Nisan 482. Aslında mantığa karşı çıkarak mantığı yanıltmaya çalışanlar da bir nevi mantıklı hareket ediyorlar. Ancak mantık objektif gerçeklere, insanın yaratılışında mevcut mantık kurallarına dayanmalıdır. Basit insanın da mantığı vardır ama zaman zaman mantıksızlık da yapabilir. Fakat bu mantıksızlığı kendisine anlatılınca mantıksızlığını anlar ve yanlışını düzeltir. Ne yazık ki bir de ideolojik Grupçu ve mezhepçi mantıksızlık vardır. Bunu düzeltmeye imkan yoktur. Böyle kimseler ancak ideolojiden vazgeçerse düzelebilir ve aklı selim mantıcına gelebilir. İdeolojik mantıksızlığa, ideolojik münafıklık demek yerinde olur. Buradaki münafıklık, çelişki içinde olmaktır. Yapılan iş, verilen hüküm, insanlık mantıcına aykırı ise çift ölçü kullanıldığından münafıklık oluyor. Kişinin söylediği bir söz ve yaptığı bir işe ters bir iş yapması, bu iki söz veya iş arasındaki tezade kavramaması mantıksızlığa düşmektir. Böylece, sözleri ve işleri arasında çelişki bulunan bir kimseye nezarı bakımdan mantıksız, eylem yönünden münafık denmektedir. Aslında bu iki terim birbirini yerine de kullanılabilir. Doğrusu mantıklılık, ahlaki bir konudur ve ahlaklılıkla eş anlamlıdır. Sıradan bir adamın mantıklı olabileceğini ileri sürdüğümüz zaman, onun felsefi anlamda mantık bildiğini ve bu mantığı felsefi anlamda kullandığını kastetmiyoruz. Hayatı boyunca söylediği bütün sözlerde çelişki, tezat ve tutarsızlık olmadığını ve fiillerinde de yanışık ve ihanet bulunmadığını söylemek istiyoruz. Bir insanın mantıklılığı şu şekilde anlaşılır, mantıklı bir insan söylediği sözlerin, birinci doğru olanlarını, ikinci yanlış veya yalan olanlarını, üçüncü doğrular ile yanlışlar arasındaki ilişkileri bilir, bunun için doğrularla yanlışları karıştırmaz, her zaman doğruları takip eder, böylece doğrular arasındaki sıkı ve tutarlı ilişkiyi bilir ve hep bu ilişkilere uyar, aynı şekilde yanlışları, Yanlışlar arasındaki sıkı ve tutarlı ilişkiyi de bilir ve bu yanlışlardan tutarlı bir şekilde kaçınır. İşte iyi ile kötüyü, doğru ile yanlış ayırt ederek hep iyi ve doğrunun yanında olmak bir mantık, disiplin ve sistem işidir. Böyle bir kimse her zaman ahlaklı ve mazbut bir kimsedir. Bunun için ahlaklı olmak, mantıklı olmanın bir sonucudur. Mantıklı olmak, ahlaklılığı doğurur. Bazen iyi bazen de zararlı iş yapan kimselerde ahlak olmamasının sebebi, bu gibi kimselerde mantıklılık bulunmamasındandır. Böyle hem iyilik, hem kötülük yapan bir kimse, bunu iki durumdan birinin etkisinde yapabilir, ya cahildir, iyi ve kötünün ne olduğunu bilmez. Oysa iyi ve kötünün ne olduğunu sıradan her adam bilir, bu özür sayılmaz, ya da iyi ve kötüyü bildiği halde kötülük yapıyor. Her seferinde münafıklık yapıyor, insanlara ihanet ediyor ve onları aldatıyordum bazen de iyi işler yaparak tutarsız iş ve sözler üretmiş olur. Bu kimse mantıksızdır ve mantıksız olduğu için de ahlaksızdır. Çünkü iyi ile kötü arasında bir zıtlık bulunduğunu mantık ortaya koyar. Mantık kalkıp mantıksızlık hakim olunca tutarsızlık ve ahlaksızlık yaygın hale gelir. Günümüz Müslümanlarından bir mantıksızlık ve ahlaksızlık örneği verelim. Günümüzde Müslümanların işlerinde ve sözlerinde münafıklık, ahlaksızlık ve tutarsızlık hüküm sürmektedir. Bazen iyi işler yapmış olsalar da çoğu kez de kötü işler yaparlar. Görevleri gereği yapmaları gereken iyi şeyleri yapmamaları ve ihmal etmeleri de kötülük anesine kaydedilir. Buna göre kötülük yapmak iki şekilde olur. Birincisi, gerçekten kötü olan bir şey yapmak, ikincisi ise iyi yapmamak, iyi yapmamak da kötülüktür, bu durum mantıksızlıkla anlatılabilir, mantıklı olan böyle bir çelişkiye düşmez, bu, bütün iş ve sözler hakkında yapılan mantıksızlıktır, bu genel mantıksızlığın yanı sıra bir de din mantığı vardır, din mantığı, Dini emir ve yasaklar karşısında mantıklı bir konum almak ve mantıklı bir şekilde hareket etmektir. Müslüman yazarların bir kısmı, genel mantığa karşı çıktı. Böylece mantık kavramı saradan bir Müslümanın zihninde bile kötü bir manaya geldi ve o da mantığa düşman oldu. Böylece Müslümanlar arasında genel mantık düşmanlığı yaygın hale geldi. Bu genel mantık düşmanlığı veya mantıksızlık zihniyeti, din mantığına da sirayet etti. Müslümanlar genel mantıktan mahrum bırakılınca, dini mantıktan da mahrum kalmış oldu, bu nedenle günümüz Müslümanları için, nerede ve hangi toplumdan olursa olsun, iş ve sözlerinde dini mantıksızlıktan başka bir şey bulunmaz, denmektedir Müslümanların, dini mantıksızlıklarını örnekler, bakarsınız bir insan, namaz gibi ağır ve külfekli bir emri yerine getirir, ancak namazın mantığına aykırı hareket eder, Namaz, çirkin ve irenç işlere zıktır. Her türlü kötülük ve zararlı işin yanı sıra iyi ve güzel işler yapmamakta çirkin ve tiksindirici işlerin içine girer. Hem namaz kılan, hem de söz ve fiille bunları yapan bir kimsede dini mantık yok demektir. Onda din mantıksızlığı hakimdir. Bazen de dinin güzelliklerini, buyruk ve yasaklarını heyecanla ve güzelce anlatan bir kimsenin sözleriyle fiillerinin çeliştiği görülür. Oysa, bu gibi kimseleri dinlerken kendinizden utanç duyarak onun ne kadar iyi bir Müslüman olduğunu sanırsınız, fakat fiillerini gördüğünüzü ondan nefret edersiniz, çünkü adamda dini mantıksızlık hakimdir, eğer böylelerinde dini mantık olsaydı, söyledikleriyle yaptıkları arasında bağ kurabilir, çelişkiye, mantıksızlığa, münafıklığa ve ahlaksızlığa düşmezdi, yapmayacağınız şeyin için söylüyorsunuz, yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında ne kadar büyük öfkedir, 4- Mesela, zekatını tam vermeyip, verse de kendisine yağcılık yapana, hizmet edene, kul ve köle olana gıdım gıdım verir ki, verdiği kişi her zaman kendisine muhtaç olsun, ama bu kişi zekatın hikmetinden bahseder, Kazanılan haram parayla hacca gitmek de dini mantıksızlıktır. Haram yemek, haram kazanç elde, 4 saf 61, 2, 3, etmek dinen en büyük günahlarındandır. Hacca gitmek ise dinen en büyük değil, normal farzlarındandır. Haram kazanç elde etmek sosyal bir günahtır. Topluma karşı büyük günahtır. Bu günahı, ancak toplum affedebilir. Onun için haram kazanç, ancak tamamen toplumun ihtiyacına sarfedilirse bu günahtan kurtulunur. Ama haram kazanç elde etmenin yan etkileri de vardır. Haram kazanç elde ederken başkalarına örnek olmak, başkalarının haram kazanmasına sebep olmakta, bu sebebin ve teşvikin derecesine göre büyük günah sayılır. Böyle bir kimsenin, bu günahlardan kurtulması için, sebep olducu günahların etkisini de ortadan kaldırması lazımdır. İşte din mantığının gereği budur. Fiilen yapılan işlerin doğrudan ve dolaylı etkilerinin sorumluluğu din mantığının ve dini hükümlerin felsefesine göre değerlendirilir. Hacca gitmek farzdır. Hacca helal para ile gidilse bile bu haram yemenin günahını dengeleyemez, yani affettiremez. Sonra hac şahsi ve ferdi bir ibadettir. İnsan Allah'a karşı sorumludur. Allah rızası için bir fakire yardım etmiş veya borç vermiş bir kimse borç vermek ve Kur'an'ın teşvik ettiği ve çok sevap verileceğini vaat ettiği bir davranıştır, ancak günümüzde toplumda kalkmış durumdadır. Hacca gitmese bile bu durumdan ötürü günahkar sayılmaz, çünkü, hacca gitmemek yalnız kişinin kendisini ilgilendiren bir günahtır, bu günahta başkasının hakkı yoktur. Ama toplumun da üzerinde hak sahibi olduğu günahları, önce toplumun daha sonra da, Allah'ın affetmesi gerekir. Toplumun affetmesiyle iş bitmiş olmaz. Allah'ın da ihtiyaç vardır. Bu, din mantığıdır. Eğer, kişi haram parayla hacca etmiş ise, yalnız görünür de hacca etmiş sayılır. Burada iki şey düşünmek gerekir. İnsan bir farzı veya dinen yapılması gerekli bir işi yaptığı zaman, hem sorumluluktan kurtulur, hem de görevini yerine getirmiş olur. Bu da şartları tam olarak yerine getirmiş olduğunda gerçekleşir. Nasıl ki, bir yere verilen dilekçe istenen şartları taşımadığı takdirde geri çevriliyorsa, şartları tam yerine getirilmeyen dini bir görevin görünürde yapılması da insanı sorumluluktan kurtarmaz. Üzerinde düşünülmesi gereken ikinci husus ise, İnsanın dini bir görevi, yani farzı yerine getirdiğinde sorumluluktan kurtulmanın yanı sıra sevap yani mükafat da kazanmasıdır. Haram para ile yapılan bir hac, görünür şartlar yerine getirildiği için bazılarına göre kişiyi sorumluluktan kurtarırsa da, aslında hiç sevap kazandırmayacağı gibi hacca gitmek için harcadığı haram kazancın günahını bile karşılayamaz. Burası çok önemlidir, buna dikkat edilmelidir. Haccedenin nasıl bir parayla haccadığını iyi düşünmeli ve haram para ile yapılan haccın feyakasını aldırış etmemelidir. Kişi işçisinin hakkını tam olarak ve zamanında vermiyor, sonra da tutupaç veya umreye gidiyor. Böylece ibadetini günaha dönüştürmüş oluyor. Hz. Peygamber'e atfedilen bir söze göre hacceden kimse anıdan domuz gibi günahsız olur. Var olan bütün günahları silinir. Çünkü İslam'da insan ergenlik çağından itibaren günah işlemeye başlar. Ancak, o kimsenin affedilecek günahları yalnız Allah'a karşı işlemiş olduğu günahlardır. Dolayısıyla bu hala kazançta yapılan hacca ait bir sevaptır, mükafattır. İnsanlara, topluma karşı işlenen haram kazanç elde etmek, zulmetmek gibi günahları, söylediğimiz gibi bir değil, bin hac bile affettiremez. Hacıya ilgili bu dini mantıksızlığın, Müslümanlarda uzun tarihi bir geleneği olduğu görülmektedir. Günümüz Müslümanlarına da intikal eden bu dini mantıksızlığı, diğer bir deyimle, dinin yanlış öğretilmesini şu şekilde açıklamak mümkündür, Müslümanlar, dini farzlar denince namaz, oruç, haç ve bazen de zekat gibi sadece ferdin yapacağı ibadetleri anlamış ve yalnızca bunları öğrenmişler. Bunların dışındaki farz ve emirlerin bir kısmı, bunlardan daha önemli olduğu halde, üzerlerinde gereği gibi durulmamış, yani dinin bunlara verdiği önem verilmemiştir. Müslümanın mantığı bu eksik bilgiye göre teşekkür etmiş, bunlardan başka dini farz ve emirleri bilmediği için bunlar arasında mantıklı bir bağ kurma imkanına sahip olamamış, dinde mantıksızlığa ve ahlaksızlığa düşmüştür dini yasaklardan da en çok üzerinde durulan domuz etinin haram olmasıdır. Müslümanlar içki, kumar, zina ve yalanın haram olduğunu işitmiş ise de, bunlar hakkında doğru dürüst bir bilgiye ve gerekli eğitime sahip olmadığı için bunları yapmadaki dini mantıksızlığı görmemektedirler. Bu birkaç yasak ve buyruk dışındaki asıl buyruk ve yasaklar terk edilmiş ve ihmal edilmiştir. Buna karşılık, Dinin diğer önemli buyruk ve yasakları yerine dinde yapılmalarına izin verilmiş nafileler, sünnetler, konmuş ve aradaki boşluk böyle doldurulmuştur. Bu nedenle başka farz ve nafileler olup olmadığı, dini bilgilere da okuyanın da aklından geçmemiş, 40 yılda bir öteki farzlar gözlerine iyilişmiş veya kulağına ulaşmış ise de akıllarında hiç yer etmemiştir. Burada şunu belirtmek lazım geliyor. Nafile ibadetler, farzların dışındaki, dine yapılabilen veya yapılması teşvik edilen, yapılmadığı zaman ise bir sorumluluk terettüp etmeyen işlerdir. Müslümanlar yerli yerinde ve gereğinde yapıldıkları takdirde sevap ve mükafat vaat edilen nafile ibadet ve işleri, farz namazların dışında sünnet ve nafile olarak fazladan kıldığı namazlara, Ramazan ayının dışında tutulan oruçlara, birden fazla hacca etmeye veya umreye tahsis edip onlarla sınırlandırmışlardır. Bunlar, diğer farzların yerlerine geçmiş, bunları yapanlar, daha önemli diğer farzları aldırış etmemişlerdir. Oysa, bunların dışında nice nice farzlar ve o farzlardan sonra nafile iyilik, ibadet ve çok sevaplı işler vardır. Bunlar ihmal edilmiş, Müslümanlara öğretilmemiştir. Mesela umreye gitmek yerine yetimhanelere gidip oradaki çocukların ihtiyaçlarını görmek, onları sevindirmek daha sevaptır. Umreye gitmek için harcayacağı parayla iyi Kur'an tercümeleri veya dini olsun olmasın güvenilir kitaplar satın alıp herkese dağıtmak. Mesela Batı'da basılmış güzel tıp kitaplarını alıp tıp öğrencilerine ve tıp fakülteleri kütüphanelerine hediye etmek bir alime kitap yazdırıp bastırarak dağıtmak ya da fakir, çalışkan bir öğrenciye burs vermek, parasızlıktan evlenemeyen gençlerin evlenmelerine yardımcı olmak gibi sosyal hizmetlerde kullanmak en büyük gayı olmalıdır. Bu türden işler kat kat sevap ve farz bir ibadettir. Din, bu gibi sosyal hizmetlerin insanca ve mantıklı, ahlaklı bir biçimde yapılması için gelmiştir. Namaz, oruç, Hac gibi ibadetler ferdi olup gayeleri insanı eğitmek ve topluma yararlı kılmaktır. Bu gibi ibadetler gaye değil, insanın kişisel eğitimi için vasıtalardır. Ancak görülüyor ki, bu vasıtalar gaye yapılmıştır. Bu nedenle eğitim hizmeti göremiyorlar. Çünkü gaye namaz kılmak olmuş, oysa namazın gayesi iyi dini terbiye görmüş, mantıklı bir Müslüman olmaktır. Gaye namaz olduğu ve asıl gaye kayboldu cündam kendisinden beklenen iyi ve dürüst insan yetiştirme işlevini yerine getiremez olmuştur. Kabahat namazın değil, namazı gayeye dönüştüren ve halka bu şekilde benimsetenlerindir. Namazın şekline önem vermek kâfi görülmüş, niçine cevap vermek zihinlerden silinmiştir. İşte bir mantıksızlık örneği, iki tüccar anlaşıyor. Tayin edilen zamanda mallar geliyor. Ama alıcı vazgeçiyor, satıcı alıcıya, vazgeçemezsin, bu imza senin değil mi, diyor, alıcı, evet, benim imzam ama, almak istemiyorum, diyor, satıcı namaz kılarsın, oruç tutar ve hacca gidersin, bunu nasıl yaparsın, bu Müslümanlığa diyor, alıcı, o ibadetler başka, ticaret başka, diye cevap veriyor. Burada alıcının davranışı en açık din mantıksızlığı ve din ahlaksızlığıdır. Müslümanın şahsiyet oluşumu, bütün Müslümanlar, aileler, toplumlar ve devletler kendi idarelerindeki insanları eğitirler, onlara birçok şeye öğretirler. Bu hususta dünya servetleri harcanır, birçok kurumlar, okullar, üniversiteler kurulur. Bunların sonucunda ulaşılan ve ulaşılamayan hedefler vardır. İslam dini de insanoğluna çok değer verir, İslam'ı kabul eden bir kimseden Kur'an'ın istediği ilk şey, kendi şahsiyetini oluşturması ve olgunlaşmasıdır, şahıs kelimesi, teşahhus ve müşahhas kelimelerinin türediği köktür ve görülen, müşahede edilen, ayakta dik duran, somut varlık demektir, teşahhus, şahıslaşmak, şahıs ve kişi olarak ortaya çıkmak anlamındadır, var olmakta, Ortaya çıkmak, meydanda somut olarak yerini almak demektir. Varlığın karşıtı, zıddı yoktur. Yokluk ise, karanlık bir boşluktur. Karanlık olduğu için hiç görülmez ve boşluk olduğu için de insan elini uzatsa eli boş olarak kendine döner. Varlık ise tersine aydınlıktır ve dop doludur. O kadar doludur ki, insan eli bu varlığın içine giremez, gözü de ne kadar keskin olursa olsun varlığın içine giremez. Onun son ve soyut varlığını delemez. İşte var olan bir kimse, kimseye boyun emeyen, kırılmayan, delinmeyen, herkesin gözü önünde şahıslaşan kimsedir. İnsan kendi nitelikleri ve özellikleriyle Faruk, Ahmet, Melih, Melek ve Gül gibi özel adlarla özdeşleşir ve ayniyet kazanır. O, bütün özelliklerinden meydana gelen, şahıslaşan niteliklerinin bütünüyle kendini gösterir kişiliğini başkasına kabul ettirir, varlığını başkalarına ispat eder ve böylece kendi, varlığının şuuruna varır ve başkası da onun varlığını görür, kavrar, itiraf ve kabul eder, işte insanın şahsiyet kazanması budur, şahsiyet ile fert arasındaki fark şu şekilde açıklanabilir, şahsiyette, iş ve davranışlar dışa dönüktür, burada başkalarının gözü önünde olma, gözüne girme, Görülme ve değerlendirme, söz konusu olduğu için işlerini, özelliklerini dışa vurma, aksettirme ve başkalarıyla ile iletişimde bulunma faaliyeti vardır. Ferdiyet veya ferdiyetçilik ise, daha çok insanın kendisiyle ilgilenmesi, dışarı ile alakadar olmaması ve ona önem vermemesi diye anlaşılabilir. Şüphesiz insanın kişiliğini ve şahsiyetini öğren birçok öge ve etken bulunmaktadır. Bu öğe ve etkenlerin çeşitliliğinden sayısız şahsiyette insanlar yetişmektedir. İnsanın bir özelliği de kendisine yapılan bir iyiliğe karşılık verme arzusudur. Aynı şekilde insan, yapılan bir kötülüğe de karşılık vermek ister. Yapılan iyiliğe verilen karşılık teşekkürdür. Bu teşekkür yalnızca dil ile teşekkür etmek değil, yapılan iyilik karşılığında aynı iyiliği veya benzerini yapmak şeklinde olabilir. Yapılan kötülüğün karşılığında da aynı kötülüğü veya benzerini yapmak gibi, buna da ölç alma veya intikam denir. İnsan, yaratılışı itibariyle kendisine yapılanlara karşılık verme eğilimindedir. Kendisine yapılan iyilice karşılık vermezse kendisini ezliklik içinde ve boynu bükük hisseder. Bunun için, kendisine yapılan iyiliği ödemek zorunda kalır. Aksi takdirde iyilik yapana karşı kendisini aşağı görür. Bundan kurtulmanın tek çaresi verilenin karşılığını ödemekle olur. Böylece kişi hürriyetine kavuşur, kendisine iyilik yapanı gördüğü zaman baş eğik olmaz, başı dikkalarak şahızlaşır, kişiliği tam olarak ortaya çıkar ve kabul görür. Şüphesiz insana verilen en büyük nimet ve yapılan en büyük iyilik ona varlık verilmesidir. Var olmak kadar büyük bir iyilik tasavvur edilemez. Diğer bütün iyilikler Bundan sonra gelir ve buna dayanır. İnsan kendisine büyük bir iyilik yapan kişiye yani aynı veya benzer bir iyiliği yapmak zorunda olduğu şuurunu yaşar. Varlığını, insana kendisi vermemiştir. Onu başka biri kendisine vermiştir. Böyle bir varlığı ancak Tanrı verebilir. Tanrı'ya karşı insan nasıl bir iyilik veya ödeme yapmalıdır ki, bu iyiliğin altından kalkabilsin ve kendini hür hissetsin? İşte Kur'an, insana bu ödemeyi nasıl yapabileceğini ve yaptığı zaman kendisini ne kadar mutlu hissetmesi gerektiğini anlatır. Bu, insanın sosyal mantığına göredir. İnsana varlık veren Tanrı olduğuna göre, insan varlığını Tanrısına geri verecektir. Bunu yaptığı zaman, Tanrı'nın yaptığı iyiliğin karşılığını tam anlamıyla ödemiş olacak ve böylece şükrederek kendisine verilen nimetin borcundan kurtulacak ve hür olacaktır. Ancak varlığını Tanrı'ya nasıl geri verecektir? Soran burada yatmaktadır. Kur'an bu sorunu çözmek üzere ve ödeme yolunu göstermek için gelmiştir. İnsana, yaratılış mantığına göre öneride bulunacaktır. Allah'a secde en büyük şükürdür. İnsanın, varlığını kendisine veren Tanrısına verecek yine kendisinden başka bir şey yoktur. Onu sana geri vermeye geldim, deyip secdeye kapanacaktır. İşte Tanrı'ya edilen bu secde, vermiş olduğu varlığın karşılığı ve diyetidir. İnsanın varlığını kendisine veren Tanrısına vereceği karşılık ona secde etmesidir. Böylece insan, varlığının bedelini secde ederek ödediğinde varlığını Tanrısından geri alacak ve borcunu ödediği için de hürriyetine kavuşacak, borç esaretinden kurtulmuş olacaktır. Bunun için Tanrısına secde eden insan kadar onurlu, Başı dik ve hür bir kimse yoktur. Güvenli ve huzurlu bir şahsiyet sahibi olmak, ancak görevini en mükemmel şekilde yaptığına inanmakla olur. Buna karşılık kendi öz varlığının kaynacını bilip ona borcunu ödeyerek hürriyeti tadamayan bir kimse, kendisine yapılan iyilikler karşısında kul ve köle olmak durumundadır. İyilik yapanlar değiştikçe, efendisi de değişecek, menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye mahkum olacaktır. Efendisi değiştikçe şahsiyeti ve kişiliği de değişecektir. Çünkü her efendisinin isteği ayrı olacak, efendileri çoğalacak, böylece birbirine karışan istekler de kafasını karıştıracaktır. Ama Allah'a secde ederse, insanlar arasındaki efendileriyle eş düzeyde olacaktır. Bunun için Kur'an'da Allah, yalnız bana tapacaksınız ve secde edeceksiniz, benden başkasını tapmayacaksınız, demiştir. Şeklen değil, gerçekten Allah'a tapan bir kimse, başka hiçbir şeye ve insana tapmaz. Kur'an, insanın tapma içgüdüsünü yalnız Allah'a yöneltmekle, insanın insana tapmasını önlemek istemiştir. Bu, Kur'an'ın insanoğluna en büyük armağanıdır. Allah'tan başkasına secde edilemeyeceği gibi el, etek, ayak öpmek de yoktur. Allah'tan başkasına bel bükülmez. Allah'a, belini büken, başkasına bel bükmez. Çünkü Allah'tan başka hiçbir varlık, Allah'tan daha büyük değildir. En büyük varlığa secde eden, aciz başka varlıklara secde etmeyi, kendine ve Allah'a hakaret sayar. Veli, Ali, Şeyh, Kutb veya Hocanın de eteği veya ayağı öpülmez, Allah'a gerçekten secde eden bir kimse, Allah'tan başkasına secde etmez ve Allah'ın yarattığı bütün insanları eşit ve sevgiyle bakar, onları kendisine ve kendisini onlara eşit görür, secde Allah'a yapılan itaatlerin, ibadetlerin en üstünüdür, secdenin altında birçok farklı derecede itaatler, ibadetler bulunmaktadır, bunların her biri Allah'ın insana yaptığı iyiliğin karşılığıdır. İnsan Allah'a secde etmekle Allah'ın kendisine yaptığı iyiliği itiraf ederek karşılığını ödemiş oluyor. Böylece kişinin Allah'a ödeyecek borcu kalmadığı gibi, Allah da bu ibadete karşılık insana bir şey vermeye mecbur olmuyor. Çünkü insan, kendisine daha önce yapılmış olan iyiliğin karşılığını veriyor ve Allah'a teşekkür ediyor. Teşekküre karşılık tekrar teşekkür etmeye gerek yoktur. Yoksa bu sonsuza kadar gider. Bu iken Allah insana yine de mükafat olarak cenneti veriyor. Cennet, insanın ibadetinin karşılığı değil Allah'ın insana fazladan bir mükafatıdır. Allah'a secdetmeyi bir kölelik ve zillet kabul edenler, ikiye önden aldanmakta, doğal insani eğilimden uzak düşmekte ve bunlardan sapmaktadır. Birincisi, Allah'a boyun eğmeyi şerefine yediremeyenlerin insanın duale eğilimi olan iyiliğe karşı iyilik yapmaktan ve ona teşekkür etme duygusundan yoksun olmaları. İkincisi de yani adi menfaatler. İçim taşa, toprağa, mermere, bronza, duvara, kutba, şahsa, mezar taşına gidip alvarıp bunlardan yardım dilenerek ihtiyacını duyurmaya çalışmaları, ölülere canlılarmış gibi bilgi ve tekmil vermeleri boyun eğerek kul köle olmalarıdır. Böylece, onlara kutsallık ve tanrılık değeri verir de farkında olmaz. Çünkü insanda kutsal duygular, doğuştan bulunmaktadır. İnsanın kutsal değerlere dayanarak çıkarlarını kutsal haklılığa dayandırması, bazı kimselerin bu haklarını sömürmesine mane olamamasından, insanoğlunun aczinden ve şahsi hakkını koruyamamasından ötürüdür bu tarihi olgularla daha iyi ortaya çıkmaktadır. Kur'an'ın ibadet mantığı ve felsefesi budur. İşte Kur'an, insanın bu kutsal değerlerinin kötüye kullanılmasını önlemeye en büyük amaç edinir. Sonuç olarak, Kur'an'ın emir ve yasakları insanın hür iradesine hitap eder. İnsan bunlara uyuma veya uyumama hürriyetine sahiptir. Zaten böyle olmasaydı sorumlu olmazdı. Sorumluluk ve irade hürriyeti doğru orantılıdır. İrade hürriyeti genişledikçe sorumluluk da artar, daraldıkça azalır. Kur'an'ın emir ve yasaklarının sonuçları bazen hukuki sorumluluklar doğurur, bazen de ahlaki davranışları şekillendirir ve onlara yön verir. Her iki durumda da, sonuçlar otomatik olarak, zorunlu bir surette meydana gelmezler. Emir ve yasakların yapılıp yapılmaması insan hürriyetine bırakılmış, Yerine getirilecek bu emrin sebep olacağı sonucun ortaya çıkması da yine insanın iradesine bağlı kılınmıştır. Bunu açıklamak için namaz kılmayı örnek vermek istiyorum. Çünkü namaz kılmanın sebep olacağı sonuç, ayrıca Kur'an'da zikredilmektedir. Kitaptan sana olunan izle, namazı kıl, doğrusu, namaz çirkin işlerden ve kötü söylemlerden alıkoyar. 5. Namazın çirkinliklerden ve kötülüklerden ağlı koyması zorunlu değildir. Bu namaz mantığının dini ve ahlaki gereğidir, fakat matematiksel bir sonuç decildir. Namaz kılmakta, bu sonucun ortaya çıkması da, insanın hür iradesini, dini emirleri tam olarak yerine getirmek için kullanmasına bağlıdır. İnsan kendi hür iradesiyle, namaz kıldığı halde fuhuş ve münker işler yapabilir. Kur'an insanın mümin de olsa yanılabileceğini ve günah işleyebileceğini kabul etmiştir. İnsan, yaptığı yanlış ve günahları tövbe ederek silebilir, telafi edebilir ve böylece kendini temize çıkarabilir. Bu şekilde insana, geçmişini düzeltme ve kaybettiğini telafi etme imkanı sağlaması, İslam'ın insanoğluna en büyük hediyesidir. Burada yapmaya çalıştığımızda, Kur'an'ın emir ve yasakları arasındaki sebep-sonuç ilişkisini örnekler vererek Müslümanlara önce mantıki düşünmeye, sonra da bu din mantığına göre davranmaya çağırmakta olduğuna dikkat çekmektir. Müslümanları ıslah etmek hem zor hem de kolaydır. Çünkü İslam'ın doğru ve yanlışlarında birleşilen hususlar vardır. Önemli olan Müslümanların bildikleri doğruları yapmalarını ve aynı şekilde bildikleri yanlışlardan uzak durmalarını sağlamaktır. İşte zor olan, bu uygulamadır. 5. Ankebut 29-45. Şahsiyet Buhranı'nın nedenleri 1. 1. A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Ankara, 1971. Bir Ağacın meyvelerini devşirip bir sergi üzerine yemiş olsak, bu meyvelerin her birini diğerlerinden ayırma imkanı mevcut olmayabilir. Çoğu birbirine benzer. Ama yine de renk, şekil ve hacim yönünden birbirine benzemeyenler bulunur. Bu tek bir ağacın meyveleri için böyledir. Her birinin cinsi, soyu sopu, beslendiği yol ve aldığı gıda, su, güneş aynı olmasına rağmen, ağaçtaki yeri ve bütün bunları alma zamanı farklıdır. Her birinin ağaçta bulunduğu yer, rengine Hacmine ve şekline tesir eder, aldıkları güneş miktarı, her biri için farklıdır, suyu ve karbonu aynı anda, hep aynı ölçüde ve aynı süratle alamamışlardır, bu tek bir ağacın meyveleri için böyle olursa, şüphesiz aynı cins ağacın örneğine elma ağacının değişik iklimlerdeki şartlara ve farklı türlerine göre değişiklikler ortaya çıkar. Bu elmaların dış görünüşleri onlara karşı arzumuzu artırır ve bizi aralarından birini seçip almaya iter. Biz elmaların dış görünüşlerine bakarak, onlardan beklentilerimizi elde edebileceğimizi düşünmüşüzdür. Bu düşüncemizi bazen yanılmışızdır, bazen de isabet etmişizdir. Aslında seçtiğimiz elma istediğimiz gibi çıkmasaydı, bir defa aldanmış olurduk. Oysa ara sıra aldanır, ara sıra isabet ederiz ve bu böyle devam eder. Seçtiğimiz elmanın diğerlerinden farklı bir takım özellikleri vardır. Bu özelliklere verdiğimiz zehir ile elmanın her biri değer kazanır. Fiziki varlıklarda ve fiziki şartlar altında yetişen meyvelerde böyle değişiklikler ve özellikler meydana gelmektedir. İnsanda da fizik dünyasında yer almaktadır. Her ferdin kendine has bir takım görünür ve görünmez özellikleri vardır. Bu özellikler vasıtasıyla insanlar birbirlerinden ayırt edilir. İnsanları birbirinden ayıran bu özelliklerin tümüne şahsiyet denir. Şahsiyet kavramı, insan dışında kalan diğer canlı ve cansız varlıkları kapsamamaktadır. Diğer varlıkların her birine ait farklı özellikler mevcuttur. Ancak bu özellikler onlarda teker teker bulunur. İnsanda ise, bu özellikler bir bütün teşkil eder ve böylece insanın fizik yapısı dışında başka yapı meydana getirir. İnsanın fizik yapısı dışındaki bu yapıya insanın şahsiyeti, şahsi yapısı denmektedir. Bu nedenle fizik yapısı göz önünde bulundurulduğu takdirde insana fert, şahsiyet yapısı göz önünde bulundurulduğunda ise şahıs denir. Fiziki bir yapının meydana gelmesi, bir takım fiziksel unsurların, bir takım şart ve ölçüler altında bir araya gelmesini gerektirir. Fiziki yapıyı meydana getiren unsurların tespiti, şartlarının tayin ve miktarlarının ölçülmesi imkan dahilindedir. Ancak şahsiyeti meydana getiren unsurlar ve bu unsurların şart ve miktarlarının bilinmesi, çoğunlukla imkan dahilinde değildir. Bunlar ancak münasebet kurma. Zan, tahmin etme yoluyla bilinebilmektedir. Bunun içindir ki, fiziki bir yapıyı unsurlarına ayırıp öğrenmek mümkün olduğu halde, bir şahsiyeti, unsurlarını ayırıp kesin olarak bilmemize imkan yoktur. Şahsiyetin fiziki yapının dışında bir yapı olducunu söyledik. Ancak bu iki yapı birbirinden apayrı iki varlık değildir. Şahsiyet yapısı, fiziki yapı üzerine kurulur. İnsanın fizik yapısında anasının, babasının, beslenmesinin ve yaşadığı iklimin tesiri vardır. Şahsiyet yapısında ise çevresinin, okulunun, toplumunun, milletinin gelenek ve göreneklerinin tesiri vardır. Bunlardan başka Allah vergisi diyebileceğimiz akıl ve zekanın tesiri de inkar edilemez. Bu tesirler altında meydana gelen fiziki ve şahsiyet yapıları kendine has yapılardır. Bir insanın fiziki yapısını başka insanlarınkinden ayırt ettiğimiz gibi şahsiyet bakımından da insanları birbirinden ayırt ederiz. Yukarıda değindiğimiz gibi, bunların birincisini ikincisinden ayırmak daha kolaydır. Bir ferdi diğerlerinden ayıran özellikler, onun ferdi şahsiyetini meydana getirir. Bu ferdin mensup olduğu ailenin de kendine has bir takım özellikleri vardır ve bu özellikler de o ailenin şahsiyetini meydana getirir. Böylece aile şahsiyeti doğar. Ailelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan toplumun da o ailelerin şahsiyetleriyle bütünleşen bir şahsiyeti vardır. Toplum şahsiyetinden de millet şahsiyeti teşekkür eder. Ferdin toplum ve millet şahsiyetinin teşekkür etmesinde etkileri olduğu gibi Toplum ve millet şahsiyetinin de fert üzerinde etkileri vardır. Öyleyse ferdin şahsiyeti, ailenin şahsiyeti, toplumun şahsiyeti ve milletin şahsiyeti dediğimiz zaman, her ferdin, her ailenin, her toplumun ve her milletin kendilerine has özellikler bütünü olduğunu kastederiz. Bu özellikler bütünlüğü ile fertler, aileler, toplumlar ve milletler birbirinden ayrılır. Ancak ferdin dışındaki diğer şahsiyetlerde bütünleşmiş fiziki bir yapı yoktur. Bunun için diğer şahsiyetlerde fizik yapısını bir unsur olarak ele almak imkansızdır. Buna karşılık ferdin fizik yapısı şahsiyetinin teşekkülünde bir unsur olarak ele alınmaktadır. İşaret ettiğimiz gibi insan şahsiyetini meydana getiren unsurları 3 grupta toplamak istiyoruz. a. Fiziki ve pisişik unsurlar ile insanın boyunu kıyafetini, güzelliğini, sağlam vücut oluşunu, fiil ve infialini vs. b. Sosyal unsurlar ile insanın çevresini, içinde doğup büyüdüğü gelenek ve görenekleri, insanlarla arasındaki münasebetleri, uymak ve kaçınmak zorunda kaldığı dini, ahlaki buyruk ve yasakları ile insana öğretilen ilim ve kültürleri. c. İlahi unsur olarak da akıl, zeka ve anlayışı kastediyoruz. Fiziki unsurlar, insanın kendi iradesine tabi değildir. Bunların çoğu tabiat yoluyla gelir, bir kısmı ise iradeye bağlı olabilir. Bir insanın vücut sağlığı, genetik hastalıklar dışında insanın kendisinin ya da anne ve babasının elindedir. B- Sosyal unsurların çoğu, aslında insanın ferdi-hür iradesine dayanırsa da, toplumun malı olduktan sonra ferdin iradesinden çıkmış sayılırlar. Ama okumak, ferdin bizzat kendisinin veya kendisini terbiye eden ana babasının iradesine bağlıdır. Ahlaki davranışlarda bir dereceye kadar insanın iradesine yer vardır. C. İlahi unsur saydığımız akıl ve zeka sırf Allah vergisidir. Akıllı ve zeki olmak insanın elinde değildir. Ancak, aklın fonksiyonu olan düşünmek, insanın elindedir. Aklı ve zekayı kullanmak, Böylece akıllıca işler yapmaktan insan bizzat sorumludur. Doğrusu aklını kullanmak bazen yukarıda sayılan sosyal unsurların etkisinde kalabilir ama bu arzi olduğu için insanın düşünme sorumluluğunu kaldırmaz. İradeyi de bu bakımdan değerlendirebiliriz. İradenin işlemesi insanın sorumluluğu altındadır. İradede düşünce gibi aklın fonksiyonlarından biridir. İnsan şahsiyetinin unsurları olarak saydığımız bu üç grup faktörün içinden birer baş faktörlü olarak A, sağlam vücut, B, eğitim öğretim ve C, aklı seçebiliriz. Atalarımızın dediği gibi, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sağlam kafalı olabilmek, doğru düşünebilmek için fiziki bir hastalığa uğramamış olmak gerekir. İnsan vücudu hastalık içinde kıvranırken sağlam düşünemez. Fakat bunun tersi doğru, değildir, yani sağlam vücutlu olan bir kimse akıl ve fikir sahibi olmayabilir, öyle olsaydı, fiziki bakımdan sağlıklı nice akılsız, düşüncesiz kimseler bulunmazdı, yukarıda geçen ema misalinde olduğu gibi, bu konuda da aldanmamalıyız. sağlıklı bir insan gördüğümüzde, peşinden hemen akıllı, iradeli ve düşünebilen bir insan olup olmadığını araştırmalıyız. Sonra da eğitim ve öğretimini göz önünde bulundurmalıyız. Bunlar bize bir kimsenin şahsiyeti hakkında temel bir bilgi verir, gerisi teferruattır. Şahsiyetin teşekkülü için belirlediğimiz bu üç ana unsurdan akıl ile öğrenim ilişkisi üzerinde birkaç söz söylememiz yerinde olacaktır. Bir kimse akıllı ve zeki olabilir, fakat şahsiyet sahibi olabilmesi için toplum içinde bulunacağı mevkilere göre eğitim ve öğretim görmesi şarttır. Kültürünün gerektirdiğinden daha üstün bir mevkide bulunanlarda, şahsiyet eksikliği apaçık görülmektedir. Bu durumda olanlar eksikliklerini çeşitli yollardan ve çoğu zaman gayri meşru yollardan tamamlamaya çalışırlar, eksik şahsiyetlilik böylece ortaya çıkar. İlim İnsanın şahsiyetini bütünleyen önemli bir unsurdur, dedik. İlmin eksik olması, metotla öğretilmemesi, insanın şahsiyet noksanlığını doğurur. Burada ilimden kastettiğimiz, bütün ilimler değildir. Her insanın kendi sahası ve mesleğinin gerektirdiği ilim kolunu kastediyoruz. Her insan, mesleğinin gerektirdiği bilgiye sağlam şekilde vakıf olduğu takdirde, onun ilmi şahsiyeti tamamlanmış sayılır. Bundan sonra aklın gereklerini yerine getirip ilmine göre iş yapıp yapmadığı ve yaptığı işlerin bir muhakeme, düşünce eseri olup olmadığı, verdiği hükümlerde iradeli ve azimli olup olmadığı göz önünde bulundurulur. Toplumumuzda gördüğümüz şahsiyet bu aranında, yukarıda zikrettiğimiz unsurlardan ikisinin, eksikliğinin büyük rol oynadığını ileri sürmek mümkündür. Bunlardan biri ilim. Diğeri ise aklın fonksiyonu olan düşünmedir. Toplumumuzda bugün görülen şahsiyet buhranının nedenlerini 1683 yenilgisine kadar götürenler vardır. Daha doğrusu bunu bin yıl öncesine, taklit ve mezhepçiliğin başladığı döneme kadar götürmek mümkündür. Şahsiyetler, gelenek ve göreneklerin tesiriyle teşekkür ettiğine göre, böyle düşünmekte bir sakınca olması gerektir. Geçmişin şahsiyet tahlilini yapmamız, ancak dolaylı yoldan olabilecektir. Biz bugün gördüğümüz eksikliklerin, ferdin kendi çalışmasının dışında, ilmi gelenek ve demokratik düşünce yönünden toplumun ferdin üzerindeki etkileri üzerinde durmak istiyoruz. Bir buçuk asır öncesinde mevcut olan ilmi geleneğin, demokratik düşünceye dayanmadığı aşikardır. Bizden önceki nesle kadar süre gelen medrese öğretimi, İleride anlatacağımız gibi, idare tarafından bir kenara itilmiş ve bu suretle cemiyetten koparak içine dönüp kapanmıştır. Bu içine dönüklük, dışarıdan gelen ilim ve fikir akımlarını karşı, yalnız tepki göstermek eğitilmiş, bunları inceleyip gereken metot değişikliğini yapamamış ve yeterince istifade edememiştir. Bu metot farkı kıyas ve istikra metoduydu. İslam medeniyeti istikraya, Tecrübe, dayanıyordu. Haçlı seferlerine kadar kıyası kullanan Batı, bizden istikrayı aldı. Biz de onlardan kıyas metodunu aldık, böylece metodlarımızı değiştirdik, ancak eski mirasımız olan istikrayı hala geri almış değiliz. Medrese, asırlar önce, değişik kültür ve toplumlarda ortaya çıkmış fikirlerin, yeterli olduğunu, Dünya durdukça elleri sürülecek yeni fikirlere de bu geçmiştekilerin fikirleriyle cevap verilmesinin yetip artacağını savunmuştur. Medresede, asırlar boyunca ilmi otorite şahıs ve kitaba dayandırıldı. Fikre fikirle değil, falanca'nın sözü veya filan kitabın bir cümlesiyle karşılık veriliyordu. Bugün de durum aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Bu yanlış düşünce ve metot yenilenmediği için yok oldu. Medresenin karşısına dikilen mektep, her ne kadar farklı bir kaynağa, batıda tekamül eden ilimlere dayansa da, kuruma gayesi medreseyi bertaraf etmek olduğu için, o da medreseleri eleştirdiği skolastik düşünceye dalmış ve vaat ettiklerini hala verememiştir. Bir buçuk asır önce birkaç ilmi sahada tek tek bazı alimlerin ortaya çıktığı görülür. Fakat onlar da ilmi otorite ve metodlara dayanan bir akım yerleştirememişlerdir. Artık bu beceriksizliği medreseye yüklemek insafsızlık olur, bunun sebeplerini başka yerlerde aramalıdır. Öyle görünüyor ki, siyasiler, ilmi otoritelerden korktukları için daha uzun süre hükümran olmak için ilmi çalışmaları kendi kontrollerinde bulundurmuşlar, alimlere büyük imkanlar vermemişlerdir. Tanzimatın ileri gelenlerinin sistemli bir eğitim görmemeleri de şahsiyetlerine tesir etmiş ve böylece eksik şahsiyet tipi duruma hakim olmuştur. Siyasilerin alimlere baskısı, Osmanlı İmparatorluğu henüz kurulma halindeyken büyük zaferler kazanılıyor ve büyük çalkantılar oluyor, İmparatorluğa yeni memleketler iltihak ediyordu. Her ne kadar bu memleketlerin büyük kısmı aynı kültürü taşıyor idiyse de, yine her birinin kendine has özellikleri vardı. Tedrisat dağır ve serbestti, ilimden yana bir gaye taşıyordu. Toplumda ilim adamlığını, ilmi şahsiyet sahibi olmanın tayin ettiği bir devirde, elbette ilim daha çok kıymet kazanır. Bunun için Fatih ve Yavuz evrine kadar isim yapmış bazı ilim adamlarına rastlanır. Ama Fatih devri de dahil, şöhret yapmış herhangi bir ilim adamının, Hoşa gitmeyen şeyler söylediğinde işkenceye uğraması veya mevkiinden uzaklaştırılması anane haline getirildikten sonra, ilim hürriyetine de son verilmiştir. Bundan sonra medreselerin resmileştiğini görüyoruz. Yani medreseler, devlete memur yetiştirme fabrikası haline gelmiş. Hocalar ilmin otoritesinden çıkıp idarecilerin otoritesine girmişler ve medreseden mezun olanlar hükümet tarafından hemen tayin edilmeye başlamış. Böylece ilim kaygısı yerine diploma alma kaygısı hakim olmuştur. Bu durum bugün de değişmemiştir. Muhtar üniversitelerimiz dahil, öğretim ve seselerimiz memur yetiştirme gayesini aşmış değildir. Bütün ilim, medresede okunan birkaç kitabayını isar etmiştir. Bunun nedenleri üzerinde ayrıca durmaya değer, yalnız bir tanesine temas etmeden geçemeyeceğiz, dil meselesi, Osmanlı İmparatorluğu, her ne kadar İslam memleketlerini, bilhassa Arapçanın ana dil olduğu yerleri bir araya getirmişse de, imparatorluğa hakim olan devlet otoritesi, Türk stilindeydi. İmparatorluk coğrafyasındaki öğretimin amacı da devlet vazifesi edinmek haline gelmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun, yeni bir ilme oluşuma sebep olamamasının nedenini, biz dile yüklemek istiyoruz. Hakim olan ve idareyi ellerinde bulunduran unsur Türktü ve İmparatorluk merkezi ve ağırlığı Türk halkının bulunduğu bölgedeydi. Merkez ve çevre halkının ana dili Türkçe, ancak öğretim dili Arapça idi. Arapça kendi vatanından uzaktı, Arapçayla öğretim yapanlar bu dile yabancıydı. Halkın ve medresenin dili aynı olmadığı için, medreseli ile halk kaynaşamıyor, gittikçe birbirinden uzaklaşıyor, halk medresenin ilimlerine iştirak edemiyordu. Araplar, devlet idaresi ve göçlerinden serbest kaldıkları ve kendi ana dillerinde öğretim yaptıkları halde niye yapamadılar ve ilmi geliştirip ilerletemediler. Siyasi otoriteye sahip bir devletleri olmadığı için mi? Öyleyse niye bir devlet sahibi olamadılar? Abbasiler zamanında taklitçilik başladı ve ilim durakladı. Bazı yazarlar bilerek veya bilmeyerek, İslam'da ilmin duraklama sebeplerini Osmanlılar döneminde ararlar. Ancak bu, büyük bir tarihi ve ilmi hatadır. Osmanlılar olana bir şey eklemediler, olanı devam ettirdiler. Bunun ana sebebi bizce dildir. Eğer imparatorluk kurulurken büyük ilim Türkçe'ye kazandırılsaydı, medresede Arapçanın yanında Türkçe derslere de yer verilseydi ve en azından bir kısım dersler Türkçe kaleme alınıp okutulsaydı, yeni bir ilmi kalkınmanın nüvesi atılabilirdi. Her, çocuk, ana dilini öğrenmeye başladığı andan itibaren bu dilin kendi mantığını da kavrar ve bu mantıkla düşünmeye başlar. Her dil, kendi sahibine küçükken mantığını öğretir ve bu mantıkla düşündürür. Türk çocuklarının mantığı da Türkçe'ye göre teşekkür etmiş iken, Arapça mantığı ile öğretime tabi tutulmuşlardı. Medrese dili ev, çarşı, pazar ve halk tarafından beslenmiyor. Halk dili medrese diline bir katkıda bulunmuyor ve ona yaşayan hayattan canlılık katamıyordu. Bundan dolayı gaye, medrese kitaplarını anlamakla sınırlı kalıyordu. Batı tarzı okullarımız da böyledir. İlmi ve fikri bir uyanışın bize hala mevcut olmayışını, yabancı dillerde yazılan ilmi ve felsefi eserlerin dilimize tercüme edilmemesine bağlamak lazımdır. Bu tercüme faaliyetine tam ta başlansaydı, şimdi meyvesini verirdi. Şimdi başlanırsa 50 yıl sonra meyvesini verir. Bizde dil bilenler ile geçirdikleri kitapları evlerine hapsetmekte ve böylece başkalarının onlardan istifade etmesini engellemektedirler. Bu gibi ve daha başka etkenler altında oligarşik düşünce tarzı hakim olmaya başlamıştır. Bu düşünceyi besleyen şartlar devam ettiği için de, hala kendimizi bu düşünce tarzından kurtarmış değiliz. Bu suretle oligarşik düşünce tarzıyla ve eksik bir öğrenim görmüş olan bir takım küt kafalı aydınların türemesine meydan verilmiştir. Bu aydınların düşünce dünyaları sınırlıdır. Bir konuda normal düşündükleri halde, başka sahalardan normal düşünemeyip tam bir peşin hükümlülük ve saplantı haline düşmekte, düşüncesi belli bir noktada küt diye durmakta, Mantık ve akıl dışı, daha doğrusu başka sahalardaki düşüncelerine aykırı fikirler ileri sürüp savunmaktadırlar. Öyle anlıyoruz ki ilmi otorite ve ilmi şahsiyetin teşekkül edememesinin nedenleri üzerinde durmak lazımdır. Bizde siyaset adamları yalnız idareyi ellerinde tutmamış, ilim adamları üzerindeki baskılarını da sürdürmüştür ve hala sürdürmektedirler. Eksik şahsiyete sahip idareciler İlim adamlarının çalışmalarına müdahale etmiş ve bir takım fikirler ileri sürerek onları o ligarşik düşüncenin hükmü altına almışlardır. İlim adamlarının tutumunu göstermesi bakımından iç hastalıkları uzmanı doktor Sedat Pınar'ın son kolera olaylarıyla ilgili Milliyet gazetesi 28 Ekim 1970 tarihli nüsasındaki şu sözleri yeterli şahittir. Müspet ilmin en büyük dallarından biri olan tıp Tarih boyunca politikanın bu derece sorumsuz tecavüzüne şahit olmamıştır, bir böylece tam hürriyet isteyen ilmi çalışmalar kısırlaştırılmıştır. Batılı bir profesörle Türkiye'nin 50 yıllık düşünce ve kültür tarihini yazmaya çalışan bir Türk profesörünün şu ifadesi ne kadar acıklıdır, 50 yıl için ilim ve fikir adamlarının yaptıkları ilmi çalışmalar ve ileri sürdükleri fikirler, siyasi adamların nutukları seviyesini aşmamış, bütün gayretleri siyasilerin nutuklarını şerh etmek ve, 1986'da Çernobil kazasından sonra hükümet ilim adamlarından istediği yönde rapor almadı mı, karşı çıkanlar dinlenmedi. Gökova santralı da öyle değil midir? Siyasi otorite şöyle bir rapor getir derse, o raporu verecek adam mutlaka bulunur. Yoksa İmam Azam gibi dayak yer veya Fatih tarafından işkence ve sürgün edilen Hızır Bey gibi olur. Siyasiler yön göstermeden ilmi rapor istemelidir, onların felsefesini yapmaktan ileri gitmemiştir şüphesiz bu durumun nedenleri yenilenme ve aydınlanma devri sayılan tanzimata dayanır, öyle bir devir ki, ne aydınlattı, ne de yeniledi, sadece de etti ve hala o devrin beceriksizlikleri yüzünden milletçe kıvranıyoruz, çünkü o devirde idareyi ellerinde tutanlar, kendi memleketlerinin kültür ve anı nelerine vakıf değillerdi, batıyı da ancak o derecede bilirlerdi, yenilik yapacak önder şahsiyeti kazanmamışlardı, mesela, Gandhi'yi Gandhi yapan, onun sahip olduğu batı kültürü değildir, batıyı ondan çok daha iyi bilenler vardı, ama o batı kadar kendi öz kültürünü de biliyor, böylece batının ve kendi kültürünün espresini kavramış bulunuyordu ve bunun için işe nasıl ve nereden başlayacağını biliyordu bizde öyle bir şahsiyetin bulunmamasının nedenlerinden biri aydınlarımızın kendi kültürünü hazmedememesi ve bu kültürün ruhunu anlamamasıdır kendi kültürünün ruhunu anlamayan bir kimse yabancı bir kültürün ruhunu nasıl anlar? noksan şahsiyetin getirdikleri Osmanlı İmparatorluğunun düştüğü sıkıntılara ve başına gelen belalara bir teşhis koyup onların ıstahına çalışanlar çıkmamış değildir. Ancak tek bir kişiden esaslı bir ıslahat yapmasını veya böyle bir kişinin yetişmesini beklemek de doğru değildir. Bir kişinin sadece tek bir sahada uzmanlaşarak başarı sağlayabileceği göz önünde bulundurulursa, her sahada ıslahat yapmaya kalkışmanın, tek kişiyi aşan bir konu olduğu herkesçe kabul edilir, İşte ara sıra ıslahatçı devlet adamları çıkmasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğunun tam bir ıslahata yönelememesi, anlattığımız yetersizliğin dışında, ıslahat yapabilecek kişilerin azlığı ve çeşitli sahalara yayılmamış olmaları, çok yönlü ıslahatlar yapılmasını engellemiş, Tek tek yapılan ıslahatlarda istenen sonucu sağlayamamış ve sonuçta yapılanlar renkli bir yama gibi sırıtmıştır. Islahatların en önemli başarısızlık nedenlerinden biri de, bize göre ıslahatçıların geçmişi tenkit etmeden tümüyle kabul etmeleri, geçmişin yanlışlarını doğrulamakta direnmeleri, doğrulayamadıklarını ise tevil etmeye çalışmalarıdır. Bir yanlış tevil edildiği zaman yanlış olmaktan çıkar ve düzeltilemez. H.S. Peygamberin bile yanlışlarını Allah ya da sahabe düzeltmişken, ondan sonraki dini ve siyasi önderlere yanlış isnat etmek, dinciler tarafından dinsizlik, leyikçiler tarafından ise cumhuriyet veya rejim düşmanlığı ile yaftalanan bu memlekette nasıl ilim adamı yetişsin? Dini ve siyasi önderlerin yanlışlarını söylemeden değilim yapılamaz mı? Sorusunun cevabı ise, eğer yapılmış olsaydı, şimdi bu konuda tartışmaya gerek kalmazdı, şeklinde olmalıdır. Çünkü yanlışlar hükümrandır. Peki onların yanlışlarını söylemenin yararı nedir? O yanlışlar hükümran oldukları için, başka yanlışlara sebep oluyor, böylece yanlışlar çoğalıyor ve bir yanlışlar kurumu meydana geliyor. Mısır gayilesinin iki başa gelmesiyle imparatorluk içte ve dışta pek şiddetli maddi ve manevi sarsıntıya, iki kavalalı Mehmet Ali Paşa vakası, uğramış, bunun üzerine ivedilikli ıslahat çareleri aranmaya başlamıştır. Ne var ki bu gayilenin en büyük etkisi, milletin ileri gelenlerini şaşkına çevirmiş olmasıdır. Hükümet ve millet ne yapacağını şaşırmıştır. Bir defa bu hale geldikten sonra, Akıl verenler çoğalmış. Asırlar boyunca sadece hükümranlığımızın değil. Özümüzün ve varlığımızın da düşmanı olanlardan akıl alma perişanlığına düşünmüştür. Burada şöyle iki maddelik bir ölçünün uygulanması gerektiğine kanıyız. A, kim olursa olsun? Ne kadar insan perver olursa olsun? Yabancı bir millet veya devlete mensup olan bir kimsenin tavsiyeleri, Zahirde pek faydalı görünseler bile, daima şüphe ile karşılanmalı ve mutlaka ne derece fayda sağlayacağı keşfedilmeye çalışılmalıdır. Bundan sonra, tavsiye edenin samimiyet derecesi ve yaptığı tavsiyelerin gerçekliği üzerinde durulmalıdır. Aksi takdirde, yabancı bir kimsenin başka bir devlete kendi devleti gibi yardım edebileceğini düşünmek aptallıktan ve bömlükten başka bir şey sayılmamalıdır. B. Bir kimsenin, kendi devletinin selameti için ileri süreceği herhangi bir fikrin önce samimi olduğu kabul edili ve sonra incelenmeye tabi tutulur. Bizim ortaya koymak istediğimiz, vatandaş olmayan kişilerden mutlaka şüphe edilmeli ve vatandaşı olanlara da mutlaka güven beslenmelidir. Daha başka bir ifadeyle, yabancının sözüne yanlış nazarıyla bakıp doğruluğu incelenmeli, vatandaşınkine ise doğru nazarıyla bakıp yanlışlığı incelenmelidir. Tanzimatçıların, yabancı akıl hocalarını böyle bir ölçüye, tabi tutmadıkları, onların öğütlerini olduğu gibi yerine getirememekten yakınmalarından da anlaşılıyor. Bir vatandaşı olarak, onların bu davranış ve sözlerini nasıl karşılamak gerektiğini okuyucuya bırakıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu, Mısır felaketinden sonra içte ve dışta büyük sarsıntıya uğradığından, Herkesin sözünü dinlemeye ve hangi taraftan gelirse gelsin yardım veya ıslah kaynağını incelemeye fırsat kalmadan veya önem vermeden kulak vermeye başlamıştı. Artık imparatorluğa öğüt verme konusunda dış ülkeler yarışa girmiş bulunuyordu. Bu yarıştaki asıl gayesini daha iyi gizleyip, görünürde kendi memleketine yardım ediyormuş gibi samimi olduğu görünürse o kazanmış, aslında kendi memleketine en büyük faydayı sağlamış olacaktı. Bunlar içinde Türkiye'ye ilk defa 1806'da gelmiş olan İngiliz Stratford Channing güçte vardı. Bu zat uzun süre Osmanlı İmparatorluğu'nda kalmış, birkaç defa gidip gelmiş ve büyük elçi kazanmıştı. Sultanı, Mahmud'a ve Tanzimat'ın ileri gelenlerine akıl hocalığı yapmış. İmparatorluğun zahirde yıkılmasını önleyecek ıslahatların neler olacağını telkine çalışmış ve tavsiyelerinin harfiyen yapılması üzerinde ısrarla durmuştur. Stratford Canning'in fikirleri hala memleketimizi etkisi altında bulundurduğundan adını anıyoruz. Uzun süre Osmanlı İmparatorluğunda büyük elçi olarak bulunması, ileri sürdüğü fikirlerin doğruluğuna herkesi peşinenin inandırmıştır. Memleket ve milletimiz için yıkıcı olan fikirler, bildiğimiz kadarıyla, 3. Bak, Stratford de Drife, ilk defa bu zat tarafından ortaya atılmıştır. Stratford Canning'e göre, 1. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupalılaşması için İslamiyet'ten ve onun müesseselerinden kurtulup ayrılması şarttır, S-248. 2. Türkler yenilik yapacak kabiliyette olmadıklarından geldikleri Orta Asya'ya dönmeye mahkumdurlar, S-249, 3. Zor veya Yavaş olsa da, Türkiye'nin tek çıkar yolu, Hristiyanlık anlamında medenileşmektir, S-254, 4. bu memlekette, Osmanlı İmparatorluğu, Baş Muzir, hakim olan dindir, İslam, bu din. Türkiye'nin heba olan enerjisi üzerinde yatan gerçek bir canavardır, S-249-263. Bu dört madde, Profesör Alan Jumlingham tarafından, 1966 sonbaharında Cicago Üniversitesi'nde 19. asırda Orta Doğu'nun kalkınması ile ilgili konferansta okunmuş olan tebliğden alınmıştır. Bu konferanstaki tebliğler William Rappold ve Richard Ledhamber's tarafından Beginning of Modernization in the Middle East, The Ninety and the Century adıyla 1968'de Chicago Üniversitesi'nde basılmıştır. Bu maddeleri okuduktan ve üzerinde düşündükten sonra, o zamandan beri memleketimizde cereyan etmekte olan olayları göz önünde bulundurducumuz takdirde, Hangi olayın altında nasıl bir hedefin yattığını kolayca anlama imkanı doğar. Bu dört mede, memleketimizi geçmişte parçalamıştır. Gelecekte, de parçalamasından korktuğumuzu ifade etmeliyiz. Osmanlı devrinde farkına varmadan bu maddelerin ruhu benimsenmiş, onların inisiyatifinde hareket edilmiş, bilmeden yokluğa ve parçalanmaya sebep olunmuştur. Bugün, Memlekette bu maddelerim tesirinde kalarak yetişmişsi, ürkek ve endişeli bir zihniyetin hüküm sürmekte olduğunu görüyoruz. Sığdır, çünkü herhangi bir sahada çağdaş ilmi metodları kullanmada derinleşmiş değildir. Bununla beraber, daha çok yeterli olmadığı sahalarda akıl hocalığı etmekte ve faal rol oynamaya çalışmaktadır. Ürkektir. Çünkü yeterli bilgi ve şahsiyete sahip olmadığı için sorumluluktan kaçmakta, eksiklikleri ortaya çıkınca da suçu başkasına yüklemeye çalışmaktadır. Endişelidir, çünkü yaptığı veya yapacağı işin gerçek nedenlerine inememektedir, bunun için de gündelik işler yapmak ve günlük olayları sağmakla vaktini geçirmektedir. Memleketim ve milletin gerçekten çözüm bekleyen sorunlarını ele alıp gerekenleri yapma cesaretini göstermekten acizdir. Bu acizliğini başkasına dağıtlama çabası içindedir ki kendisine ortak bulabilsin. Bunun için şahsiyetli kişiye düşmandır. Aslında ne yapması ve ne olması gerektiğini bilmemektedir. Sılık, ürkeklik ve endişe ruh yapımızı öyle kemirmiş, öyle yıkmış ki artık yıkılacak bir tarafımız kalmamış denebilir. Ruh yapımızda ve ahlakımızdaki çözülme gözle görülür hale gelmiştir. Babanın oğula, oğulun anaya, karının kocaya ve vatandaşın bakkalına, elektrikçisine, ustasına, işçisine, patronuna, amirine, memuruna güveni kalmamıştır. Bütün bu kişiler arasındaki manevi bağlar kopmuş, sadece mahkemelerin ve polis kuvvetinin sağladığı bağ kalmıştır. İnanç ilim Bizim inancımıza göre şahsiyet ruhi bir yapıdır. Bu ruhi yapının iki önemli unsuru vardır. Bu unsurlardan biri inanç, diğeri ilimdir. İnanç verileri ve ilim verileri ne kadar sağlam olursa şahsiyet o derece kuvvetlerini er kazanır, granit gibi her tür rüzgar veya kıma karşı varlığını devam ettirebilir. İnanç ve ilim konusunda gereği gibi hareket edilmemiş. Şahsiyeti meydana getiren bu iki unsurun ruhi yapının temelini teşkil etmesi gerekirken, ikisi birbirine düşman edilerek birbirini yıkmakta kullanılmışlar ve bunun sonucunda şahsiyet teşekkül edememiştir. Ancak inanç verileri ile ilim verileri arasında hala sürdürülen düşmanlık da kendi malımız değil ithal edilmiştir. Avrupa'daki aydınlanma döneminde kilisenin inanç verileriyle ilim verileri arasındaki çatışmaya zorla varis kılınan okul yazarlarımız bu çatışmayı, tarihi gelişimi içinde ve kendi inanç verileriyle karşılaştırarak de, sizin körü körüne, selden kütük kaçırır gibi memleketimize de sürdürmeye özenmişlerdir. Oysa inanç ile ilim, söylediğimiz gibi, Şahsiyetin temel taşı olduklarından birbirinin nazımı ve mezumu durumundadırlar. Burada kullandığımız inanç kelimesini sadece dini inanç anlamında almıyoruz. Dini de içine alan daha geniş bir anlamla kullanıyoruz. İslam'da ilim ve inanç çatışması yoktur, ilim adamıyla siyaset adamının çatışması vardır. İlim verilerine de inanmak söz konusudur. Buna göre inanç kelimesi yalnız Allah'a inanmış olanların sözlüklerinde değil, Allahsızların sözlüklerinde de mevcut olmalıdır. İlmi verilere veya herhangi bir düşünce sistemine bağlı kalmak, gönülden razı olmak, gönlünü vermek inanmaktır. Gönlün bir nesneye yatkın olması, ısınması, sükun bulması ve güvenmesi ona inanması demektir. Böyle bir iman ilimden sonra gelir. İslam dini de imanı ilimden sonraye almış, böylece insan mantığı düzeyinde yürümüştür. İlim Malumu ve bilineni verecek, böylece bir nesne bilinecek ve sonra ona inanılacaktır. İslamiyet bilinmeyene inanmayı ya da önce inanıp sonra öğrenmeyi tavsiye etmez. Önce bilmeyi, sonra inanmayı öğütler. İslam'da durum böyleyken, hala bu işi çözüme götürememişiz. İlim yaptığını sananlar, inancın aleyhinde ve inandığını sananlar da ilmin aleyhinde olduklarını, fırsat düştükçe belirtmeye çalışırlar. Bu şekilde davranan ilim adamları, aslında kendi deneyleriyle elde etmiş oldukları ilmin verilerine inanmaya karşı çıkıyorlar. İlmi, inancın karşısında düşman olarak gördükleri için ne yaptıklarının farkında değiller. İşte bundan dolayı, bu ilim adamları tam ilmi çalışamıyor ve çalışması ilim olmuyor. Çünkü ilim yaptığını sanıyor, ama yaptığı işin ilim olduğuna inanmıyor. İnanmak kelimesini kullanmaktan korkuyor. Çünkü, inanmanın, yalnızca dindarların sözlüğünde olduğuna inanıyor ve kendisinin dindar olmadığını göstermek zorunda hissetmektedir. Sıkıştığı zaman inandığını ifade etmekte samimi olmadığı, ürkekliğinden ve endişesinden kolayca anlaşılır. İnananlardan üst tabaka aydınlar, ki varlıklarından şüphe edilir, ilim ile inancı birbirinden ayırmazlar. Şunu da söylemekte yarar vardır, İnananların alt tabakası da, nazari olarak ilim ile inanç arasında bir çatışma olmadığını ileri sürerler. Ancak bunlar, ilim adamlarının inanç düşmanlığı etkisi altında bir tepki olarak, davranışlarında ve bilgilerinde ilim verilerini benimsemezler. İlim deyince hemen imanı öne almaya ve yanlış olarak faydasız ilim terimini kullanarak ilmi ikinci sıraya almaya çalışırlar. Bunların sözlerindeki samimiyetsizlik de böylece ortaya çıkıyor. Böylelerinin yanıldığı cihet, yaptıklarının farkında olmayışlarıdır. Bunun için millet kuvvetli, şahsiyetli ilim ve inanç adamı bulma zorluğu içinde kıvranmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz ve Batılıların bize aşılamak için çaba sarf ettiği sılık, ürkeklik ve endişe, ilim ve inanç ile ortadan kalkabilir. Bunun da ancak ilim ve inancın ayrılmayacak şekilde aşık ve maşuk gibi sarmaş dolaş olmaları ile mümkün olacağını, ilim ile inancın birbirine düşman olmaları halinde de tedavisi imkansız ruh bozukluğu ve silik şahsiyetliğin devam edeceğine inanıyoruz. Sırası gelmişken, burada batıdan yani yabancıdan bize yalnız gerekli olanları mı, yoksa gerekli gereksiz her şeyi mi almalıyız? Sorusuna dair düşüncelerimizi belirtmeye çalışalım. Avrupa bir pazar, biz de ihtiyaçlarımızı gidip pazardan alacağız. Evde bir takım şeyleri eksik olduğunda bu eksikleri pazardan aldığımız gibi, millet olarak ihtiyaç duyduğumuz şeyleri de Avrupa'dan almamız gerekmektedir. Burada, iki şeyin iyi bilinmesi gerekir, öncelikle eksikliklerin neler olduğu ve sonra da bu eksiklikleri kimin tayin ve tespit edeceği. Bu eksikleri, ya evin büyüğü, ya evin çocukları, ya da yabancı biri yani bir komisyoncu belirleyebilir. Evin büyüğü, evin ihtiyaçlarını en iyi bilen kimsedir. Çocuklar evin değil, ancak kendi ihtiyaçlarını bilebilirler. Komisyoncu ise, kendi karının peşindedir. Hangi maldan daha çok ve yüksek kar oranıyla satabilecekse onu öne sürecektir. Sonra çarşıda pazarda neler var? Onları da bilmek gerekmektedir. Evin büyüğü çarşıda pazarda satılanların hepsini bilmeli ki, evinde tespit ettiği ihtiyaçlardan başka bir şeye ihtiyaç olup olmadığını öğrenebilsin. Eğer ihtiyaçları, yalnız evde tespit edip sadece bu tespit ettiklerini temin için uğraşırsa, çarşıda bulunan her şeyi görüp öğrenemez. Hiç olmazsa, ihtiyaçların bir kısmını çarşıda göreceklerine göre ayarlamayı düşünürse, Çarşıda ve pazarda bulunan her şeyi görmesi ve bilmesi gerekecektir. Demek ki, önce ihtiyacı kimin tespit edeceği, sonra da bunu neye göre tespit edeceği soruları açıklığa kavuşmak zorundadır. Avrupa Tanzimat'ta yeni bir pazar olarak karşımıza çıkmıştı. İlim, teknik, metot ve birçok yenilikleri olan bir pazar, biz de gidip o pazardan bir şeyler almalıydık. Peki kim gidip alacaktı? Sonra ne alacaktı? İşte çekişme bu sorularla başladı. Pazarda bizim işimize yaramayan şeyler bulunduğunu iddia edenler, bizim ihtiyaç duyacağımız iyi şeylerin alınmasını savundular. Pazarda bulunan göz alıcı ve şaşırtıcı şeylerin yanında zararlı olanları görmeyenler, bütün pazarı kaldırmak gerektiğini iddia etmişlerdir. Bize öyle geliyor ki... Bu iki tutum ve nazarî bakımdan yanlıştır. Çünkü iyiyi anlayabilmek ve seçtiği nesnenin iyi olduğunu bilmek için kötüsünü de bilmek gerekir. Yoksa, insan iyiyi seçtiğini nasıl bilecektir? Bunun için iyi ve kötüyü yan yana görmek lazımdır. Diğer yandan iyi nesnelerin bulunduğunu görüp kötüleri görmemek ve onların iyilerin yanında diye iyi olducunu veya iyilerin zorunlu gereği diye savunmak da yanlıştır. Kötünün iyiyi seçtiğimizden emin olmak için gerekli olduğu unutulmamalıdır. İşte bu çatışma hala sürdürülmektedir. İki asırdır devam eden bu görüşlerden biri, bütünüyle pazarı kaldırmayı savunan görüş uygulamada üstün geldi. Ancak acı olan şudur ki, bunlar pazarın tümünü de kaldıramamışlardır. Pazardan getirdikleri hep kötü şeylerdir. Çünkü, onlar da pazardaki her şeyi bilmedikleri ve neye alacaklarına dair daha önceden bir fikir sahibi olmadıkları için, pazarda işbörtacıların ellerine düştüler ve böylece pazardan eli boş değil ama, çöplükleri dolduracak kucak kucak şeyler getirdiler. Bunları da en iyi şeyler diye kabul ettirmek için canları çıkana kadar çalıştılar. Bugün benliği ve görgüsü yerinde bir vatandaş, Avrupa ve Amerika'yı gördüğü zaman, hep kötü şeyler alındığını ve iyilerin bırakıldığını gözleriyle görür, kulakları ile işitir ve üzülmekten kendini alamaz. Bunun için yıllar yılı Batı'yı okuyan, okutan ve ona hayran olan, adeta ona tapan ve ömrünü bu uğurda tüketen kimseler, bakarsınız bir gün içinde hemen Kuzey Doğu'ya yönelmiş, sosyalizme ve komünizme yeşil ışık yakmaya başlamıştır. Çünkü, o batıyı anlamamış, kavramamış. Derinliğine ilim, kültür ve demokratik düşünce tarzına hakim olamamış, ilmi metodunu özümsememiş, yıllarca hep yüzeyde ve sığ kalmıştır. Şimdi yeni birkaç eserin tercümesiyle batıda eskimiş bir akıma yeniymiş gibi sarılmaya başlamışlardır. İşte bunlar dün bir şeyde cillerdi, bugün de değiller. Yarına ömürlerinin yetip yetmeyeceğini ise bilmiyoruz. Yetse bile aynı şekilde kalacaklar. Batıdan alınan kötü şeylerin yanında iyi şeylerin de alınmadığını iddia etmek, elbette isabetli değildir. İyi olanın alınması esas gaye olsaydı, zaten araya kötüsü de karışırdı, ama asıl gaye iyi almak olduğu için kötü kenara itilmiş olurdu. Kötüyü almak gaye olduğu için, iyi diğer yanda kaldı. Burada bir kabahatli bulmak gayreti içinde değiliz. Bugün de aynı durumda olduğumuzdan, Bundan kurtulmak için bu durumun nedenlerini bulmaya çalışıyoruz. Her iki görüş sahiplerinin yanılgısının acısını millet çekiyor. Her şey millete gerçek değerine göre sunulup seçim yaparak gerekeni alma hakkı millete bırakılsaydı daha iyi sonuç alınırdı. Avrupa'ya gönderilip gelenler, kontrole tabi tutulmadıkları için önceleri onlara kurtarıcı gözüyle bakılmış ise de günümüzde dışlanmakta, Dışarıda çalışma zorunda bırakılmaktadırlar. Burada vardığımız sonuç ve bugün yaşadığımız ortam şudur. Yukarıda Tanzimat ıslahatını bir yamaya benzetmiştik. Bugün bu artık küçük bir yama değildir, büyümüş ve bütün vücudu örten bir elbiseye dönüşmüştür. Hiçbir kutupta önemli bir değişikliğe sebep olamamış, derinliğini ıslah edilmiş bir yapı meydana getirememiştir. Eskiyi tutanlar eskiyi yitirmiş Yeniyi tutanlar yeniyi getirememiştir. Bizi yetiştiren nesil, eskinin yıkıntıları ile yeninin yetersizliği ve sığlığı içinde milletin iç ve dış yapısında bir senteze gidememiş, ancak üzerinde gördüğü elbise ile çocuklar gibi övümüş ve onu elde etmeyi en büyük başarı saymıştır. Biz, çok önce küçük bir eserimizde doğunun geleneğinden, Batının göreneğinden kurtulup gerçeğe yönelmemizi tavsiye ederken bunları kastediyorduk. Her ikisinde de taklitçi kalmak bizi yıkmış ve yıkmaktadır. Gerçeklik taklitçiliğin içinde değil, dışındadır. İyi bir şeyi taklit etmek iyi, kötüyü taklit etmek kötüdür. Düşüncesi bir kenara bırakılarak her iki durumda da taklitçiliğin kötü olduğu kabul edilip orijinalliğe önem verilmelidir. Orijinallikte kötü yoktur. Çünkü her orijinal orijinaldir, orijinal olan bir nesnenin iyi veya kötü olup olmadığını, ancak başka bir orijinal ile ölçmek mümkündür, orijinallik, taklitçilikle kıyaslanamaz, kıyaslanabilmesi için aralarında cihat-ı vahdet, yani birleşecekleri bir nokta bulunmalıdır, din anlayışındaki çıkmaz, tanzimata kadar bazen koşarak, bazen aksayarak ve bazen de dinlenerek gelen Osmanlı İmparatorluğu'nun, üç türlü yüksek tabakanın idaresinde bulunduğu ve bunların medreseli, askeri ve siyasi elitler olduğu ileri sürülüyor. Bu üç sınıf kendi aralarında anlaşarak halkı yönetiyordu. Ancak devletin, düşmanlarının kuvvet kazanmalarıyla, asırlar boyunca memlekete yeni bir düzen ve yeni bir ilim aşkı verilmediği için, Eski usullerin aynen devamı birçok aksaklıklara, yıkıntılara ve başarısızlıklara sebep olmuştur. Ne var ki medrese, her ne kadar zamanın inkişafını ayak uydurmayı hedef almamış ve bu noktadan geri kalmışsa da, yine de milletin ve devletin manevi değerlerinin belki miyini teşkil etmiş ve dini ilimlerin öğreticisi olmak yönünden de milletin şahsiyetinin meydana gelişinde ana unsur olmuştur. Bunun böyle olduğunu dış düşmanlar da iyi kavramış, dine doğrudan karşı çıkılamayacağını anlamış ve gayelerine erişmek için medresenin yıkılmasını planlamaya karar vermişlerdi. Bunun için, üç kardeş gibi çalışan medrese, asker ve siyasetin arasını, medresenin aleyhine olmak üzere açmaya çalışmışlar ve böylece memlekette tarih boyunca ortaya çıkan bütün aksaklık ve bozuklukların suçu medreseye yüklenmiştir. Oysa her üçü de suçlu idi. Dış kuvvetler askeri ve siyasilerin tarafını tutmuş, onlara çıkan aksaklıklarda haklı oldukları fikrini aşılayarak medreseye karşı çıkmalarını sağlamışlardı. Böylece memleketin üst kademesinde ortaya çıkan bu çatlak, devletin diğer yapılarının da hızla çatırdamaya başlamasını inta çekti. Medrese düşmanlığının için dedin düşmanlığının saklı olduğuna işaret etmiştik. Dış kuvvetler. Böylece memleket içinde, memleketin kendi evlatları arasından, görünür de medreseye düşman, ama aslında İslam dinine düşman kimselerin yetişmesine yardım etmiştir. Dış kuvvetlerin, dini, memleketimizin diniyle aynı olsaydı, herhalde memleketimizde bir medrese ve din düşmanlığı olmazdı. Medreseliler içinde bu gerçeği anlayanlar da, boz durmayıp karşı tarafın din düşmanı olduğunu halka yaymaya başladılar. Medresenin aleyhinde olanları onu yakmayı başardılarsa da, medreseciler de düşmanlarının din düşmanı olduğunu halka aşılamakta başarılı oldular. Her iki tarafın başarıya ulaşmasında, haklı oldukları noktalar kendilerine yardımcı oldu. Yani her iki taraf da, her yönden ve tam bir başarı sağlayamamış, ancak haklı oldukları hususlarda başarı elde etmişlerdir. Bu çatışmanın birinci sonucu şu oldu, görünürde medrese kurumu resmen yıkıldı, ama yıkanlar dinsiz dilen edildi. İkinci sonuç ise, fikir hürriyeti ile ilgilidir. Son devirlerde medreseye hakim olan düşünce tarzı oligarşik bir düşünce tarzıydı. Medrese gibi düşünmeyen kimseler, Aforoz edilir ve onlara büyük suçlu damgası vurulurdu. Medreseyi yıkan zihniyet her ne kadar demokratik düşünceyi getireceğini iddia etmiş ve kendisini bu sloganla kamuoyuna kabul ettirmiş ise de, daha sonra medresede eleştirdiği o düşünce batağına saplanmıştır. Bu zihniyetteki kişiler, medrese ilimlerinin ve dinin karşısına çıkmış, kendisi gibi düşünmeyen kimseleri aforoz etmiş, kendilerine has bir oligarşik düşünce tarzına esir olmuş, batının demokratik düşünce tarzına yanaşmamıştır. Memleketimizde bu iki zıt yönlü düşünce, hükmünü sürdürmektedir. İşte bugünkü huzursuzluğu doğuran başlıca iki olay bize göre budur. Hala yüksek tabaka nazarında medrese ve dolayısıyla medresenin öğrettiği dini ilimlerin sözünü itmek, gericilikle itham edildiği için, bir cesaret sayılmaktadır. Okul demek olan medrese kelimesini, medreseye karşı olanlar duydukları zaman, Secanling'in yukarıda geçen ifadesine göre, bir canavar dirilecekmiş gibi tir, tir titremektedirler. Medrese taraflıları da medrese sözünü ettikleri vakit, Allah'a şükrederek büyük bir sevinç ve zevk duymaktadırlar. Oysa gerçekte, ne öyle bir korkuya ne de böyle bir duyguya lüzum vardır. Artık... İdari mekanizmanın din düşmanı olduğu kanaatini silmek lazımdır. Bu çekişmeye bir son vermenin zamanı çoktan geçmiştir. Bunun nasıl çözümleneceğini göstermeye çalışacağız. Üzerinden 10 yıl geçmiş olan 1960 olayını herkes gördü ve yaşadı. Hükümet, polis cop ile üniversiteyi, bir ilim ocağını susturacağını sanmıştı. Cop ile iş çözümlenemedi. Bu, Süngünün işe karışmasıyla sorunum çözüleceğine inananları harekete geçirdi, ve sonunda süngü de işe karıştı. Ama süngünün sorunları ne kadar çözdüğü bellidir. İşte bu oligarşik düşüncenin memlekete hakim olmaya devam etmesi, Mart 1971 olayının sebep ve neticesini docurmuştur. Tarihten gelen, her şeyin job veya süngü ile çözümleneceğine dair inananların hakimiyetini gösteren bu ruh, ilim adamlarına da sirayet etmiş ve onlara da hakim olmuştur. Üç yıldan beri dört yazılarını okuma fırsatını bulduğum ilim adamlarının üslupları bende şu kanaati, 4.968'de Amerika'dan döndükten sonra okunanlar, uyandırıyor, bunların. Uçakımlar hakkında yazdıkları yazıları ya suç unsurlarını tespit edip savcıya bildiren komiserin veya savcı gibi davranıp ele geçirdiği suç unsurlarına göre suçluyu cezalandırmak ve kanun maddelerine göre cezayı tayin etmek isteyen savcının, üslubuna benzetiyorum, bu yazarlar bu ikisinden öteye gidememişlerdir, bir ilim adamına yaraşan, ne bir cinayet masası komiseri gibi ne de bir savcı gibi davranmaktır. Onlara yaraşan, ister inansın ister inanmasın, bir fotoğrafçının objektifi gibi hadiseyi dışarıdan bir gözle ele alıp yazmaları. Sosyolog ise sosyoloji yönünden, psikolog ise psikoloji yönünden, iktisatçı ise iktisadi yönünden, hukukçu ise hak ve adalet yönünden tahlil etmeleri ve savcı veya polis ise kanun yönünden ele almalarıdır. Hukukçu başka, kanun koyucu başkadır çok kanun koyucu gibi davranırsa hukuka aykırı hareket etmiş olur. Söylemek istediğimiz hiç kimsenin bilmediği değil, tersini herkesin bildiği, fakat yapmadığı bir şeydir. Nasıl ki adalet hakka dayanırsa, otorite ve hükümranlık da ilme dayanır. Bir milletin varlığı, şahsiyeti, üstünlüğü ilmi temellere dayanırsa sürekli olur. Sadece cop ve top ile bir millet ayakta duramaz. Top Tüfek zihinlere ve gönüllere hakim olamaz ve nasıl zihinlerdeki fikir süngü ile kazınamazsa, kazma ile de zihinlerde çukur açılarak fikirler oralara yerleştirilemez. Zihinlere hakim olan inanç ve ilimdir. Bunun için bir ideolojinin veya karakterin zihinlere yerleşmesi için ilim ve inanç yolu izlenmelidir. Bu yol uzundur, ama emniyetlidir, mutlaka maksadına erişir. Job ve top yolu kısadır ve mutlaka başarısız olmanın yanı sıra aksi tesir eder. Öyleyse ilmi verilere dayandıkça sağlamlık, haklılık, isabetlilik devam edecek ve başarı sağlanacaktır. Çözüm isteyen meselemizi daha açık ortaya koymamız için sebepler üzerinde biraz daha duralım. Bizim kanaatimiz odur ki, medresenin lavedildiği tarihe kadar doğanlar, bugün 50 yaşından büyük olanlar, Medrese yanlısı ve aleyhtarı olarak iki gruba ayrıldıktan sonra, bu her iki ucun dini anlayışları aynı, fakat imanları ayrıydı. Her iki taraf da medreselerde okunanların din olduğunu ve onların dışına çıkmanın dinsizlik olduğunu biliyordu. Ayrıldıkları nokta, medrese yanlıları, bunların dışına çıkmanın dinsizlik olacağını biliyor ve buna inanıyorlardı. Dünya ve ahirette kurtuluş yolunun bu olduğu ve mutlaka dünya düzeninin bu olacağı düşüncesine candan bağlı olup bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlardı ve yapıyorlardı da, medreseye karşı olanlar da, medreselerde okutulanın din olduğunu ve bunların dışına çıkmanın dinsizlik sayılacağını biliyor, ama batıdan gelen akımların ve devletin başarısızlıklarının tesirinde, medrese eğitimiyle dünya nizamının yürüyeme. Yeceğine inanıyor, bu dini hükümlerin dışına çıkmak gerektiğine kanaat getiriyor ve bu uğurda dinden çıkmayı göze alıyorlardı. Böylece memleket yüksek tabakada iki karşıt kutba ayrılmıştı. Söylediğimiz gibi iki tarafta dini anlayışta birleşiyorlardı. Ancak bu anlayışa bağlı kalıp kalmamak konusunda ayrılıyorlardı. Bu olayları yaşayanlar arasında bugün hayatta olanların durumunun ölenlerin durumundan farklı. Olduğuna kanı değiliz. İşte düşmanın başardığı bu ayrılık, memleketi ıktı ve ağlayıkmaktadır. yıkmaktadır. Her ne kadar medreseler kapatılmış ise de, copun ve savcının nüfuz edemediği zihinler bildiklerini öğretmeye devam ettiler. Karşı taraf ise, din aleyhinde sistemli ve resmi olarak istediğini okutmaya ve öğütlemeye devam etti. Bizim anlayışımıza göre, bu her iki grubun da din anlayışı yanlıştı. İşte bugün bunu ortaya koymak gerekmektedir. Ama bu çok zordur. Her iki ucun varislerini bu noktadan karşılaştıracak olursak, medrese yanlılarının varislerine böyle bir şey anlatmak, yani medresenin son tutumundaki din anlayışının yanlış olduğunu söylemek, onlarca küfür sayıldığı halde, medrese aleyhindekilerin varislerine bu yaklaşım hoş ve makul gelecektir. Diğer taraftan, Herhangi bir meselede gerçek dini hüküm, Kur'an ve hadise, ilk müçtehitlerin eserlerine dayanarak anlatılmış olsa, bu meselede medrese kitaplarında olan hükme aykırı bulunsa, gene de medreseli varisler, bunu her ne kadar küfür saymazlarsa da, kabul etmezler veya dalalet sayarlar. Medrese aleyhindekilerin varislerine göre, medrese aleyhine olduğu için, Böyle bir hüküm daha makul ve kabul eşyan görülür. Ama fiilen gerçek dini öğretime yine de karşı gelmeye devam ediyorlar. Bugün Salahiyet, bu sonuncu grubun elindedir. Bir asırdır devam eden bu çatışmayı ilmi yoldan çözümleme imkanları da bunların elindedir. Yapılacak dini eğitim ve öğretim programları da bunların elindedir. Ne yazık ki, Milli Birlik Hükümeti'nin, Maarif İslah Komisyonuna, İmam Hatip Okullarının ve Yüksek İslam Enstitülerinin programlarının ıslahı için davet edildiğimizde, ezan, inna tayna ve kulu vallahu iki saatte öğrenecek imam ve müezzin yetiştirmeyi yeterli bulan bir zihniyetle karşılaştık. Bu zihniyetin hala marifte devam etmesinden korkarım. Artık, bugün yeni bir grup ortaya çıkmaktadır. İlahiyat Fakülteliler ve Yüksek İslam Enstitüler 5 Bunlar Yukarıda açıkladığımız medreseli ve medrese aleyhindekiler, bunlara marifler diyelim, arasında kalmış bir gruptur. Medreseliler bunlara marifler diye taşa atmakta ve aleyhlerinde bulunmaktadırlar. Marifliler de medrese sempatizanları damgasını vurarak bunlara öve gibi davranmaktadır. Her iki tarafında bunlara yan gözle bakmalarının sebebi, Yukarıda açıkladığımız medresenin din anlayışını, lehte ve aleyhte, her iki tarafın da aynı derecede sürdürmesidir. Hakiki din anlayışını ilahiyatçılar geçirecek ve medrese marif kavgası böylece tarihe karışacaktır. Ancak, dış düşmanlar ve onların görüşlerini benimseyenler bundan memnun olmadıklarından kavga bir türlü bitmiyor. 6- Beşyok Kanunu'na göre, üniversitelere ilahiyat fakülteleri olarak katılmışlardır 1977 yılında yazdığımız, her üniversitede bir ilahiyat fakültesi makalemiz öncülük etmek hususunda isabetli olmuştur. Gerçek İslam'ı anlayıp anlatmak, gerçekten iyi yetişmiş bir ilahiyatçının işidir. İyi ilahiyatçılar yetişirse dindarlık, dinsizlik ithamlarının dincilik, köktencilik, leikçilik suçlamalarının ve davalarının son bulacağına kanıyız. Kur'an'a dönüp gerçek insanlık dini olan İslam'ı öğrenmeye ve öğretmeye bütün millet ve toplum olarak yönelmeye ihtiyaç vardır. 697 Bir Tarihli Ü, İlahiyat Fakültesi dergisinde, Cilt, 17, yayımlanan makale, burada bitiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin idareci, siyaset ve ilim adamlarının, Diyanetteki görevliler de dahil, başarısızlıklarının yegane sebebinin sebepler teke indirgenmedikçe çözüm bulunmaz, kültür ve inanç eksikliğinin yol açtığı eksik şahsiyet olduğu görülmektedir, yürcek, endişeli, kararsız ve korkak şahsiyet, hakkını almak şöyle dursun, anlatmaktan aciz olmasına rağmen, haksızlık ve fuhuş yapmakta, haraç ve rüşvet yemekte alabildiğine cesur olmalarının temelinde sağlam bir din kültürünü almamış olmaları yatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, din derslerinin tümüyle yasak olduğu dönemde yetişen neslin idaresindedir. Dinlisinde de hayır yoktur, dinsizinde de hayır yoktur. Uhud Savaşı'nı kurtaran zihniyet, şahıs ideoloji ayrılığı ayrımı, Kur'an-ı Kerim insanları hem biyolojik, hem sosyolojik, hem de psikolojik açılardan tasnif etmektedir. Mantık ilminde, tasnif bir tür tanımlama şeklidir. Buna göre Kur'an'ın insanları tasnif etmesi de bir tür tanımlamadır. Kadın veya erkek bütün insanlar, biyolojik olarak aynı mahiyetten, tek nefisten, toprak, siperma, yaratılmıştır. Sosyolojik olarak insanlar iki ana zümreye ayrılır, en aşağı sınıf insanlar beceriksiz, Ailesine ve amirine yük olan, elinden hiçbir iş gelmeyen, kafasız ve dilsiz kimselerdir. En üst sınıf insanlar da dünyaya adaletle hükmeden yüce kişilerdir. En alt düzeydekiler ruhi bakımdan şahsiyeti sönük, boynu bükük, hep başkasının emrinde, başkalarının kölesi durumundadırlar. En üst düzeyde olanlar ise şahsiyet sahibi, ruhu, inancı güçlü, boyun eğmeyen, yaltaklanmayan Haksızlık yapmayan, hak yemeyen ve hakkını yedirmeyen kişilerdir. En alt ve en üst düzeydeki insanlar arasında da çeşitli derecelerde insanlar bulunmaktadır. İnsan toplumların hepsinde bu bir vakadır ve insanların içinde doğdukları şartların etkisi bu şekilde belirginleşmektedir. İnsanların bu sınıflamalara ve tanımlamalara ayrılmaları kişiseldir, ferdidir, zümresel değildir. Sosyal düzeyi aşağı olan bir aileden veya zümreden üst düzeyde bir şahıs çıkabilir veya bunun tersi de olabilir. Kur'an'ın birey ve toplum vakalarına bakışı bu şekildedir. Bir peygamberden dinsiz bir evlat doğabilir, dinsiz bir kimseden de peygamber doğabilir. Allah ölüden, maddeten veya manen diri, canlı yani en alt düzeyde olandan en üst düzeye birisini çıkarabilir ve canlıdan ölü, maddeten ve manen yani en üst düzeyde olanı en alt seviyeye indirebilir. Şüphesiz Allah bunları Cebren kendi eliyle yapmaz, koyduğu kanunların etkisiyle yapar. İnsan, o kanunları iyi öğrenerek hangisini beğenirse ona göre hareket edebilir. İnsanların meydana getirdiği bu farklı sınıf ve zümrelerdeki her bir ferdin iki durumla karşılaştığı ortadadır. Bu durumlardan biri kendini yönetmesi, kendine bakması, ay olarak yaşamını ve varlığını sürdürebilmesidir. İkinci durum ise, etrafındaki insanları yönetmesidir. Bu yönetim dairesi genişleyerek büyür ve sonunda en üst düzeye çıkar. Bu suretle, insanlar arasında idare edenler ile idare edilenler şeklinde bir görev bölümü kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Bu sosyal oluşumun bir neticesidir. Ne var ki, insanoğlunda yükselme, yücelme eğilimi bulunmaktadır. Bu, her insanda değişik şekillerde kendini, gösterebilmektedir. Bu eğilim, sosyal hayatın devam etmesini sağlayan oluşumların sebeplerini teşkil eder. Bu eğilimlerin en üstünde hükümranlık, hakanlık eğilimi vardır. İnsan, dünyanın en zengini olması, en bilgini olması halinde bile bu zenginlik ve bilginin hakanlığa denk olmadığını kavrar ve bütün servetini hakan olma yolunda harcayabilir. Ben de hükümranlık davasında olan bir kimsenin, bir tür Allah'lık davasında olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü Allah'ın en belirgin ve etkin sıfatı, hükümran olmasıdır. İnsanlar Allah'ı bu sıfatla daha iyi anlar ve O'nun varlığını daha kolay kavrar. Bu, yalnız milletleri idare etmek şeklindeki hükümranlıkta değil, tasavvufta yalanlamalarına imkan yok Kainatın idaresini Allah'ın elinden almak üzere ortaya atılan kutbula aktıp ve benzeri nazariyelerde de ortaya çıkar. Yüksek düzeyde insanlık şahsiyetine sahip olmayan aşağı insanlar, bu kutupların çömezi olmayı yelemektedirler. Maddi ve manevi hükümranlık, hükmetmek ve hakanlık davasını özel hakkı olarak görenler, Allahlık davasında olduklarının ya bilincinde değildirler veya bunu bilerek yapmaktadırlar. Bunu bilerek yaptıklarını gizlemeyenler olduğu gibi, gizleyenler çoğunluğu teşkil etmektedir. Kur'an'ın bütün felsefesi ve hedefi, kainatın yaratıcısının ve mutlak hükümranının Allah olduğunu, Allah'ın bu hükümranlığının zerresinin bile hiçbir zaman hiç kimseye devredilmediği ve devredilmeyeceğini insanoğluna anlatmaktır. Kur'an, bunu sözde ifade etmektedir. Allah insana bu gerçeği anlatmış, ve vermiş olduğu akıl ile bunu anlamasını sağlamak istemiştir. Böylece insanı, kendisi gibi bir insana tapmaktan korumak istemiştir. Burada tapmak sözü geniş anlamda olup yalnız ibadet ve dua manasında bir itaat değil, hayattaki bütün işlerde başkalarının emirlerine Allah'ın emirleri gibi sorgusuz, sualsız itaat etmeyi de içermektedir. Toplumları meydana getiren fertlerin amir ve memur, yöneten ve yönetilen şeklinde ikiye ayrılmış olması tabii, sosyal bir durumdur. Yalnız, burada yöneten ve yönetilenden her birinin uyması gereken kanunlar, kurallar olmak zorundadır. Bu kanunlar ve kurallar hep yönetenler tarafından konulmamalıdır. Yönetenler kendi aşağılık ve insanlık dışı eğilimlerini kanunlaştırarak yönetilenlere uygulama hakkına sahip olmadıklarını bilmeli ve buna göre davranmalıdırlar. Yönetilenler, isteseler de istemeseler de yönetenlerin kendilerine yaptığı haksızlıkları, zulümleri bilmektedirler. Bunun için, yönetenlerin haksızlık yapmalarına boyun ememeleri gerektiğini ve Kur'an'ın herkesten özellikle hakkını aramasını ve bu hususta sesini yükseltmesini istediğini bilmelidirler. Ama geleneksel din anlayışı, Müslümanları sessiz bir esirler kampına çevirmiştir. Kur'an-ı Kerim, silahlı baş kaldırmaya izin vermez. O daha güçlü bir silahı kullanır, insan kalbini, vicdanını göreve çağırır. Kur'an insanlardan haksızlık yapan, hak yiyen, zulmeden, insana kıyan, insana maddi manevi eziyet ve işkence eden, insanın maddi manevi zevkini körelten, ukalalıkta sayıp, insanlarla alay eden herkesten irenmesini, nefret etmesini, yüz çevirmesini, bu kimselerden yana tavır koyanı, en azından gönülden lanetlemesini istemektedir. Bütün bu kötü şeyler, kendisine değil de başkalarına yapılmış olsa da, Kendisine yapılmış gibi gönülden duygulanıp nefret etmek ve iğrenmek Kur'an'ın insana yüklediği önemli bir görevdir. Bunu yapmayan, ateşli bir azaba uğrayacak ve Allah'a karşı bir yaranı da bulunmayacaktır. Bana dokunmayan ve başkasını zehirleyen yılan bin yaşasın, Kur'an'ın felsefesinde bulunmamaktadır. Kur'an, gücü yetmeyene sorumluluk yüklemez. Ama, insan, kendi gönlüne hakimdir. Zalime, Müslümanları inim inim innetip açlıktan kırarken kendi hanedanını en büyük nimetlere boğanlardan nefret etme, iğrenme gücüne sahiptir. Bu tavır ve gönül eğilimi herkese şamildir, nimetler içinde olanlara da bu sorumlulukta istisna yoktur. Kur'an, bu emri yerine getirildiği zaman, zulmün ortadan kalkacacından emindir. İşte buna maşeri vicdan veya kamu vicdanı denir. Böyle maşeri bir vicdanın oluşmasını engelleyenler, yapılan haksızlıklardan ve zulümlerden ne kadar kişi zarar görmüş ve etkilenmişse, zincirleme olarak o kadar kişiye zulmetmiş gibi ceza görecektir. Kur'an, Allah'ın zalim olmadığını sık sık vurgularken, herhangi bir kimsenin zulmetmesinin de doğru olmayacağını anlatmış bulunmaktadır. Milletin bir amacı, hedefi, inancı ve ideolojisi olmalıdır. Amiri ve memuru, yöneteni ve yönetileniyle bütün millet, hep birlikte bu hedefe doğru, yan yana ve ardarda yürümelidir. Amir amiri olarak ve memur, memur olarak aynı hedefte birleşeceklerdir. Hepsi aynı inancı ve ideolojiyi gerçekleştirmeye çalışacaktır. Önde olanın, önder olarak dahi ve başarılı bir kişi olması önemli rol oynayabilir. Ama önder, sıradan bir kişi de olsa, Hedefi belirleyen millet ve kamu vicdanı aksamadan, sendelemeden yoluna devam edebilir. Fakat Önder'in veya başkanın şahsı gaye, ideoloji veya inanç ile aynılaşır, özdeşleşirse, şahsi eksik, yanlış ve kusurları, hatta çevresindekilerin şahsi kusurları da ideolojiye malı olur, onunla aynılaşarak ideolojiyi kusurluklar ve yanıltır. Önder böylece ideolojiye zarar vermiş olur. Madem ki başkan ile ideoloji aynıdır, elbette birinin yanlış veya kusuru, ötekinin de yanlış ve kusuru olacaktır. Dinlerde ve ideolojilerde bu nazarıya doğrulanabilir ve tutarlı olduğu tarihi olgularla ortaya konulabilir. Milletimizden örnek verelim. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana kurumları, bu kurumların ideolojisi, rejim, giyim, kuşam, düşünce, Sistem vesaire ile aynılaştırılmış ve özdeşleştirilmiştir. Oysa Atatürk öleceğini ve fani vücudunun toprak olacağını ama cumhuriyetin yaşayacağını söylemekle kendi şahsi varlığını rejimden ayırmıştır. Ancak Atatürkçüler onun bir insan olarak taşıdığı zaafları, kusurları ve yanlışları rejimle aynılaştırmış, anayasallaştırmıştır. Rejimleşen bu eksiklik ve kusurların doğruluğunu ve mükemmeliyetini ispat etmek için, Atatürk'ün yanılmazlığını savunmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bu tutumun Atatürk'ü tanrılaştırmak olduğunu inkar etmek, tanrılık kavramını bilmemektir. Bunun yanlışlığının farkında olmamak, düzeltilmesine imkan vermemektir, bundan yine ideoloji zarar görmektedir. Kur'an-HZ Peygamberin Tanrı olamayacağını vurgulamak için onun yanılgılarını ortaya koymuştur. Bunu açıklayacağız. Şahıs ile ideolojiyi özdeşleştirme 3 önemli olumsuz sonuç doğurur. A- İdeoloji zamana, ilme ve şartlara göre gelişip olgunlaşamaz B- İdeoloji olducu yerde donar ve esnekliğini kaybederek hayattan uzak düşer. İdeolojinin doğmasında rolü oynayan zaaf ve kusurların doğruluğu savunulurken, ideolojinin doğruları ve faydalı yönleri ihmal edilir ve böylece ideolojinin düşmanları artar. Tarikat şeyhleri ve mutasavvıflar için söylenen kainatın idaresini Allah'tan alıp uydurulmuş kutuplarına vermeleri, onları tanrılaştırmaktan başka bir anlama gelmez. Bunun tanrılaştırma olduğunu inkar ederlerse, Tanrı'nın tanrılık sıfatlarını bilmedikleri ve putperest olduklarının farkında olmadıkları anlaşılır. Tanrılaştırmaktan kastedilen, tanrılığa özgü bazı sıfatların şahıslara verilmesidir. Namaz kılanlar da bu hataya düşebilmektedir. Dikkat etmeleri gerekir. Bu yanılgıyı anlayabilmek için Allah'ı bilmek gerekir. Bu ancak tanrı bilim, kelam ilmi, ile olabilir. Bu gerçeği inkar edecek müritere şöyle bir soru yöneltmek kâfi görünmektedir, gönüllerini Allah'a mı, yoksa Şeyh'e mi bağlamışlardır, Allah'tan mı, Şeyh'ten mi daha çok korkup titremektedirler, kendilerini vicdanları ile verecekleri cevaplara göre değerlendirmeleri en, yani, samimi yoldur. Önce şey, sonra Allah'a bağlanmak kimseyi kurtarmaz, önce de, sonra da ve daima Allah'a bağlanmalıdır. Memleketimizde parti başkanları, kendi şahıslarını partileriyle özdeşleştirmiş ve partilerini yıkmadan gitmemişlerdir. Parti başkanı kendisine yapılan tenkitleri partisine mal etmiş, kendisine karşı yürütülen hasımlıkların, partisini yıkmak kastıyla yapıldığını iddia ederek kendisini partisiyle özdeşleştirmiştir. Böylece şahsi, ailevi kusur ve yanlışları, eksiklikleri, Partinin kusurları haline gelmiştir. Bir Allah'ın kulu çıkıp da, yapılan tenkitler sana aittir. Partiye değil, diyemediği veya dediyse de etkili olamadığı için kovulur gider. Türkiye bu zamandaş diktatörlerden ne zaman kurtulursa, o zaman demokrasiye kavuşur. İdeoloji lidere feda edilmiş. Bu, hem lider hem ideoloji hem de partinin sonu olmuştur. Anlatmaya çalıştığımız husus, önder ve ideoloji ayrılığının hürriyet ve demokrasiye götüreceğidir. Sistem şahısla özdeşleşirse gelişen ilim ve hayat şartlarına ayak uyduramaz, dogma halinde donar ve üzerinde tartışılamaz hale gelince de birden çöker. Marksizm de, Leninizm de öyle değil midir? Her ikisi de ideolojiyle aynılaştırıldı. İkisinin de insani zaaf, kusur ve yanlışları ideolojiye dönüştürüldü. Bunun sonucunda da, İdeoloji 70 sene ancak dayanabildi. Başka örnek vermektense kendi dinimizden örnek verelim. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar yenildiler, perişan oldular ve ordu içinde heze peygamberin, önder, öldüğü haberi yayılmaya başladı. Bunu duyanlar, Muhammed öldü, iş bitti, diyerek savaş alanından ayrılmaya hazırlandılar. Bu durumu gören ileri gelen, büyük düşünen sahabe. Muhammed öldün ise de dava yürüyecektir. Biz Muhammed için savaşmıyoruz diyerek sesini yükseltti, geri dönmek isteyenleri toparladı ve Uhud savaşını daha kötü bir sonuca varmadan kurtardı. İşte bu ruh ideoloji ve inanç ruhudur, önderin ruhu değildir. Önder ile inanç birleştirilip aynılaştırıldığında, önder gidince inanç da gider. İnanç Allah'a olduğunda, o her zaman var olacağı için ona inancı sağlam ve sıkı tutmak lazımdır. İnanç onda aynılaşacak ki, insan daha inançlı, cesur ve ölümden korkmaz olsun. Çünkü o, Hayyun Hayyemutebe diyen yaşayan ve hayat veren biridir. 732 yılında Puatye, Poitye, savaşında Müslümanların galip iken mağlup olmalarının sebebi de, aynı şekilde önder ideoloji aynılığıdır. Kumandan öldü, ordu dağıldı. Amaymut'ta savaşında bir kumandan öldü, yerini başkası aldı. İkincisi öldü, yerini üçüncü su aldı. Üçüncüsü öldü, dördüncüsü orduyu kurtarıp geri getirdi. Lider ve ideoloji ayrılığı başarının sırrıdır. Önder ve inanç, ideoloji ve lider ayrılığını ve özdeşleşmesini İslam dininde heze, Muhammed ile Kur'an'ın iman örgüsünü, ideolojisini karşılaştırdığımız zaman daha iyi anlayabiliriz. Peygamber Hezeh, Muhammed ile Kur'an'ın inanç örgüsü özdeşleşmez, ikisinin birbirinin aynı olmadığı daha ilk anda bilinir ve ortaya çıkar. Bu, çok önemli bir nazariye ve ilke olup iyice incelenip paçağa kavuşturulması gereken bir noktadır. Ancak, biz burada herkesin kolayca anlayacağı birkaç noktayı açıklamakla yetineceğiz. 1. heze. Muhammed ile Kur'an'ın iman örgüsü arasındaki ilişki özdeşleşme değildir. Hz. peygamberin rolü, Kur'an'ın iman unsurları içinde beşte bir ölçüsündedir. Bu, ikisinin özdeş olmadığının ilk kesin kanıtıdır. 2. Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'i çok övmüş ve ona itaati, Allah'a itaat saymış, Allah'ı sevenin ona itaat etmesini tavsiye etmiştir. Bu tavsiye, Hz. Peygamberin Allah'tan almış olduğu ve tebliğ ettiği emirlere itaat edilmesine teşvik ve özendirme amacı taşır. Burada heze Muhammed'in şahsı kastedilmiş değildir. 3. Kur'an'ın peygamber heze Muhammed'e uymayı emretmesi bir eğitim meselesidir. Heze Muhammed'in Allah'tan aldığı emirleri tebliğ etmesi öğretim ve bu emirlere kendisinin de uyması eğitimdir. Eğitimsiz öğretim, pratik Ameli ve fiili fayda sağlamaz veya pek az faydalı olur ve zaman alır. Oysa Kur'an'ın gayesi, tezelden pratik faydaya ulaşmaktır. Bunun için insan hocasını dinleyecek, onun yaptırdığını ve yaptığını yapacaktır. Burada çok önemli bir nokta şudur. Heze Muhammed kendi söylediğini ve bildiğini değil, Allah'ın dediğini yapıyor ve yaptırıyordu. Bu suretle de Kur'andaki iman ve hatta amel örgüsü ile heze Muhammed'in özdeşliği söz konusu olamaz, 4. Heze, Muhammed yanılgı ve kusurlarından dolayı Kur'an'da birkaç defa uyarılmıştır, bu, özdeşleşmeyi engeldir, 5. Heze, Muhammed vefat ettiği zaman, ölmedicini iddia edenlere karşı bu Bekir, yüksek bir yere çıkıp Kur'an'da bir ayete dayanarak onun öldüğünü ilan etmiştir, buna göre, Ölü şeyh veya önderinden medet dilenen bir kimse Müslüman olabilir mi? Bu ayet, Uhud savaşı esnasında heze, Muhammed'in öldürüldüğü haberi yayılınca Müslümanların savaşı bırakıp artık İslam'ın son bulduğunu sanarak evlerine dönmek istemeleri üzerine nazil olmuştur. Muhammed ancak bir elçidir, iletici, Resul, ondan önce de birçok elçi gelip geçmiştir. Ölür veya öldürülürse, gerisin geriye mi? perestliğe mi, döneceksiniz, kim geriye dönerse Allah'a bir zarar veremez, bir bu ayette heze, Muhammed'in şahsının İslamlı ve Kur'an'ın iman ve amel örgüsü ile özdeş olmadığını ifade ediyor, 6. heze, peygamber bir emir verdiği veya bir iş yaptırdığı zaman, Müslümanlar, sahabe, bazen ona itiraz ediyorlardı, peygamber de, bazen onları haklı buluyor ve itirazlarını kabul ediyordu, Sahabede biliyordu ki Hz. İslam inanç ve amelleriyle özdeş değildi. Eğer özdeş olsaydı hem hiç yanılmayacak hem yanıltılamayacaktı. Allah gibi her söylediği ve yaptığı doğru ve gerçek olacaktı. Bu durumda ancak İslam ideolojisiyle aynılaşabilirdi. Yanılgıları olduğu için özdeşleşme bozulmuştur. 7. o halde Hz. Muhammed Allah'ın elçisidir. Kur'an'ı tebliğ etti öğretti, uygulamasını gösterdi ve sonra da gitti. HZ, Muhammed, İslam'ın ve Kur'an'ın, 1 Ali İmran 3, 144, içindedir, ama İslam'la ve Kur'an'la özdeş değildir. İlk Müslümanlar bunu iyi kavramış ve anlamışlardı. Peygamber de bunu biliyordu. 8. İlk Müslümanların, sahabenin, ileri gelenleri yüksek düzeyde fikir sahibi olarak toplumun siyasetine, sosyal işlerine ve ilmi çalışmalarına hakim idiler. Böylece sahabe döneminde, HZ, Muhammed'in İslam ile özdeşleşmesi söz konusu olmamıştı. 9. İslam toplumu fütuhatlarla ve İslam'a girenlerle çoğalınca, ileri gelen yüksek düşünce ve anlayış sahibi Müslümanlar, azınlıkta kaldı. Daha alt seviyede düşünce ve bilgi sahibi Müslümanlar niyetlerini Allah bilir HZ. Muhammed'i İslam'la özdeşleştirmeye ve onun sözlerini Kur'an'la aynılaştırmaya başladılar. Kur'an'da geçen bazı ayetlere kendi anlayışlarına göre mana vererek bu özdeşleştirmeyi yaygınlaştırmaya özendiler. Bunlar 3. Hicri, 9. Miladi asırda ideolojist düşünce, başkasına düşünme hürriyeti tanımayan hakimiyetini ele geçirdiler. 11 asırdır, bu hakimiyetleri bütün şiddetiyle devam ediyor, 10. böylelerinin en çok tutundukları ayet şudur, Andolsun, Allah'a ve sonraki güne kavuşmayı umanlara ve Allah'ı çok anan sizlere Allah'ın elçisinde güzel bir örnek vardır, İki büyük imamlar ve müçtehitler, buradaki örnekliği, aşılmaz, değişmez tek tip bir örnek olarak değil, Değişik ve çeşitli örnekler şeklinde algılayıp bunları ikiye ayırdılar. Namaz kılmak, haç ve oruç gibi ibadetleri değişmeyen örnek olarak aldılar. Hz. 2 33-21. Peygamberin imkan ve ihtimal dahilindeki örneklerden zamanına uygun birini kullandığı durumlarda ise Müslümanların her zaman ve her yerde aynen yapmak zorunda olmayıp, kendi zamanlarına ve mekanlarına uygun olanları değiştirebileceklerini kabul ettiler. Örneğin, Hz. peygamber zamanında kullanılan ölçek ile ölçülen nesneler zamana göre değişmiştir. Buna göre, yerine göre okka veya kilo ölçek olarak kullanılabilir. Dişerin mesvakla temizlenmesi zamanında en kolay yöntem ve uygun bir örnekti. Şimdi diş fırçası ile daha sağlıklı bir temizlik yapılabildiği için fırça kullanmak en doğrusudur. Peygamber diş temizliğine örnek vermiştir. Misvak prototip örnektir. Misvak kullanmayı din ile özdeşleştirmek yanlıştır. 11. heze Muhammed'i İslam'la özdeş sayan zihniyette olanlar onun her söylediğini Kur'an ayarında ve her yaptığını da dinin kaçınılmaz faydalı ve geçerli hükmü saydılar. Bu zihniyet on bir asırdır Müslümanlara hakim olmaya devam etmektedir. Azınlıkta kalan büyük alimlere kulak verilmediği gibi, sahabeden müctehitlere ve büyük mezhep müctehit imamların temel ilkelerine de önem verilmemekte. Böylece Kuran'ın ruhundan, felsefesinden uzaklaşılmaktadır. Müslümanlar da gerçek Kur'an Müslümanlığından pek uzağa düşmektedirler. Müslümanları, çağların birikmiş yanlış gelenek, Örf ve adetlerinden, sünnet, kurtaracak ruh ve zihniyet, Uhud savaşını kurtaran ruh ve zihniyettir. Önder, imam, lider veya şeyh ile imanı özdeşleştirmemek, bu ruhun manası ve açıklamasıdır. Müslümanların meşrulaştırdıkları ve daha kesin bir ifadeyle dev haline getirdikleri, asırların yükünü ve sorumluluğunu taşıyan hatalarının başında mezheplerini din ile özdeşleştirmeleri ve imamlarının feri içtihatlarını ve sözlerini Kur'an'la aynı tutmaları gelmektedir. Daha da ileri giderek, Müslümanlığa yaraşmayacak bir yöntem uygulamış ve yanlış bir yol tutmuşlardır. İmamlarının içtihatlarını ve sözlerini Kur'an'a esas almışlardır. Kur'an'ı imamlarının sözlerine uydurmaya çalışmışlardır. Oysa, Kur'an esas alınıp imamlarının sözlerinin doğruluğu ve yanlışlığı ortaya konmalıydı. Doğru kural budur. Kendilerini alçaktılar, başkalarını aşağıın attılar, bu kuralı uygulayabilecek seviye değilme ve anlayacak akla sahip olamadıklarını söyleyerek kendilerini taklitçi saydılar. Kur'an'ı anlamaktan aciz olduklarını ileri sürerek akılsızca kendi anlayışsızlıklarını savundular. 11 asır sonra bunları yazmamızın sebebi, Taklitçi varislerinin toplumu zihni baskı altında tutmalarının yarattığı sorunların hala çözüm beklemekte olmasıdır. Sonuç, Müslümanları perişanlıktan, dünya milletleri karşısında acizlikten, şamar olanı durumundan, düşmanının ayağına kapanmaktan kurtarıp onlara İslam'ı ve Kur'an-ı Şahsiyet, onur ve şeref kazandırmak ve kendi başlarına buyruk olmalarını sağlamak için şu metodun uygulanması gerektiğine kanaat getirmiş bulunmaktayız. Birinci imamların, müçtehitlerin, mezheplerin ve alimlerin içtihatları, sözleri, hüküm ve fetvalarının şeriatın özdeşi olmadığına hükmetmek, onlara uymanın dinin gereği olmadığını bilmek Onları öğrenmenin dini bir sorumluluk olmadığına inanmak, yenilenmenin başlangıç adımı ve ilkesidir. Onlara uymayı şeriata uymak olmaktan çıkarmak gereklidir. İkinci İslam alim, müçtehit, imam, sahabenin alimleri, müçtehitleri de dahil, ve düşünürlerinin sözleri, fikirleri, içtihatları, hüküm ve fetvaları, Kur'an'a ve sahih hadislere dayanıyorsa, onları din kültürü, din anlayışı yani fıkıh, anlama, saymak, usul ile fıkıh ilminin kabul ettiği bir kaide ve ilkedir. Bütün bunlar, şeriat yani Kur'an ve sahih hadis hükmünde olmadığı için onların yerine geçemezler. Bunlar Müslümanların din kültürü birikimini teşkil ederler ve bu yönden onlardan istifade edilebilir, ama onlara dini bakımdan uyuma zorunluluğu bulunmaz. Fıkıh, tefsir, hadis şerhleri, Kelam ile tasavvufçuların söz, fikir ve açıklamaları hep bu kültürü oluşturur. Üçüncü heze, peygamberin iki yönü bulunmaktadır. Birincisi bir insan ve beşer oluşu, heze. Muhammed bir beşerdir. İnsanlık mahiyetini ve niteliklerini taşımaktadır. Yemesi, içmesi, evlenmesi, baba olması, oturması, kalkması, uyuması, tuvalete gitmesi, acıkması, kızması, Sevinmesi, sevmesi, nefret etmesi, iğrenmesi, hoşlanması, yanılması, yoksulluk çekmesi gibi hususlarda bir insandır ve beşerdir. Bu alanlarda yaptıklarının dinle bir alakası bulunmaz ve bu konularda ona uymak din sayılmaz. Din sayılmadığı için bir sevabı da olmaz. Tarihten günümüze kadar basit, anlayışlı veyası beyinli kimseler, bunları din saymışlar ve Müslümanları sıkıntıya sokmuşlardır. İkincisi de Allah'ın elçisi oluşu, Hz. Muhammed'in peygamberlik yönü, Allah'ın elçisi oluşu, onun dini yönünü teşkil eder. Allah kendisine vahiy gönderir, insanlara iletmek üzere bilgiler verir. O da bunları olduğu gibi insanlara bildirir ve açıkça anlatır. Kendisinden bir harf ve kelime katmadan bu açık bildiriyi iletmekle görevli olması, peygamber oluşu sebebiyledir. Sonra bu gelen vahiy. Beyanı, tebliğ anlatmak, hem kendisine, hem de diğer insanlara bırakılmıştır. İmam Şafii, bunu ifade etmek için, Heze, Muhammed, Kur'an'dan başka ne söylemişse, Kur'an'dan anladığıdır, 3 demiştir. Buna göre Heze, Peygamberin dini bilgesi, vahiy, Kur'an, ve vahiyden anladığıdır. Burada Heze, Muhammed'in vahiyden anladığı ile vahiy birbirinden ayırmak gerekmektedir. Bu ayrımı heze, Muhammed bizzat kendi hayatında yapmış ve Kur'an dışında söylediği herhangi bir sözüm yazılmasını yasaklamıştı. Böylece kendi sözüyle Kur'an'ı açık bir şekilde ayırmıştı. Onun bu tutumu da heze, Muhammed'in sözünü Kur'an'la özdeşleştirmenin ne kadar yanlış olduğunu göstermektedir. O halde, Hezeh, Peygamberle İslam'ı özdeşleştirmek yanlış olduğu gibi onun sözlerini Kur'an'la özdeşleştirmek de yanlış sayılmaktadır. Böylece hiçbir beşer peygamberle dahil ideolojiyle yani bir iman örgüsü ve sistemiyle özdeşleşemez. Özdeşleşirse o sistemin yıkılmasına ve gerçekliğini yitirmesine 3 menna elkattan ulumul Kur'an s 330. sebep olur. Çünkü beşerin zafları. Kusurları, yanlışları sistem içine girer ve onu çürütür, zaman aşımına uğratır. Bunun için sistem öndersiz diye yaşayabilir. Önderi sistemin içinde yaşatmaya çalışmak, ölüyü canlı diye gezdirmeye benzer. Ölüyü canlı saymak, maalesef insanlık tarihinde görülmemiş şey değildir. Ama böyle inananların ve yapanların dünya fikir ve fiil düzeyinden ne kadar geride bulundukları meydandadır. Ben. İslam toplumlarının daha üzerlerindeki ölü toprağı atmaları, uyandırılmalarının ancak şahısları bel bağlamaktan kurtarılıp sisteme çağrılmaları ile mümkün olabileceğine inanıyorum ve bu uhudsa başını kurtaran zihniyet ve ruhtur, diyorum. Yüksek Din Öğretimi Projesi bir, bir zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz'a sunulmuştur 23 Haziran 1991. Geçmişte bütünüyle özgün, kapsayıcı, atılımcı ve yenilikçi bir anlayışın eseri olan muhteşem bir medeniyeti kurma onuru, deneyimi ve birikimi bulunan İslam dünyası bilindiği gibi son 400 yıllık dönemde kendi iradesi dışında gelişen şartların sonucu olarak doğan rakip bir medeniyete karşı ısrarlı ilgisizliği, kendi medeniyetinin özünde yer alan hayat verici değer ve kabulleri geliştirmekteki ihmalinin neticesinde gelişmelere intibak edememiş. Önce duraklama, bilayare gerileme ve nihayet geçen yüzyılın başlarında açıkça çözülme sürecine girmiştir. Yüzyıllarca süren bu gerileyişin çoğu kere haysiyet kırıcı, aşağılayıcı, geleceğe dönük beklenti ve özlemleri sürdüren iç ve dış birkaç olumsuz faktöre bağlı olarak, Artık inkarı mümkün olmayan çözülüşün sebeplerini tespit ve teşhis, çözüm ve çıkış yollarını tayin noktasında sancılı bir tartışma başlatmıştır. Farklı bakış açılarına göre değişen ve genellikle birbiriyle, çelişen çok sayıda yorum ortaya çıkmıştır. Bugün genel bir değerlendirmeye gidildiğinde, mevcut gerileş üzerinde düşünenlerin üç ana fikir etrafında kutuplaştıkları görülmektedir. Birinci grup fikir akımları, 14 asırlık tarih içinde, önce kendi zamanının bilgi seviyesine, nüfus yoğunluğuna, hayat şartları ve ihtiyaçlarına göre iyi yorumlanmış ve formülleştirilmiş, sonra statik, skolastik ve taklitçi bir dini anlayışa dönüşmüş, şimdi ise kurtuluş için tek formül olarak görmektedirler. Bu gruptaki fikir akımlarını savunanlar, Eskiye bu manada bağlanmakla kalkınma probleminin çözülebileceğine inanıyor ve bunun için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu tutumlarıyla İslam toplumunu geriye yani tarihe götürmek suretiyle mazideki dini anlayışı günümüzde de yaşamak istiyorlar. İslam'ı günümüze getirerek değil, günümüzdeki insanı maziye götürerek ve maziyle özdeşleştirerek kurtuluşa erişileceğine inanıyor ve bunda direniyorlar. Bu gruptakiler, mazinin diriltilmesinin veya yaşatılmasının imkansız olduğunun ve ayrıca böyle bir yaklaşımın Allah'ın hem fiziki hem de sosyal kanunlarına aykırı olduğunun farkında değildirler. İkinci grupta yer alanlar, İslam'dan ve milli kültürden tamamen koparak, her bakımdan yabancı egemenliğine dayalı çağdaş medeniyetin bütününü aynen benimseyip almak ve onunla özdeşleşmek taraftarıdırlar. Bunlar, Çağdaş bir millet olmanın batıyı taklitle mümkün olacağına inanıyor ve bu uğurda her türlü çabayı gösteriyor. Bu gruptakiler de sosyoloji, antropoloji, psikoloji, düşünce sistemi, din ve kültür. Yönünden bir milleti bütünüyle değiştirmenin imkansızlığını ve böyle zoraki bir değiştirme programını gerçekleştirmenin ve köklü bir tarihi geleneğe ve övünülecek bir medeniyete sahip olan İslam dinini ortadan kaldırmanın imkansızlığını ve bu şekilde İslam'ı hiçe saymanın yanlışlığını kavrayamamaktadırlar. Üçüncü gruptakiler ise, bu iki zıtuğçtaki fikir ve inancın sonucu olan tutum ve davranışların tutarsızlığına ve yanlışlığına dikkat çekerek her iki tarafın doğrularını ayıklayıp ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bunların inanç ve düşüncesi şudur, mazı ölmüştür ve tekrar yaşanamaz. Mazı, ancak okunur ve incelenir, böylece tarihi olay ve olguların doğrusu yanlışından, zamana ve mekana bağlı olanı bağlı olmayanından. Değişebileni değişmeyeninden ayıklanır ve elde edilen veriler günümüze aktarılır. Geçmişin doğrularıyla şimdiki medeniyetin doğruları birleştirilmek suretiyle kalkınmak ve kurtulmak mümkün olur. Bu grup 14 asırlık geçmişi, Kur'an'ın evrensel ölçüleriyle değerlendirmeyi önerir. Bu anlayış, eski ve yeni olumlu değerleri yeniden tanımlamak, bunları İslam'ın gerçek ve öz hükümlerine göre değerlendirmek suretiyle yeni ve orijinal bir medeniyetin oluşturulabileceği inancına dayanmaktadır. Ne yazık ki, olumlu, aktif ve yenilikçi İslam anlayışını savunanlar bugün diğer iki uç tarafından reddedilmektedir. Ayrıca devletlere, hükümetlere ve toplumlara bu iki aşırı uçtaki görüşler hakim olduğu için, Üçüncü anlayışı savunanlar düşünce ve tespitlerini hiç kimseye anlatamamaktadırlar. Oysa, bu anlayışa sahip olmak, ciddi bir ilim adamı olmayı gerektirmektedir. Bu da bu görüşü savunanların azınlıkta kalmalarının diğer bir sebebidir. Yüce İslam dininin sırf bir ahiret meselesi değil, bu dünyada var olup olmama, özgün bir kimlik olabilme, insanın kendisiyle ve milletiyle özdeşleşme ve insanlığa barış. Huzur ve mutluluk sunan bir hayat anlayışı getirme meselesi olduğu inancına dayanan bu anlayışın, hiç vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi, devletin ve hükümetlerin özellikle eğitim, öğretim alanında bu davaya sahip çıkması tek kurtuluş yoludur. Üzülerek ifade edelim ki, ülkemiz 1774'lerde resmen başlatılan teknolojik kalkınma gayretlerine rağmen, henüz arzu edilen seviyeye gelebilmiş decildir. Bizim anlayışımıza göre, bu durumun pek çok sebebi olmakla birlikte, asıl üzerinde durulması gereken sebep gözden kaçmaktadır. Bu sebep, söz konusu ekonomik ve teknolojik kalkınmayı hazırlayacak, destekleyecek ve olumsuzlukları giderecek özümüze uygun bir zihniyet geliştirememiş olmamızdır. Bugün halı yabancı, skolastik ve taklitçi anlayış ve tavırlardan kurtulabilmiş değiliz bir taraftan yüce dinimize yapılan haksız ve yersiz hücumlar sürerken, öte yandan dini savunanlar, insani değişim ve gelişimin doğrultu ve hedeflerini yakalayamamakta ve hatta içlerine kapanarak ölü bir maziye bağlılık tavrıyla kendilerini tarihe hapsetmektedirler. Bu iki uç, genellikle birbirlerine verdikleri tepkilerinden beslenmektedir. Arka plandaki asıl faktör ise, İslam'ın bütün insanlığı kuşatan ilke ve değerlerinin ortaya konulmasına mano olan skolastik ve taklitçi bir din eğitimidir. Bu gerçek, artık geçersiz bahanelerle örtülemez. Bugün bilimin de kabul ettiği gibi, insanın hareket ve davranışlarına yön veren, ona şahsiyet kazandıran asıl itici güç, zihniyet ve inancıdır. İnsanı istenen istikamete yönlendirmek için tek yol, onun zihnini terbiye etmek ve onu yapacağı işe inandırmaktır. Biz buna iman terbiyesi diyoruz. Buradaki iman, sadece Allah'a inanmaktan ibaret değildir. İman, pratik hayattan, her türlü meslek sahasında, sanatın her dalında ve her türlü insan fiilinde kendini gösterir. İnsan önce öğrenir, sonra öğrendiğine inanır, peşinden de inandığını yapar. İnandığını yapabilmesi için, İnandığı şeyi en iyi şekilde bilmesi, ona sarsılmayan bir inançla bağlanması gerekir. Bu, İslam'ın hayat anlayışı ve iş temelidir. Tarihi ve sosyal olaylar gösteriyor ki, din her zaman ve her toplumda yaşamaktadır. Onun gerçek ve doğru olan ilkeleri hayata aktarılmadığı zaman, dinin bıraktığı boşlukta çeşitli hurafeler, batıl ve saçma inançlar hüküm sürmektedir. O halde dinin doğrusunu öğretip yaşatmak, hem halkı hem de idarecileri birleştirecek, anlaşmalarını sağlayacak ve onları huzura kavuşturacaktır. Dinler içinde buna en ait din İslam'dır. Bunun için İslam dininin insanlara daima doğru yolu gösterme görevini yapmasına imkan verilmelidir. Bunu ancak çok iyi yetiştirilmiş din alimleri ve filozofları yapabilir. Türk milletinin, dünya milletleri içinde, tarihte olduğu gibi, kendisine yakışır bir yeri ve rolü olacaksa, en mütekamil, akla ve ilim verilerine en uygun bir din olan İslam'dan uzaklaştırılması veya başka bir dine zorlanması gibi gayretlere son verilmesi gerekir. Esasen böyle bir tavır, akla ve mantığa aykırı olduğu gibi, milletimizin bin yıl aşkın bir süredir tarihini, medeniyetini, kültürünü, örf ve adetini, ahlakını bütünüyle yoğuran, Onunla özdeşleşen İslam dininden koparmak anlamına gelir, Sonuçta bu. Millet olarak yabancılaşmak, köksüzleşmek ve başka bir medeniyet dünyasında erimekle eşdeğer olur. Ancak, birinci gruptaki skolastik ve taklitçi din anlayışıyla da bir netice alınamaz. Zira bu anlayış din ile dinin tarihi kültürünü birbirinden ayıramamaktan kaynaklanmaktadır. Oysa din ayrı, din kültürü ise ayrı bir şeydir tarihi din kültüründe takılıp kalmak, tarihi yeniden yaşamak, bunları bütün zamanlar için geçerli olan dinin kendisiyle özdeşleştirmek eşleştirmek, bizzat İslam dininin ruhuna ve hedeflerine ihanet etmek olur. Bugün İslam'a çeşitli kılıklarla sızmış ve ne yazık ki, İslam'ın kendisinden sayılan birçok yanlışlık, hurafe ve anlayışlar vardır. Bunlar, bazılarına göre dinin gözden düşmesine, bazılarınca da açıkça sömürülmesine sebep olmakta ve Müslümanları kalkınmaktan ve ilerlemekten alıkoymaktadır. Artık İslam'ın gerçek değer ve ölçüleri çerçevesinde bir ayıklama operasyonu yapılması kaçınılmazdır. Bu yapıldığı takdirde, hem İslam dinine yapılan haksız ve yersiz itiraz, hücum ve düşmanlıklar son bulacak hem de saf, temiz ve gerçek İslam dini, Çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bir biçimde anlaşılacak, din sömürüsü kalkacak ve, insanları ileriye dönük aydınlatma rolü yeniden ortaya konulabilecektir. Çünkü İslam dini, barış ve insanlık dinidir, insana dindar olduğu için değil, insan olduğu için insani haklar verir. Bunu, tarihi boyunca örneklemiştir. İslam dünyasında ve Türkiye'de böyle hayati bir projeyi bireysel olarak cesaretle savunan insanlara sahip çıkılmalıdır. Görünen odur ki, memleketimizdeki İmam Hatip Liseleri, ilahiyat Fakülteleri ve diğer Müslüman ülkelerde benzeri bulunan külliyet-ü şerialar bu yolda istenen sonucu verebilmiş değildir. Artık daha fazla zaman kaybetmeden adı geçen kuruluşlarını yapamadığını gerçekleştirecek daha üst düzeyde bir öğretim kurumunun açılması kesin bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Bu öğretim kurumu İslam'ı çağdaş insanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir anlayışla inceleyecek ve onun bütün insanlığı kuşatan değerlerini ortaya çıkaracaktır. Bütün İslam dünyası bunu heyecanla beklemektedir. Biz bu ihtiyaç ve heyecanı derinden hisseden bir niyetle aşağıdaki projeyi takdim ediyoruz. Yüksek Lisans Üniversitesi Artık bunca tecrübeden sonra Ankara ve İstanbul'da bir yüksek lisans üniversitesi kurulmalıdır. Biz bu üniversitenin şu üç fakülteden oluşturulabileceğini düşünüyoruz. A. Yüksek Din İlimleri Fakültesi B. Yüksek Sosyal İlimler Fakültesi C. Yüksek Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi bu fakülteler sadece yüksek lisans ve doktora öğrenimi verecek şekilde kurulacaktır. Teklifimizde yer alan Yüksek Sosyal İlimler Fakültesi ile Yüksek Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi bizim uzmanlık alanımızın dışında kaldığı için, herhangi bir öğretim programı sunmayacağız. Bu uzmanlarca yapılmalıdır. Biz, Yüksek Din İlimleri Fakültesi veya Akademisi'nin yüksek lisans ve doktora programına esas olacak hususları şu şekilde teklif etmekteyiz. Burada İslam felsefesi, İslam ahlak felsefesi, iş ahlakı, kalkınma ahlakı, kamu ilişkileri ahlakı, tıp ahlakı, çalışma ahlakı, felsefe, değerler sistemi, bilgi teorileri, modern ve klasik mantık, kelam, teoloji, semantik din felsefesi, İslam iktisadı, İslam tarihi, İslam sanatı, din eğitimi, din sosyolojisi, din psikolojisi, din antropolojisi, din felsefesi, mukayeseli dinler, İslam hukuk felsefesi, modern hukuk felsefesi gibi konularda yüksek lisans ve doktora yapılacaktır. Bu fakültede İslam dünyasında ve dünyamızda mevcut problemlerin çözümleri, Modern bilim ve modern hayat şartları ışığında İslam dininin gerçek ve yeni anlayışına göre ele alınacak ve ortaya konan tesler bütün dünyaya sunulacaktır. Böylece memleketimiz iki önemli fayda elde edecektir. Birincisi, din ilimlerinde yüksek seviyeli düşünür, bilgin ve filozofi yetiştiren bir kuruma sahip olmak. İkincisi ise, Din anlayışında her zaman geçerli çağdaş bir zihniyet ve akım oluşturmada dünyaya ve İslam dünyasına önder olmak. Bu fakültede öğretim Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde olacaktır. Birinci yıl dil öğretimi hazırlığına ayrılacak, gerekirse bu süre uzatılacaktır. Dünyanın kendi sahasında en iyi hocaları getirilecek. Hoca seçiminde din ve mezhep farkı gözletilmeyecektir. Bu üç dil Öğrencilerin ortak öğretim dili olacak, ancak tezler Türkçe yazılacaktır. İslam dünyasından batıya doktora yapmaya giden öğrenciler, bundan böyle Türkiye'ye yönelecektir. Zira bu öğrenciler, doktora tezlerini yönlendirecek hocaları Türkiye'de bulabileceklerdir. Bu fakülteye Müslüman olmayan öğrenciler de kabul edilebilecek. Ayrıca ilahiyat fakülteleri de araştırma görevlilerini yüksek lisans ve doktora yapmak üzere buraya göndermek mecburiyetinde olacak. Böylece yüksek lisans ve doktora yapmaları için yurtdışına öğrenci göndermeye gerek kalmayacaktır. Bu projenin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için hocaların, öğrencilerin lojmanları, dershaneleri Kütüphane ve idare binası aynı kampüs içinde yer almalıdır. Yüksek Din İlimleri Fakültesi, yukarıda arz edilen yüksek lisans üniversitesi projesi, zaman ve eldeki imkanlar açısından aşamalı bir programla gerçekleştirilebilir. Şayet bu büyük projenin gerçekleşmesi yönünde bazı mali sıkıntılar ortaya çıkacak ise, yukarıdan beri lüzumu anlatılmaya çalışılan hususlardan dolayı, Yüksek Din İlimleri Akademisi projesi öne alınmalı ve bir an önce gerçekleşmesi yönünde İstanbul veya Ankara'daki üniversitelerden birinde çalışmalara başlanmalıdır. Bu projemiz, 1457 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da yüksek lisans için kurduğu ve asırlar boyunca, 1918'e kadar Kahire'nin, Mekke'nin, Şam'ın ve Bağdat'ın kadılarını yetiştiren sahne, ısemen medreseleri gibi tarihe ışık tutacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam'a ve insanlığa en büyük hizmeti ve hediyesi olarak öncü bir rolün gerçekleşmesi ümit ve heyecanı ile ilgililere arz edilir. Saygılarımıza 23 Haziran 1991 Din Hürriyeti Zaman zaman din hürriyetinden bahsettik. Burada da bir noktaya tekrar değinmek ve bir açıklık getirmek ihtiyacı duydum. Toplumumuzda bu husus, karşıt olan ve olmayan akımlar tarafından çoğu kez yanlış anlamalar ve tartışmalara sebep olmaktadır. Aslında hürriyet kavramının tartışmaların kaynağını teşkil etmesi, bu kavramın anlam ve sınırının çok kaygan olması, sağlam ve somut bir düzleme sahip olmamasından ve zihni bir işlemde olmamasından kaynaklanmaktadır. Mesela, ekmek deyince herkes açık bir şekilde aynı şeyi anlar, hiç kimse bunun ne olduğunu tartışmaz. Hürriyet kavramı ise, böyle de cildir. Hürriyeti önce zihindeki bir işlem, sonra da insan uzuvlarının işlevlerini yönlendiren bir kavram olarak tanımlamak, yalnız zihinsel bir işlem olarak doğru olabilir. Fakat insanın neyi düşünme hürriyeti olduğunu söylemek de onu sınırlamak değil midir? Hürriyeti yönlendiren ve sınırlayan şeyin irade. Olduğu varsayımı ortaya atılırsa, bu iki karşıt kavramı anlamak ve açık sekik duruma getirmekle insanların problemleri daha kolay çözülebilecektir. İrade, hürriyeti sınırlayabileceği, insanın neyi düşünüp neyi yapabileceğini tayin edebileceği gibi, hürriyet de iradeye neyi irade edip etmemesi gerektiğini telkin edebilir. İradeyi de yönlendiren amaçtır. İnsanın bir amacı varsa, iradesini ona ulaşmak yönünde kullanabilir. Ama insanın bir amacının olması da, onu düşünüp elde edebilmesi de onu düşünebilme hürriyetine bağlıdır. Demek ki düşünme hürriyeti önce gelir. Önce bir şeyi düşünebilmeli ki, sonra iradesi onu elde etmeye yönelebilsin. Başka bir yerde hürriyeti yine hürriyet kontrol eder, demiştik. Şimdi buna şunu eklemek istiyorum, hürriyeti irade kontrol eder. Ancak bu irade hürriyeti baskı altına da alabilir. Aslında iradeyi yönlendiren amaç olduğuna göre, amaç iradeyi ve dolayısıyla hürriyeti de baskı altına alabilir. Bunu din için düşünürsek, dinde önce amaç tayin ve tespit edildiği takdirde, irade de, Hürriyet de işlev bakımından baskı altına alınmış ve amaca yönelik olarak sınırlanmış olur. Burada amacı tartışma hürriyeti varsa, o zaman hürriyet işlevini serbestçe yerine getirebilir. Amacın tayininde hürriyetin rolü ve etkisi varsa, hürriyet kendi kendini bağlamış olur ve amacı gerçekleştirmeyi üzerine alır, iradeyi harekete geçirir. İslam, insana dinini seçme hürriyeti verir. Din hürriyeti bütün hürriyetlerden daha geniş kapsamlıdır. Çünkü, din insanın bütün hareket ve davranışlarına dair hüküm verir. İnsan hangi dini seçmişse, o dinin hükümlerine göre hareket etmeyi üstlenmiş ve bu hareketlere göre değerlendirilmeyi benimsemiş olur. İslam dini, insanın hangi dini seçeceğine ve seçtici dinin hükümlerine uyup uymayacağına dair hiçbir dış baskıyı doğru bulmaz dinini seçmesi de ve ona uyup uymaması da, kişinin kendi vicdanına bağlıdır. Doğrusu düşünme ve inanç hürriyeti zihni bir işlev olduğu için ona kimse fiziki bir baskı yapamaz. Ama bunlar üzerinde manevi baskı yapılabilir. Bir şeyi düşünmenin günah veya kanunen yasak olduğu telkini yapılır ve anlatılabilir. İnsanda da günaha girmemek ve suç işlememek için o şeyleri düşünmekten sakınır ve böylece başka konularda da düşünemez olur. Aslında İslam dini, Müslüman olmayı seçenlere, Kur'an'da tespit edilen beş inanç esasından herhangi birine inanma ya da inanmama hürriyeti vermez. Ama fiili hükümlerde uyma ya da uymama hakkı tanır. Bunun anlamı şudur, kişinin inanç esaslarından birini inkar ettiğinde İslam'dan çıktığını kabul ettiği halde, farzi i namaz, oruç, haç, adalet gibi birini yapmadığı zaman İslam'dan çıktığını söylemez ve Müslümanlığının devam ettiğini belirtir. Ancak Müslüman'a din hürriyeti olduğunu vurgulamak ve tekrar etmek gerekmektedir. Çünkü tarihte fakihler ve günümüzde de din görevlileri, din adına fetva verenler, Müslüman'a din hürriyeti olmadığını yazmaktadırlar. Kur'an'da, hiçbir ferdin, başka bir ferde dine, ahlaki, hukuki, içtimai veya siyasi ceza vermeye hakkı olmadığını en açık delili kısas cezasıdır. Bu cezayı ancak hükümet verir, bu, kısasın felsefesine ve amacına uygundur. Herkesin birbirine ceza vermeye kalkması, fitne ve anarşiyi doğurur. Kur'an fitne çıkarmayı şiddetle reddeder, bir fitnenin önlenmesi hususunda, Milletin ve tek tek fertlerin devlete uyarıda ve yardımda bulunmak zorunda olmaları, Kur'an'ın emri bile maruf ilkesinin bir gereğidir. Fertlerin ve halkın, siyasilerin, idarecilerin ve hükümetin yaptıcı doğru işleri desteklemesi, yanlış işlerini de tenkit edip uyarması, Kur'an'ın buyruğu ve demokrasinin gereğidir. Devletin, bu hakkı millete tanıması, devlet felsefesinin iyi işlemesinin bir sonucudur.